Kristal Tıpa, Maurice Leblanc, seslendiren Seval Delikara Tutuklama Bahçedeki iskeleye bağlanmış iki sandal karanlık sularda sallanıp durmaktaydı. Göl kenarında, yoğun sis altında ışıldayan birkaç pencere seçilebiliyordu. Karşı sahilde Eylül sonuna yaklaşıldığı halde hala Ongan Gazinosu'nun ışıkları pırıl pırıl parlıyordu. Bulutlar arasında tek tük yıldızlar ışıldamaktaydı. Hafif bir meltem suyun yüzeyini kırıştırıyordu. Arsene Lüpen, sigarasını söndürdükten sonra küçük köşkten çıkıp iskeleye yaklaştı. ''Gonya, Le Balu, orada mısınız?'' Her sandalda bir adam vardı. Biri cevap verdi. ''Evet, patron.'' ''Hazır olun, araba sesi duydum. ile Vaşega geliyor.'' Bahçeye çıktı. Henüz inşaat halinde, iskeleleri karanlığı delen bir binanın etrafını dolaştıktan sonra Santyuh Caddesi'ne bakan kapıyı dikkatle açtı. Yanılmamıştı. Kocaman, üstü açık bir arabanın farları dönemeci aydınlattı. Paltolarının yakaları kalkık, kasketli iki adam arabadan fırladı. Gelenler Jilbey ile Vaşegay'dı. Jilbey 20 yaşlarında yakışıklı, çevik ve yapılı bir oğlandı. Vaşega. Daha yaşlı ve kısa boyluydu. Saçları ağarmıştı. Yüzü solgundu. Hastalıklıydı. E ee? diye sordu Lüpen. Milletvekilini gördünüz mü? Evet patron. diye cevap verdi Jilbe. Düşündüğümüz gibi yediği kırk geçe kalkan Paris trenine bindi. O zaman rahat rahat işimize bakabilir miyiz? Kesinlikle. Magiteges villası emrinize amade. Lüpen arabadaki adama döndü. ''Sen burada bekleme, dikkat çekersin. Tam dokuz buçukta geri gel. Bir aksilik çıkmazsa arabayı yüklemek için tam zamanında burada olursun.'' ''Neden aksilik çıksın ki?'' Araba gitti. Lüpen iki adamıyla birlikte sahilde yürürken cevap verdi. ''Neden mi? Çünkü bu işi ben planlamadım. Kendi hazırlamadığım bir şeye de pek güvenmem.'' ''Boş versene patron. Ben üç yıldır sizinle çalışıyorum. Bu işi öğrenmeye başlıyorum.'' ''Tamam oğlum, başlıyorsun işte. Onun için bir aptallık yapmaktan korkuyorum. Hadi, atla sandala.'' ''Başega, sen öteki sandala geç.'' ''İyi, asılın küreklere bakalım, gürültü etmeyin sakın.'' Gonya ile Le Bally, karşı sahile, gazinonun biraz soluna yanaştılar. Birbirine sarılmış bir adamla kadının bindiği kayığın önünden geçtiler. Derken bağıra bağıra şarkı söyleyen insan dolu bir kayıt daha gördüler. Hepsi o kadar. Lüpen yanındaki adama yaklaşıp sessizce döndü. Söylesene Jilbe, bu işi yapmak senin fikrin miydi yoksa Vaşaga'nın mı? Bilmem, haftalardır ikimiz de hep bu işi konuşuyoruz. Ben Vaşaga'ya pek güvenmiyorum. Saman altından su yürüten biri o. Şimdiye kadar onu niye kovmadım sanki? Yapmayın patron. Evet evet ciddiyim. Herif çok tehlikeli. Sicilinde ne berbat suçlar olduğu konusuna hiç girmiyorum bile. Bir an sustu. Sonra devam etti. Sen şimdi milletvekili Dabgek'i gördüğünden emin misin? Kendi gözlerimle gördüm patron. Paris'te bir randevusu olduğunu biliyorsun değil mi? Tiyatroya gidiyor. Tamam da. Hizmetçileri Ongan villasındadır. Aşçı gönderildi. Dabgek'in en güvendiği uşağı Paris'te efendisini beklemekte. Gece saat birden önce dönmezler ama... Aması ne? Dabgek'in sağ solu belli olmaz. Fikir değiştirebilir. Birdenbire çıkıp verir. Onun için bir saat içinde işimizi bitirmeliyiz. Bunları ne zaman öğrendin? Bu sabah. Vaşegay'la fırsat bu fırsat dedik. İşe demin önünden geçtiğimiz inşaat halindeki binanın bahçesinden başlamak benim fikrimdi. Çünkü geceleri orada hiç kimse olmuyordu. Sandalları kullanmak için iki arkadaş ayarladım. Sonra da size telefon ettim. Hepsi bu kadar. Anahtarın var mı? Ön kapının anahtarı var. Buradan görünen şu bahçenin içindeki villa değil mi? Evet, Magiteges villası. Bahçeleri bu villaya bitişik diğer iki evde haftalardır hiç kimse oturmuyor. Hoşumuza giden her şeyi yürütmek için yeteri kadar zamanımız var. ''İnanın bana patron, bu iş tehlikeyi göz almaya değer.'' ''Çok rahat bir macera.'' diye homurdandı Lüpen. Çekici bir tarafı yok. Ufak bir koya yanaştılar. Çürümüş keresleden yapılmış bir sundurmanın altına düşen, birkaç taş basamaktan oluşan merdiveni çıktılar. Lüpen'in aklına yatmıştı. Eşyanın nakli kolay olacaktı. Birden durdu. ''Villada biri var, işte orada, ışık var.'' ''Gaz lambası patron.'' Işığı kımıldamıyor. Gonya sandalda kalmıştı. İkinci kürekçi Löpalu, Sanktür Caddesi'ne açılan kapıyı gözetlerken, Lüpen, karanlıkta iki adamıyla birlikte merdivenin sonuna vardı. Jilbe öne geçti. Her tarafı dikkatle gözden geçirip, önce ana anahtarı, sonra da güvenlik anahtarını deliklerine soktu. İkisini de çevirince kapı kolaylıkla verdi. Üç adam böylece içeri girdi. Koridorda bir gaz lambası yanıyordu. Gördünüz mü patron? Evet, evet, dedi Lüpen usulca. Ama bana kalırsa demin gördüğüm ışık buradan gelmiyordu. Nereden geliyordu peki? Bilmem. Burası çalışma odası mı? Hayır, diye yanıtladı Jilbe. Yüksek sesle konuşmaktan korkmuyordu. Ne olur ne olmaz, diye her şeyi kendi odasında ve onun yanındaki iki odaya saklamış. Merdiven nerede? Sağda, perdenin arkasında. Lüpen perdeye yanaştı. Tam açacağı sırada sol tarafta bir kapı açıldı ve bir baş gözüktü. Suratı ölününkü gibi pembeaz, korkudan gözleri kocaman açılmış bir adamın başıydı bu. ''İmdat, katil var!'' diye bağırıp gerisin geri odaya daldı. Bolina uşak!'' diye haykırdı Jilbe. ''Olay çıkarırsa öldürürüm onu!'' diye homurdandı Vaşega. ''Böyle bir şeyi aklından bile geçirme Vaşega, anladın mı?'' dedi Lüpen. Tartışmaya yer bırakmayan bir ciddiyetle, Uşağın peşine takıldı. Yemek odasına geçti. Masanın üstünde bir lamba, tabaklar ve bir şişe vardı. Birden Linah'ı gördü. Mutfağın penceresini boş yere açmaya çalışıyordu. Kıpırdama sakın, kahramanlık taslayayım deme. Ah serseri. Linah'ın kolunu kaldırdığını görünce kendini yere attı. Yarı karanlıkta üç el silah sesi duyuldu. Derken uşak dengesini kaybetti. Lüpen onu bacaklarından yakaladı, silahını elinden aldı ve uşağın boğazına sarıldı. ''Hayvan herif, neredeyse beni vuracaktı. Vaşega bağla şu adamı.'' El fenerini uşağa tutarak dalga geçti. ''İyi bir uşak da değilmiş, vicdanın sızlayacak herhalde. Milletvekili uşağa olmak kolay mı?'' ''İşin bitti mi Vaşega, burada küflenmeye niyetim yok.'' ''Artık tehlike kalmadı patron.'' ''Yok yahu, tabanca sesini ne yapalım, duyulmadı mı sanıyorsun?'' Duyulmasına imkan yok. Neyse boş ver. Biz acele edelim. Başa kah. Sen lambayı al yukarı çıkacağız. Kolundan tutup Jil Bey'i birinci kata sürükledi. Aptal herif. Sözüm ona keşifte bulundunuz öyle mi? Kuruntulu olmak da haklı değil miyim? Ama patron herifin fikir değiştirip akşam yemeğine eve gideceğini nereden bilecektim? Birinin evine girmek lütfunda bulunacaksan onun hakkında her şeyi bilmen gerek. İşe yaramaz herif. Seni ve Vaşega'yı bir çift aptal olarak hatırlayacağım. Birinci kattaki eşyalar Lupen'i sakinleştirdi. Değerli eşyalarla kuşatılmış bir sanatsever gözüyle hepsinin bir listesini çıkardı. Sayıları az olmakla birlikte değerli eşyalar. Adam zevk sahibiymiş doğrusu. Dört antika koltuk, bir yazı masası ki Peksi Fontein imzalı olduğuna kalıbımı basarım. Gotige tipi iki Şam'dan. Biri gerçek Fugagon'a Öbürü netye taklidi ki Amerikalı milyarderlere rahat yutturulur. Yani hepsi bir servet. Doğru dürüst antika eşyaların artık kalmadığından yakınan mızmızlara ne demeli? Benim gibi yapsalar ya, niye araştırmıyorlar ki? Jilbeyle Vaşega, Lüpe'nin talimatı üzerine büyük eşyaları tek tek taşımaya başladı. Yarım saat sonra sandallardan biri dolmuştu. Gonya ile Balun'un önden giderek arabayı yüklemesi kararlaştırıldı. Lüpen onların gidişini izledi. Tekrar binaya döndü. Kapı girişindeyken mutfaktan yükselen bir ses duydu. Mutfağa daldı. Lina yalnızdı. Yüzü koyun yatıyordu. Elleri arkadan bağlanmıştı. Hala homurdanıyorsun ha. Sadık kuşak buna derler işte. Heyecanlanma. Az sonra işimiz bitecek. Ama çok ses çıkarırsan daha ciddi önlemler almak zorunda kalacağız. Armut sever misin? Sana bir tane verelim. Ağzına tıkayalım. Yukarı çıktığında yine aynı sesi işitti. Kulak kabarttı. Kesik kesik konuşan, hırıltılı, inler gibi bir ses duydu. Bu ses hiç kuşkusuz mutfaktan geliyordu. İmdat, adam öldürüyorlar, yetişin, beni öldürecekler, komisere haber verin. Çıldırmış bu adam, diye mırıldandı lüpen. Tanrım, gecenin dokuzunda polis rahatsız edilir mi hiç? İşe koyuldu. Düşündüklerinden daha fazla zaman kaybetmişlerdi. Çünkü dolaplarda öyle kıymetli biblolar bulmuşlardı ki onları almadan gitmek ayıp olurdu. Baş Jilbe her şeyi kılı kırk yararak inceliyor, bu da onu deli ediyordu. Sonunda dayanamadı. ''Yeter!'' diye bağırdı. ''Pire için yorgan yakmaya değmez. Ufak tefek birkaç parça için arabayı bekletmeyeceğiz. Ben sandala biniyorum.'' Rıhtıma vardılar. Lüpen merdivenlerden aşağı inerken Jilbe onun kolundan yakaladı. Bakın patron bence geri dönmeliyiz sadece beş dakikalığına. Neden? Her şeyi mahvetmek için mi? Şey, kutsal emanetlerden biri burada saklıymış. Öyle demişlerdi. Şahane bir parçaymış. E Onu bir türlü bulamadık ama şimdi aklıma geldi. Mutfakta kocaman kilitli bir dolap var. Onun içine bakmamıştık da. Eve yürümeye başlamıştı bile. Başaka onun peşinden koştu. 10 dakika beklerim daha fazla değil.'' diye haykırdı Lüpen. 10 dakika sonra çeker giderim ona göre.'' Ama 10 dakika geçti, hala bekliyordu. Saatine baktı. Dokuzu çeyrek geçiyor, delilik bu. Jilbe ile Vaşega'nın o akşam biraz acayip davrandıklarını düşündü. İkisi de birbirinden bir adım olsun ayrılmamıştı. Sanki birbirlerini gözetlemekteydiler. Ne oluyordu acaba? Lüpen... İçinde tarif edilmez bir sıkıntıyla eve döndü. Bu arada Ongan'dan gelen ve gittikçe yükselerek yaklaşan boğuk bir ses duydu. Yoldan geçen biri olmalıydı. Hemen ıslık çaldı ve caddeye bakan kapıya yönelerek etrafa bir göz attı. Kapının bir kanadını açmıştı ki önce bir silah sesi, arkasından da yürek paralayan bir feryat duydu. Evin etrafını koşarak geri döndü. Kapıdan içeri girdi ve yemek odasına daldı. Lanet olsun. Ne yapıyorsunuz orada? Jilbe ile Vaşega öfkeyle birbirine girmiş. Yerde boğuşmaktaydı. Giysileri kan içindeydi. Lüpen bir hamlede onları ayırmak için yanlarına vardı. Ama Jilbe rakibini yere yıkmış, elinden bir şey çekip almıştı. Lüpen bunun ne olduğunu göremedi. Bu arada omzu kanayan Vaşega düşüp bayılıverdi. Kim yaraladı onu sen mi Jilbe? diye sordu Lüpen kızgınlıkla. Hayır Lina. Lina bağlıydı, bağlarını çözmüş, silahını çekmiş. Vay alçak, nerede şimdi? Lüpen lambayı kaptığı gibi mutfağa daldı. Uşak kolları önde çapraz bağlandığı halde sırt üstü yatıyordu. Boğazına bir kama saplanmıştı. Yüzü ölü gibi sapsarıydı, ağzından kan akıyordu. Lüpen onu muayene ettikten sonra ''Ölmüş'' dedi. ''Sahi mi?'' diye sordu Jilbe sesi titreyerek. ''Ölmüş diyorum ya sana.'' Vaşega o öldürdü diye haykırdı Cilbe. Hiddetten sap sarı kesilen Lüpen onun kolunu tuttu. Vaşega da sen de aptalın tekisiniz. Sen orada olduğun halde ona engel olmadın. Kan, kan sevmediğimi biliyorsunuz. Bu bizim için kötü görünüyor serseriler. Bedelini ödemek zorunda kalacaksınız. Size pahalıya patlayacak. Bakalım giyotinden kurtulabilecek misiniz? Cilbeyi sarsarak ''Neden, neden öldürdü onu Vaşega?'' diye sordu. Üstünü aradı, dolabın anahtarını alacaktı. Adamın üzerine eğilmişti. Bir iki bağlarını çözmüştü, yani eli serbestti. Vaşega da korktu ve onu hançerledi. Ya tabanca sesi? Ateş eden ahtı. Silahı elindeydi, ölmeden önce son bir gayretle tetiği çekti. Dolabın anahtarı ne oldu? Vaşega aldı. ''Dolabı açtı mı?'' ''Evet.'' ''Bir şey buldu mu?'' ''Evet.'' Ve sen onu elinden almaya kalktın. Yani kutsal emaneti. Ama hayır, çok küçük bir şeydi. Neydi peki? Söylesene be adam. Jilbe'ye baktı. Adam öyle kararlı gözüküyordu ki Lüpen ağzından bir laf alamayacağını anladı. Bu kez tehdit etti. Konuşacaksın arkadaş. Senin ağzından laf almazsan bana da Lüpen demesinler. Ama önce şuradan sıvışalım. Hadi bana yardım et. Vaşega'yı taşıyalım. Salona döndüler. Jilbey yaralının üzerine eğildiği sırada lüpen ona mani oldu. Endişeyle bakıştılar. Mutfakta biri konuşuyordu. Boğuk, yabancı bir sesti bu. Çok derinden geliyordu. Gidip baktılar. Orada yerde yatan ölüden başka kimse yoktu. Derken o ses yine duyuldu. Tiz ama boğuk bir sesti bu. Kesik kesik mızmızlanan ürkek bir ses. Anlamsız kelimeler, yarım heceler duyuluyordu. Lüpen anında bir kenterleri hissetti. Bu anlamsız, gizemli ve mezardan gelircesine duyulan ses neydi? Ölü'nün üzerine eğildi. Ses duyulmaz oldu. Sonra yine başladı. Işığı bu tarafa tutsana diye Cilbe'ye emretti. Az buçuk titriyordu. Korkuya kapılmıştı. Cilbe lambayı getirdiği zaman o sesin ölüden geldiği ortaya çıktı. Buna hiç şüphe yoktu. Oysa cansız ceset hiç kımıldamadığı gibi. Ağzından da kan akmıyordu artık. Jilbe kekeledi. Kok, kok, korkuyorum patron. Yine aynı ses, aynı boğuk fısıltı işitildi. Lüpen bir kahkaha atarak cesedi yana doğru çekti. Düşemede parlayan bir metal parçası görüldü. Tamam işte bulduk ama buluncaya kadar çok zaman kaybettik. Yerde bir telefon ahizesi vardı. Kordonu duvardaki telefon cihazına kadar uzanıyordu. Lüpen ahizeyi kulağına dayadı. Aynı anda o ses yeniden duyulmaya başladı. Bu kez dört misli şiddetteydi. Birden fazla insan konuşuyordu. Her kafadan bir ses çıkıyor, arada bir itirazlar ve bağrışmalar duyuluyordu. Orada mısın? Cevap vermiyor yahu. Çok fena. Belki de öldürdüler. Telefonda mısın? Neler oluyor? Cesur ol, yardım geliyor. Polis, askerler hepsi yola çıktı. Lanet olsun diye bir küfür savuran Lüpen ahizeyi bıraktı. Birden korkunç durumun farkına vardı. Daha işin başındayken yani eşyaları taşırken Lina pek de sıkı olmayan bağlarını çözüp telefona kadar sürünmüş. Ağzıyla ahizeyi düşürdükten sonra Ongan polisinden yardım istemişti. Lüpen'in imdat, katil var, beni öldürmek istiyorlar diye duyduğu ses. O aramanın cevabı da buydu. Polis yola çıkmıştı. Lüpen 4-5 dakika önce bahçedeyken işittiği gürültüyü anımsadı. ''Polis geliyor, tabanları yağlayalım.'' diye haykırarak yemek odasından geçti. ''Vaşega ne olacak?'' diye sordu Jilbe. ''Maalesef yapabileceğimiz bir şey yok.'' Kendine gelen Vaşega yanından geçen Lüpen'e yalvardı. ''Patron, beni burada bırakmayacaksınız değil mi?'' Lüpen, tehlikeye rağmen durup bekledi. Jilbe'nin yardımıyla yaralıyı yerinden kaldırdı. Aynı anda dışarıdan gürültüler geldi. ''Geç kaldık.'' Ve koridordaki kapıya vurulmaya başlandı. Lüpen merdiven başındaki kapıya koştu. Ev sarılmış, adamlar saldırıya geçmişti. Polis gelmeden Jilbeyler rıhtıma varabilirlerdi belki. Ama acaba düşman ateşi altındayken sandala atlayıp kaçabilirler miydi? ''Kuşatıldık, hapı yuttuk.'' diye kekeledi Jilbey. ''Kapa çeneni.'' ''Ama bizi gördüler patron, baksanıza kapıya vuruyorlar.'' ''Kapa çeneni.'' diye yineledi Lüpen. Ağzını açma, yerinden de kımıldama. Soğukkanlılığını topladı. Böyle nazik bir durumda bütün seçenekleri gözden geçirmeye vakti olan bir adam gibi sakin ve düşünceliydi. Hayatı daha değerli ve anlamlı kılan, kendisinin varlığın ötesinde anlar dediği bir anı yaşıyordu şimdi. Böyle anlarda tehlike ne kadar büyük olursa olsun içinden saymaya başlardı. Bir, iki, üç, dört. Ta ki, Kalbi yavaşlayıp atışları düzelinceye dek. Ondan sonra düşünmeye başlardı. Hem de nasıl? Tüm dikkatini keskin zekasını sonuna kadar kullanıp bütün olasılıkları gözden geçirerek durumu her yönüyle değerlendirdi. Her şeyi gördü ve kabul etti. Sonunda aklını ve mantığını kullanarak bir sonuca vardı. Dışarıdakiler kapılara dayanarak kilitleri açmaya çalışırlarken Lüpen adamına döndü. ''Peşimden gel.'' Salona geçti ve pencerelerden birinin panjurunu dikkatle açtı. Bahçede polisler bir oraya bir boraya gidip geliyordu. Kaçış imkansızdı. Lüpen yüksek ve boğuk bir sesle haykırmaya başladı. ''Buraya gelin. imdat, Onları yakaladım. Buraya gelin.'' Tabancasını çekerek ağaçlara doğru iki el ateş etti. Sonra dönerek Vaşega'nın yanına geldi. Üzerine eğilerek... Onun kanını kendi yüzüne bulaştırdı. Sonra Jil Bey'i omuzlarından tutup yere yuvarladı. ''Ne yapıyorsunuz patron? Bu da nereden çıktı?'' ''Bırak bildiğim gibi yapayım.'' dedi Lüpen, her heceyi vurgulayarak. ''Tüm sorumluluğu üstüme alıyorum. Bırak bildiğim gibi yapayım. İkinizi de hapisten çıkaracağım ama önce serbest kalmam gerekiyor.'' Açık pencerenin altından sesler yükseldi. ''Buraya gelin.'' diye haykırdı Lüpen. ''Onları yakaladım. Yardıma koşun.'' Sonra gayet sakin ve kısık bir sesle sordu. ''İyi düşün, bana söyleyeceğin bir şey var mı? Bize yararı olacak bir şey.'' Jilbet tepindi, öyle kızgın ve şaşkındı ki Lüpe'nin planını kavrayamadı. Daha zeki olan Vaşega, yarasından ötürü kaçamayacağını anlayınca hırlayarak ''Bırak istediği gibi yapsın, aptal. Önemli olan patronun kirişi kırması. Öyle değil mi?'' dedi. Birden Lüpen'in aklına Jilbe'nin Başega'dan alıp cebine soktuğu şey geldi. Onu almak istedi. Jilbe kendini kurtararak "Hayır olmaz!" diye haykırdı. Lüpen onu yine yere devirdi. Pencerede iki adam bilirince Jilbe de debelenmekten vazgeçti. Lüpen'e cebindekini verdi. Lüpen de bakmadan kendi cebine attı. ''Sizde kalsın patron, sonra açıklarım ama emin olun Sözünü bitirmeye zaman bulamadı. Lüpen'e yardım etmek için iki polis memuruyla onların peşinden gelen birkaç kişi odaya giriverdi. Jilbey'i yaka paça al aşağı edip sımsıkı bağladılar. Lüpen yerinde doğruldu. ''Tam zamanında geldiniz. Herif neredeyse hakkımdan gelecekti. Öbürünü yaraladım ama bu bayağı uğraştırdı.'' Polis komiseri sordu. ''Uşağı gördünüz mü? Onu öldürdüler mi yoksa?'' ''Bilmem.'' ''Nasıl bilmezsiniz?'' Yahu ben de Ongan'dayken cinayeti duydum ve sizin gibi hemen buraya geldim. Siz evin solundan dolaşırken ben sağından dolaşıp geldim. Pencerelerden biri açıktı. Haydutlar kaçmak için atlamak üzereyken ben eve girdim. Birini vurdum ötekini de yakaladım. Artık ondan nasıl şüphelenebilirlerdi ki? Üstü başı kan içindeydi. Uşağın katillerini teslim etmişti işte. Kahramanca boğuşmasının sonuna en az on kişi tanık olmuştu. Öte yandan herkes o kadar heyecanlıydı ki bu konu hakkında biraz kafa yormak ya da lüpenden şüphelenmek kimsenin aklına gelmedi. İlk aşamada civardan gelenler villaya dağıldılar. Herkesin aklı başından gitmişti. Kimi bodruma iniyor, kimi yukarı koşuyordu. Herkes bağırıp çağırıyordu. Kimse lüpenin anlattıklarını irdelemiyordu. Komiser mutfaktaki cesedi görünce sorumluluğunu hatırladı. Kapıdaki polisleri uyardı. Kimse girip çıkmayacaktı. Sonra daha fazla zaman kaybetmeden odaları gözden geçirdi ve soruşturmayı başlattı. Vaşega adını söyledi. Jilbe kimliğini açıklamayıp ancak avukatıyla görüştükten sonra ifade verebileceğini belirtti. Onu cinayetle suçladıklarında bu işi Vaşega'nın yaptığını savundu. Beriki bunu reddetti. Komiseri etkileyebilmek için aynı anda bağırıp çağırmaya başladılar. Komiser Rüpen'e dönerek onun tanıklığını isteyecekti. Ne var ki, meçhul şahıs ortadan kaybolmuştu. Hiç şüphelenmeden polislerden birine seslendi. O beyi görürseniz söyleyin, kendisine soracağım sorular var. Adamı aradılar, biri onun balkonda sigara içtiğini görmüştü. Bir grup askere sigara dağıtmış, sonra sahile doğru yürüyüp gitmişti. Gerekirse kendisini çağırabilirlerdi. Nitekim kendisine seslendiler ama cevap veren olmadı. Bir asker çıka geldi. Adam rıhtıma bağlı sandallardan birini atlayıp gitmişti. Komiser Jilbe'ye baktı. Birden Tonga'ya düştüğünü anladı. Durdurun onu diye haykırdı. Gördüğünüz yerde vurun onu. O da haydutlardan biri. Yanına iki polis alarak kaçağın peşine düştü. Ötekileri diğer iki haydudun yanında bıraktı. Dik yamaçtan baktığında 100 metre ötede gölde sandaldaki adamın şapkasıyla selam verdiğini gördü. Polislerden biri boş yere bir el ateş etti. Meltem sözcükleri sahile kadar ulaştırıyordu. Adam hem kürek çekiyor hem şarkı söylüyordu. Haydi sandalım yollara. Nasılsa rüzgar senden yana. Komiser komşu binaya ait bahçenin bitimindeki sahilde demir atmış bir sandal gördü. İki bahçeyi ayıran çitin üzerinden atladılar. Askerlere sahili göz altında tutmalarını eğer adam sahile çıkacak olursa tutuklamalarını emrettikten sonra komiser iki adamıyla takibe koyuldu. Bu iş oldukça kolay oldu çünkü ay ışığında aydınlanan gölde adamın tutturduğu rotayı saptamak kolaydı. Sağa kıvrılan bu yol Sangogosya köyüne varıyordu. Bu arada komiser adamlarının yardımı ve sandalının hafifliği nedeniyle bir hayli hızlı yol almaktaydı. On dakikada mesafeyi yarılamıştı bile. Yakaladık sayılır. Askerlere gerek kalmayacak. Bu adamı merak ediyorum. Küstah'ın teki çünkü. Nedense aradaki mesafe gittikçe kısalıyordu. Sanki kaçan adam giriştiği mücadeleyi kaybedeceğini anlamış ve umudunu yitirmişti. Polis de elinden geleni ardına koymuyordu. Sandal çok çabuk yol almaktaydı. Yüz metre daha giderlerse herife enseleyeceklerdi. Dur! diye bağırdı komiser. Düşmanın iki büklüm olmuş gövdesini fark ettiler. Hiç kımıldamıyordu. Kürekler suyun üzerinde öylece durmaktaydı. Bu hareketsizlik polisi huylandırdı. Bu tür bir haydut paçayı öyle kolay kolay ele vermez, daha saldırıya uğramadan ateş ederek karşısındakini vurabilirdi. Teslim ol, diye haykırdı komiser. Ay bulutların arkasına saklanmıştı. Sandaldaki üç adam yüzükoyun yere uzandı. Şüpheli bir hareket fark etmişlerdi. İyice yanaştıkları sandal hala sallanıyordu. ''Enayi gibi vurulacak değiliz elbet.'' diye homurdandı komiser. ''Ateşe hazır olun.'' Tekrar bağırdı. ''Teslim ol yoksa...'' Cevap gelmedi. Düşman kımıldamıyordu. ''Teslim ol, silahını bırak.'' ''İstemiyor musun?'' ''Öyle olsun.'' ''Sayıyorum. Bir, iki...'' Polisler emri beklemeyip ateş ettiler. Bir yandan da küreklere asılarak hedefe yaklaşmaya çalıştılar. Komiser tabancasını çekti. En ufak bir hareket sezerse tetiği çekecekti. Kolunu uzattı. Kımıldarsan beynini patlatırım. Ama adam kımıldamadı. İki polis kürekleri yana salarak sandala yaklaştı. Tam atlayacakları sırada hiçbir dirençle karşılaşmamalarının nedenini anlayıverdi komiser. Sandalda kimse yoktu. Düşman yüzerek kaçmıştı. Çaldığı eşyaları üst üste yığmış, üzerine ceketini giydirmiş, baş kısmına da fötr şapkasını geçirmişti. Bu gölge karanlıkta tıpkı bir insana benziyordu. Kibrit yakarak adamın sandalda bıraktığı eşyayı gözden geçirdiler. Şapkanın içinde herhangi bir yazı yoktu. Cekette ne bir cüzdana ne de bir evraka rastlandı. Ancak öyle bir şey buldular ki, bu Jilbey ile kaderini çok kötü etkileyecekti. Ceplerden birinde kaçan adamın kart vizitini gördüler. Arsène Lupin. Polis sandala el koyup başarısız soruşturmalarını sürdürürken ve askerler yüzerek kaçan hırsızı sahilde ararken Lupin iki saat önce terk ettiği yere geri döndü. Adamları Gonya ile Lübbalü onu karşıladı. Lupin onlara kısa bir açıklamada bulundu sonra arabaya atladı. Dapkek'ten aşırdıkları eşyaların arasına oturup kürküne sarındı. Daha sonra Nünyi ile de tenha bir yola saparak şoförü bıraktıkları bir depoya vardılar. Oradan bir taksiye atlayıp Paris'e döndü ve San philippe du kilisesinin önünde indi. Oraya yakın bir yerdeki Matinho sokağında bir evi vardı. Girişi gizli, ara katta bir evdi. Jilben'in dışında çete elemanlarından hiçbiri bu yeri bilmiyordu. Kıyafetlerini çıkarıp kurulandığı için çok mutluydu. Çelik bünyesine rağmen kemikleri ne kadar üşümüştü. Her akşam yaptığı gibi şöminenin üstüne ceplerini boşalttı. İşte o zaman cüzdanının yanı sıra Jilben'in son anda eline sıkıştırdığı şeyi fark etti. Şaştı kaldı. Bu bir sürahi tıpasıydı. Likör şişelerindekiler gibi ufak. Hiçbir özelliği olmayan, sıradan, kristal bir tıpa. Tepesi dört köşe dilimlere bölünmüş, boynuna kadar altın yaldızlı bir kristal parçası. Bunun dışında göze çarpan bir şey yoktu. Bu cam parçası için mi jilbeyle vaşega birbirlerine girdiler? Bunun için mi uşağı öldürdüler? Bunun için mi kavga ettiler? Bunun için mi onca zaman kaybettiler ve sonunda kodesi boyladılar? Bunun için mi jürinin karşısına çıkmayı... Ve giyotini gözaldılar. Olacak iş değil. Lüpen ne kadar ilgisini çekse de bu olayla daha fazla uğraşamayacak kadar yorgundu. Tıpayı şöminenin üzerine bıraktıktan sonra yatağa gitti. Kötü rüyalar gördü. Jilbe ile Vaşega hapishanedeki hücrelerinde yere diz çökmüş. Dehşet içinde ellerini ona uzatarak yalvarıp ağlıyor. imdat diye sesleniyordu. Lüpen... Ne kadar zorlansa da yerinden kıpırdayamadı, vücudu görünmez iplerle sımsıkı bağlanmıştı sanki. Mahkumların idama hazırlanışını ve cezanın infazını titreyerek seyretti. Derken bu kabustan uyandı. ''Lanet olsun.'' diye söylendi. ''Bu hiç de hayra alamet değil. Neyse ki hurafelere inanmam ben. Yoksa nasılsa yanımızda tılsım var. Jilbe ile Vaşega'nın davranışını düşünüyorum da.'' Lüpen'in yardımıyla bu işin altından kalkarız. Şu kristal tıpaya bir göz, bir göz atsak iyi olacak. Ayağa kalktı. Şömineye yaklaştı. Şaşkınlıkla haykırdı. Kristal tıpa bıraktığı yerde değildi. Dokuzdan sekiz çıkarsa bir kalır. Lüpen'le aramızdaki iyi ilişkilere ve bana olan güvenine rağmen anlayamadığım tek şey çetesini nasıl kurduğuydu. Böyle bir çetenin varlığı kesindi. Bazı maceraları sadece onlarca sadık adam, kelleyi koltuğa alan bir sürü insan ve güçlü suç zekasıyla açıklanabilirdi. Hepsi tek bir kişinin ve onun sarsılmaz iradesinin emrinde olmuştu. Ama bu irade kendini onlara hangi yolla ve nasıl kabul ettirebilmişti bilmiyorum. Lupe'n bu sırrı saklıyor. Onun sakladığı sırlarsa asla ortaya çıkarılamaz. Bu çeteyle ilgili yapabileceğim varsayım şu. Bana kalırsa Lüpe'nin o korkunç çetesi çeşitli ülkelerden ve toplumun her kesiminden gelen insanlardan oluşuyordu. Bu kişiler birbirini tanımadığı gibi patronlarıyla da yüz yüze gelmiyordu. Aralarındaki haberleşmeyi Lüpe'nin çok güvendiği en sadık adamları sağlıyordu. Jilbey'le Vaşega da bunlardan olmalıydı. Bu nedenle mahkeme onlara karşı amansız bir savaş açmıştı. İlk kez Lüpe'nin suç ortakları olduğundan kesinlikle emin oldukları kişiler yakalanmıştı ve bu adamlar bir cinayet işlemişti. Eldeki kanıtlara bakarak cinayetin kasıtlı olduğu ve önceden tasarlandığı ortaya çıkarsa iki adam da giyotini boylayacaktı. En azından ortada kesin bir kanıt vardı. Lina ölmeden önce yapılan telefon konuşması. İmdat, katil var, beni öldürmek istiyorlar. Bu umutsuz aykırışı iki kişi işitmişti. Postane memuruyla yanındaki arkadaşı. Zaten bu telefon üzerine hemen polise haber vermişlerdi. Polis de o sırada görevde olmayan bir müfrezi askerle birlikte Magiteges villasına yollanmıştı. Daha ilk gününde Lüpen tehlikeyi seziverdi. Toplumu karşısına alarak başlattığı bu amansız savaş yeni ve korkunç bir evreye giriyordu. Bu kez bir cinayet söz konusuydu. Kendisini ürperten ve korkutan bir eylem. Bu kez sanayi patronlarından birini soymak ya da yüzsüz bir sermayedarın kesesini hafifletmek falan yoktu. Artık kimse ondan yana değildi. Toplum onu desteklemiyordu. Bu kez saldıran o değildi. Aksine kendini savunmak durumundaydı. Adamlarının hayatı söz konusuydu. İçinden çıkamadığı problemleri yazdığı ufak defterlerden birinde şunları okudum. Kesin olan şu. Jilbeyle Vaşega beni kandırdı. Magiteges'teki malların çalınması için Ongana gitmemizin altında başka bir şey yatıyordu. Biz evi soyarken onlar eşyaların arasında ve dolapların içinde bir şey arıyordu. Kristal tıpa. Durum böyleyse önce bunun ne anlama geldiğini öğrenmem gerek. Bu gizemli cam parçası çok kıymetli olmalı. Sadece onlar için değil. Çünkü dün gece bu tıpayı çalmak için benim evime dekirdiler. Kendisinin kurbanı olduğu bu hırsızlık Lüpen'i şaşırtmıştı. Ona göre yanıtlanması gereken ve cevabını bulması çok zor görünen iki soru daha vardı. Evine giren kimdi? Magiyon sokağındaki bu barın sadece çok güvendiği ve özel sekreter olarak çalıştırdığı Jilbe biliyordu. O da şu anda hapisteydi. Belki Jilbe ötmüş, polis de iz peşine düşmüştü. O zaman neden lüpeni tutuklamamıştı da sadece kristal tıpayı alıp gitmekle yetinmişti? Zihnini kurcalayan diğer bir gerçek de şuydu. Sokak kapısını kırmış olsalar ki ortada böyle bir kanıt yoktu, yatak odasına nasıl girebilmişlerdi? Çünkü her akşam oda kapısını içeriden kilitleyip sürgülemeyi adet haline getirmişti. Ne kapının kilidine ne de sürgüye dokunulmuştu. Buna rağmen kristal tıpa ortadan yok olmuştu. Uyurken bile kulakları kirişte olan Lüpen hiçbir gürültü işitmemişti. Bu işi daha fazla kurcalamak istemedi. Bazı bilmeceler hiç zahmete katlanmadan bir rastlantı sonucu çözülürdü. Ancak bu seferki o cinsten değildi. Huzuru kaçmıştı. Matinho sokağındaki evin ikinci katını terk ederken bir daha bu eve ayak basmayacağına yemin etti. Hemen Jilbe ve Vaşega ile iletişim kurmaya çalıştı. Ama burada da aksilik yakasını bırakmadı. Lüpen'in bu olayda suç ortağı olup olmadığı kesinleşmediği halde mahkeme soruşturmanın Senu Vaz'da değil Paris'te sürdürülmesine karar verdi. Böylece Jilbey ile Vaşega Sainte hapishanesine nakledildi. Lüpen'le mahkumlar arasında bir ilişki kurulmasın diye hapishanede bir sürü önlem alındı. Tüm memurlar verilen emirleri aksatmadan uyguluyordu. Cilbeyle ile gece gündüz hep aynı gardiyanlar altında tuttu. Lüpen, kariyerinin doruğu sayılan Emniyet Müdürlüğü'ne henüz getirilmemişti. Bu nedenle planlarını Adalet Sarayı'nda gerçekleştiremedi. İki hafta uğraştığı halde yenilgiyi kabullenmek zorunda kaldı. Hiddetten köpürürken endişeleri de gittikçe artıyordu. Zor olan şey bir olayı sonuçlandırmak değil, ona başlayabilmektir diyordu. Bu defa nereden başlasam, hangi yoldan gitsem? Yine Dapgek'i düşündü. Yani kristal tıpanın ilk sahibini ve onun ne anlama geldiğini bilen adamı. Jilbe, Dapgek'in neler yapıp ettiğini nereden biliyordu? Onu nasıl gözetlemişti? Dapgek'in o gece nerede olacağını kimden öğrenmişti? Yanıt bekleyen bir sürü ilginç soru vardı ortada. Magiteges villasındaki hırsızlıktan sonra Dapgek, Paris'e taşınmıştı. Yeni evi Küçük Lamahdin Meydanı'nın Victor Hugo Caddesi ile kesiştiği köşenin soluna düşüyordu. Lüpen kılık değiştirdi. Elinde bastonuyla emekli yaşlılar gibi zamanını ana caddelerde ya da meyhanelerdeki banklarda geçiriyordu. Daha ilk günden şaşırtıcı bir keşifte bulundu. İşçi kılığına girmiş iki adam milletvekilinin evini gözlemekteydi. Ne zaman Apgek evinden dışarı çıksa peşine düşüyor, sonra onunla birlikte geri dönüyorlardı. Akşam oldu mu da ışıklar söner sönmez çekip gidiyorlardı. Lüpen onları takip etti. İkisi de emniyettendi. ''Bak sen!'' diye geçirdi içinden. ''Buna şaştım işte.'' Demek de şüpheleniyorlar. Dördüncü gün hava kararır kararmaz onlara altı kişi daha katıldı. Lamahdin Meydanı'nın en karanlık köşesinde buluşup konuşmaya başladılar. Lupin yeni gelenlerden birini tanıdı. Pugasville adında bir zamanlar avukatlık yapan, spor, sporcu geçinen ve araştırmacı olarak ün yapmış bir adamdı. Şu anda her nedense El Sarayı'nın gözdesi olup çıkmıştı. Kendisine bir de genel sekreterlik verilmişti. Lupin birden hatırladı. İki yıl önce Palibogb'un meydanında Pugasville ile Milletvekili Dabkek birbirlerine girmişlerdi. Nedenini bilen çıkmadı. Aynı gün Pugasville Dabgek'e şahitlerini gönderdi. Ama o düelloyu reddetti. Daha sonra da Pugasville, Milli Güvenlikte Genel Sekreter oluverdi. Pugasville'den gözlerini ayırmayan Lüpen, acayip, çok acayip diye söylendi. Saat 7’de Pugasville'in adamları Ongimahdin caddesine yollandılar. Dabgek binanın sağ tarafına düşen bir bahçeden geçerek sokağa çıktı. İki kişi yaya olarak peşine takıldı. Sonra üçü tramvaya binip Deybüt sokağına doğru yol aldılar. Aynı anda Pugasville meydanı geçerek Dabgek'in evine vardı, kapıyı çaldı. Bu kapı kapıcının kulübesini ana binaya bağlıyordu. Kapıyı açan kapıcı kısa bir görüşmeden sonra Pugasville'i içeri aldı. Ev arama, gizli yapılıyor, yasalara aykırı bu diye söylendi Lupen. En azından beni de çağırabilirlerdi. Bu işlerin vazgeçilmezlerindenimdir. Hiç çekinmeden eve vardı. Sokak kapısı açıktı. Etrafı kolaçan eden kapıcık adına bir toplantıya geç kalmış biri gibi Arkadaşlar geldi mi? diye sordu. Evet, çalışma odasındalar. Planı basitti. Birine rastlarsa kendini satıcı olarak tanıtacaktı ama buna gerek kalmadı. Kimsenin olmadığı bir koridordan geçtikten sonra yemek odasına girdi. Orada da kimse yoktu. Camlı bir kapıdan çalışma odası görünüyordu. Pugasville'le beş arkadaşı oradaydı. Pugasville sahte anahtarlarla tüm çekmeceleri açmaya çalışıyordu. Bütün dosyaları gözden geçirirken dört arkadaşı raflardaki tüm kitapları çekip çıkardılar, silkelediler, içlerini boşalttılar. ''Herhalde bir kağıt arıyorlar ya da para.'' diye düşündü Lüpen. ''Pgasville, lanet olsun bir şey bulamadık.'' diye söylendi. Yine de aramaktan vazgeçmedi. Bardaki dört likör şişesinin tıpalarını inceledi. ''Bak sen şuna.'' diye düşündü Lüpen. ''Şimdi de tıpalara bakıyor. Öyleyse kağıt falan aramıyor.'' Aklım ermedi gitti bu işe. Derken Gasfil bir sürü şeyi eline alıp tek tek gözden geçirdi. Buraya kaç defa geldiniz diye sordu. Geçen kış altı defa. Her şeye iyice bakmış mıydınız? Her odaya baktık. Hem de günlerce. Dubgek seçim kampanyasına katılmıştı. Tamam da şu anda... ''Evde uşağı yok değil mi?'' ''Hayır. Yeni uşak arıyor. Yemeklerini lokantada yiyor. Ev işlerine de elinden geldiğince kapıcı kadın bakıyor. Bize de sadık bir kadın.'' Pkasville tam bir buçuk saat aramasını sürdürdü. Tüm eşyaları yokladı. Sonra onları eski yerine koydu. Saat dokuzda Dabgag'in peşine düşen iki kişi çıka geldi. ''Herif dönüyor. Yaya mı? Yaya. Zamanımız var mı? Var var.'' Pugasville ve arkadaşları hiç acele etmeden odayı son kez gözden geçirdi. Buraya girdiklerine dair arkalarında hiçbir iz bırakmadıklarına emin olduktan sonra çekip gittiler. Lupe'nin durumu kritikti. Gidecek olsa Dapgek'le karşılaşabilirdi, kalsa bir daha dışarı çıkamayacaktı. Ama yemek odasının penceresinin doğrudan doğruya sokağa açıldığını saptadıktan sonra kalmaya karar verdi. Ayrıca Dubkek'i yakından tanıma fırsatı bulacaktı. Ancak herif yemekten geldiğine göre bu odaya girmeyebilirdi de. Pencereyi örten kadife perdenin arkasına saklanıp beklemeye koyuldu. Kapının açıldığını duydu. Biri odaya girdi ve ışığı yaktı. Gelen Dubkek'ti. Kısa boylu, göbekli, tıknaz ve sakalı ağarmış bir adamdı. Neredeyse tamamen geldi. Görme bozukluğu olduğu için gözlüklerinin üstünde... Siyah camlı bir gözlük daha taşıyordu. Lüfen onun enerjik suratına, dört köşeli çenesine, çıkık enmacık kemiklerine baktı. Kıllı elleri kocamandı, bacakları paytaktı. Kamburunu çıkararak yürüyordu. Tüm ağırlığını kah bir ayağına, kah öbürüne verirken bir maymunu andırıyordu. Kırışık alnı büyük çukurlar ve şişliklerle kaplanmıştı. İğrenç ve itici bir adamdı. Parlamentoda ona, ormandan gelen yabani, Rakabının verildiğini anımsadı Lüpen. Herkesten ayrı durduğu, kimseyle konuşmadığı için değil. Dış görünüşünden, kaba tavırlarından ve güçlü pazılarından ötürü. Dapgek yazı masasının başına geçti. Cebinden malta taşından yapılmış piposunu çıkardı. Bir sürü tütün paketinin arasından magilant cinsini seçip bandını yırttı. Piposunu doldurup yaktı. Sonra mektup yazmaya başladı. Bir süre sonra durdu, kımıldamadan düşüncelere daldı. Dikkatini masa üzerindeki belirli bir noktaya yoğunlaştırdı. Birden ufak bir pul kutusuna uzanıp baktı. Sonra Pugasville'in yokladığı eşyaların yerini inceledi. Onları dikkatle gözden geçirerek eliyle yokladı. Üzerlerine eğildi. Kendisine bilgi verecek en ufak bir işaret aradı. Sonunda zile bastı. Bir dakika sonra kapıcı çıka geldi. ''Buradaydılar değil mi?'' diye sordu. Kapıcı kadın çekingen davranınca dayattı. Haydi Klimons, şu pul kutusunu sen mi açtın yani? Hayır efendim. Şuraya bakar mısın? Kutunun kapağını zantlı kağıtla yapıştırmıştım ben. O kağıt yırtılmış. Size yemin ederim ki ben... Niye yalan söylüyorsun? Adamları buraya almanı ben söyledim sana. Ama sen bir taşla iki kuş vurmak istedin. Neyse, kadına elli frank verdikten sonra yineledi. Buradaydılar değil mi? ''Evet efendim.'' ''İlk baharda gelenlerle aynı adamlar mıydı?'' ''Beşi aynıydı, altıncısı onlara emir veriyordu.'' ''Uzun boylu Esmer değil mi?'' ''Evet.'' ''Lüpen, Gapgek'in nasıl diş gıcırdattığını gördü.'' ''Adam devam etti. Hepsi bu kadar mı?'' ''Biri daha geldi, diğerlerine katıldı. Az önce iki kişi daha geldi, hani her zaman evin önünde nöbet tutan iki kişi.'' ''Sen hep çalışma odasında mıydın?'' ''Evet efendim.'' Ben geldiğimde onlar gitmişti, öyle mi? Yani birkaç dakika önce. Evet efendim. Pekala. Kadın gitti. Dabgek yine mektuplarına daldı. Birden kolunu uzatıp yazı masasının kenarında duran beyaz bir kağıda bir şeyler karaladı. Sonra onu havaya kaldırıp baktı. Üzerinde rakamlar yazılıydı. Lüpen şunları görebildi. 9 eksi 8 eşittir 1. Dabgek asık bir yüzle bu formülü birkaç kez mırıldandı. ''Dokuzdan sekiz çıkarsa bir kalır. Hiç şüphe yok.'' diye yüksek sesle söylendi. Kısa bir mektup daha yazdı. Zarfın üzerine bir adres karaladı. Dabgek, mektubu masaya koyarken Lüpen adresi okuyabildi. ''Bipe Gasville, Emniyet Müdürlüğü Genel Sekreteri.'' Sile bir daha bastı. Kapıcı kadına sordu. ''Klimons, sen hiç okula gittin mi?'' ''Evet efendim. Hesap yapmayı da öğrendin mi?'' ''Öğrendim efendim ama niye?'' ''Toplama çıkarmayı pek beceremiyorsun.'' ''Nasıl olur?'' ''Çünkü dokuzdan sekiz çıkınca geriye ne kaldığını bilmiyorsun.'' ''Oysa bu çok önemli. Bu gerçeği kabullenmezsen yaşayamazsın.'' Konuşurken ayağa kalktı. Ellerini arkasında bağlayarak ağır adımlarla odada dolaşmaya başladı. Hesap sorusunu yineledi. Sonra yemek odasının önünde durdu ve kapıyı açıverdi. ''Problemi başka türlü çözebiliriz.'' Dokuzdan sekiz çıkarsa geriye bir kalır. Geriye kalan o birin de burada olması gerekir. Hesapta yanlışlık yok. Bu bey de şahit değil mi? Diyen Dabgek, Lüpe'nin aceleyle arkasına saklandığı kadife perdeyi açıverdi. Bunun arkasında boğulacaksınız bayım. İsteseydim hançerimle bu perdeyi delik deşik etme zevkine varabilirdim. Hamlet'in çılgınlığıyla Palonius'un ölümünü hatırlasanıza. ''Bu bir fare dedim ya size, şişman bir fare.'' ''Hadi, Bay Palonius, çıkın şu saklandığınız delikten.'' Lüpen hiç alışamadığı, hatta nefret ettiği bir durumdaydı şimdi. Başkalarını tuzağa düşürüp onlarla alay etmekten hep zevk alırdı. Ama başkalarının onunla alay etmesi hiç işine gelmezdi. ''Bu adama ne diyecekti şimdi?'' Sarardınız Bay Balonius. Bak hele birkaç günden beri evin etrafında dolaşan vatandaş değil mi bu? Siz de mi polissiniz? Hadi kendinize gelin. Size bir şey yapacak değilim. Gördün mü Klimonius? Benim hesabım nasıl doğruymuş? Senin anlattığına göre eve dokuz kişi girmişti. Ben eve dönerken caddede bu çeteye ait sekiz kişi saydım. Dokuzdan sekiz çıkarsa geriye bir kalır. Demek ki bir kişi burada saklanıp etrafı gözlüyordu. İşte burada. E!" Ee? diye sordu Lüpen. Herifin boğazına sarılarak onu susturmaya can atıyordu. ''Eesi yok, azizim. Daha ne istiyorsunuz?'' ''Komedi sona erdi. Sizden rica edeceğim. Az önce yazdığım şu pusulayı amiriniz Bay Pugasp ile götürüverin.'' ''Clemons, sen Bay Palonius'a yolu göster.'' Bir daha gelirlerse kapıyı ardına kadar açarsın. Kendinizi evinizdeymiş gibi hissedin. Her zaman emrinize amadeyim. Lupen tereddüt etti. Ona tumturaklı bir cevap vermek isterdi. Hani tiyatrodaki gibi. İyi bir çıkış ya da kapanış için kuliste bir iki laf edilir ya o cinsten. Son bir söz söylemeye can atıyordu. Ama öyle bir yenilgiye uğramıştı ki... ...şapkasını başına takıp esas vaziyetine geçtikten sonra... Dönüp kapıcı kadının peşinden yürümekten başka çaresi yoktu. Bunun rövanşını nasıl olsa alacaktı. Dışarı çıkar çıkmaz, namussuz üç kağıtçı diye bağırdı. Dabkekin penceresine doğru, alçak herif, serseri, mebus bozuntusu, sana bunu pahalıya ödeteceğim. Oh, beyefendi lütfetmiş, günün birinde göreceksin sen, yemin ediyorum... Hiddetten köpürüyordu. Çünkü bu yeni düşmanının gücünün farkındaydı. Onun kendine olan güvenini görmezden gelemiyordu. Dabgek'in soğukkandılığı, üstünlüğü, evinin aranmasına razı olarak polisle alay edişi, hiç kimseyi takmaması, dokuzuncu adama karşı küstahça davranışı, onun ne kadar güçlü, dengeli, zeki ve cesur bir adam olduğunu, elindeki kozu nasıl oynayacağını bildiğini gösteriyordu. Ama bu nasıl bir kozdu? Hangi oyunu oynuyordu? Kime oynuyordu? Kimin elinde hangi kartlar vardı? lüpen bilmiyordu. Hiç düşünmeden kendini bu savaşın içinde buluvermişti. Karşısında silahını, pozisyonunu, gizli planlarını bilmediği bir rakip vardı. Tüm bu zahmetlere sadece kristal bir tıpayı elde etmek için katlanıldığına inanamıyordu. Yalnız bir şeye seviniyordu. Dupkeg onu tanımamıştı. Onu bir polis sanıyordu. Oysa bu işe lüpen'in dahil olduğundan ne Dabgek'in haberi vardı ne de polisin. Bu sayede tamamen serbest hareket edebilecekti. Bu çok önemliydi. Hiç tereddüt etmeden Dabgek'in Pugasville'e yazdığı mektubu yırtıp açtı. Şunlar yazılıydı. Elinin altındaydı azizim Pugasville. Ona dokundun bile. Biraz daha gayret etsen bulurdun. Ama sen enayinin tekisin. Beni öbür dünyaya göndermek için bula bula seni mi buldular? Zavallı Fransa. ''Hoşça kalp Gaspil, seni bir daha suçüstü yakalarsam yandın demektir. Çünkü o zaman seni vuracağım.'' ''Dapgek.'' Lüpen mektubu okuduktan sonra mırıldandı. Elinin altındaydı. Bunda bir gerçek bayı olmalı. Saklanması en emin yer bazen en basit olanıdır. Ama bir şeyi daha gözden geçirmeliyim. ''Dapgek, neden bu kadar sıkı gözaltında? Bu herif hakkında biraz bilgi toplasam iyi olacak.'' Lupe'nin özel bir şirket kanalıyla elde ettikleri şunlardı. Alexi Dapgek, iki yıldan beri Bujdi Gon eyaletinden seçilmiş bağımsız milletvekili. Siyasi fikirleri pek belli değil. Adaylığı sırasında çok para harcamış. Serveti yok ama Paris'te bir evi, Ongan'da ve Nizza'da birer villası var. Kumarda çok para kaybetmiş. Bu paranın nereden geldiği belli değil. Çok nüfuzlu bir adam. Ne isterse elde edebilen bir tip. Ama politik yaşamında ne bir dostu var ne de bir bağlantısı. Lüpen bu notu okuduğunda ''Adamın etiketi gibi bir şey bu.'' diye söylendi. Bana gerekli olan özel yaşamı hakkında güvenilir bilgi. Öyle ki buna dayanarak onun karanlık dünyasına girebileyim ve kendisini enselerken yanlış yolda yürümeyeyim. Ah tanrım zaman ne kadar da çabuk geçiyor.'' Lüpen o sırada çoğunlukla zafer anıtına yakın Chateaubigan sokağındaki konforlu evinde kalıyordu. Orada kendisini Michel Bumun olarak tanıyorlardı. Aşil adında bir uşağı vardı. Onun görevi gelen telefonları kaydedip Lüpen'e bildirmekti. Lüpen eve geldiğinde kendisini bir saatten beri bir işçi kadının beklediğini öğrendi. ''Enteresan, bana hiç ziyaretçi gelmez ki. Genç biri mi?'' ''Hayır, sanmıyorum. Nasıl yani?'' Başında dantelli bir şal vardı. Yüzünü göremedim. Tezgahtar ya da katip olabilir. Öyle pek şık giyimli biri değil. Kiminle görüşmek istiyormuş? Bay Michel Bumun. Çok tuhaf. Ne istiyormuş? Ongan meselesini görüşmek istiyormuş. Ben de inandım. Ne? Ongan meselesini? Benim bu işe karıştığımı biliyor demek. Yani buraya gelmişse. Ağzından laf alamadım ama kendisini içeri almakla iyi yapacağımı düşündüm. İyi yapmışsın. Şu anda nerede? Salonda ben ışıkları yaktım. Lüpen hemen ön odadan geçerek salonun kapısını açtı. ''Sen dalga mı geçiyorsun?'' diye seslendi uşağına. ''Burada kimse yok.'' ''Kimse yok mu?'' diye soran Aşil de peşi sıra içeri daldı. Gerçekten de salon boştu. ''Olacak iş değil.'' diye söylendi. ''Yirmi dakika önce baktım buradaydı. Hayal görmedim ya.'' ''Dur hele.'' dedi Lüpen. Kızmıştı. ''Kadın burada beklerken sen neredeydin?'' Koridordaydım patron. Oradan bir saniye bile ayrılmadım. Dışarı çıksaydı mutlaka görürdüm tanrım. Ama çıkmış işte. Herhalde diye sızlandı uşak. Sabırsızlanıp gitmiş olmalı. Acaba hangi yoldan? Hangi yoldan mı? Bunu bilmeyecek ne var? Yani pencereden. Baksana hala aralık. Zemin kattayız. Sokak akşamları hep boştur. Her şey apaçık ortada. Lüpen bir şey çalınmış mı diye odanın her tarafına baktı. Kıymetli bir şey yoktu aslında. Kadının neden geldiğini açıklayan bir kağıt da yoktu. O zaman niye gelmiş ve sonra da kaçmıştı bu kadın? Bugün telefon eden oldu mu? Almadı. Akşam postasından bir mektup geldi mi? Geldi. Ver bakayım bana. Her zamanki gibi odanızdaki şöminenin üzerine koymuştum. Lüpen'in odası salona bitişikti. İki oda arasındaki kapıyı ise iptal etmişti. Bu nedenle koridordan geçmek zorundaydı. Lüpen ışığı yaktı. Şöminenin üzerine baktı. ''Bir şey göremiyorum. Orada olacak. Kupanın yanına koymuştum. Ama orada yok.'' Beyefendi iyi bakmamış olmalı. Aşil kupayı yana itti. Saati yerinden kaldırdı. Altına baktı. Mektup yoktu. ''Lanet olsun.'' diye homurdandı. Mektubu çalıp kaçmış namussuz kadın. ''Deli olma.'' diye söylendi Lüpen. İki oda arasındaki kapı iptal edildi ya. Başka kim çalmış olabilir patron? İkisi de sustu. Lüpen kızgınlığını yenmeye çalıştı. Aklını başına topladı. Sen mektuba baktın mı? Evet. Bir özelliği var mıydı? Yoktu. Sıradan bir zarfı vardı. Adres sanki aceleyle yazılmıştı. Hatta karalanmıştı. Ya demek aceleyle. Evet aceleyle yazıldığı belliydi. Adrese dikkat ettin mi? Ettim çünkü bana bir tuhaf geldi. Söylesene be adam. Bay Bum'un Michel diye yazılıydı. Lupe'n uşağı sarstı. Michel adının Bum'undan sonra yazıldığına emin misin? Eminim. Lupe'n boğuk bir sesle fısıldadı. Ah! Mektup Jilbe'den geliyordu. Kımıldamadan durdu. Rengi atmıştı. Suratından ne düşündüğü belli olmuyordu. Mektubun Jilbe'den geldiği kesindi. Yıllardan beri Jilbe onunla ne zaman mektuplarsa zarfın üzerine hep böyle yazardı. Şimdi bunca zamandan sonra nihayet hapishaneden bir mektup gönderebilmişti. Bunu başarabilmek için kim bilir ne numaralar çevirmişti. Onu postaya atarken adresi acele yazmış olmalıydı. Ve şimdi o mektup çalınmıştı. Zavallı mahkum acaba ne yazmıştı? Nasıl bir yardım bekliyordu? Neler öneriyordu? Lüpen odayı bir daha gözden geçirdi. Önemli evraklar salonda değil buradaydı ama... Çekmecelerden hiçbirinin kilidi zorlanmamıştı. Herhalde kadının mektubu almaktan başka bir niyeti yoktu. Sakin olmaya çalışarak sordu. Mektup kadın buradayken mi geldi? İkisi de aynı zamanda geldi. O zaman zarfın üzerindeki yazıyı gördü. Evet. Mesele ortadaydı. Ancak kadın onu nasıl çalmıştı? Bir pencereden öbür pencereye atlayarak mı? Olamaz. Odanın penceresi kapalıydı. Ara kapıyı açarak mı? İmkansız Oda kapalıydı ve içeriden altı üstlü sürgülüydü. Yine de duvarı delip geçemezdi ya, içeri ya da dışarı çıkmak için bir geçit olması gerekirdi. Hırsızlık birkaç dakika içinde gerçekleştiğine göre kadın, Lüpe'nin bilmediği bu geçiti daha önceden biliyor olmalıydı. Bu varsayım işi kolaylaştırıyordu. Dolapsız, şöminesiz ve kağıt kaplamasız bir duvarda gizli geçit açılamayacağına göre dikkati kapıya vermek gerekiyordu. Lüpen salona dönüp kapıyı incelemeye başladı. Aynı anda irkildi. Kapının sol alt tarafına düşen yanlamasına tahtalardan biri yerinden oynamıştı. Işık oraya dikine düşmüyordu. Eğilip baktı. İki ufacık çivi bu tahtayı bir kapak gibi tutmaktaydı. Onları çıkarınca delik açılıverdi. Aşil şaşkınlıktan aykırdı. Ama Lüpen ne dersin dedi. Meseleyi çözdük mü? Önümüzde on sekize kırk santim boyunda bir delik açıldı. Herhalde kadının buradan geçtiğini söylemeyeceksin. On yaşında bir çocuğa bile dar gelir burası. Doğru ama kolunu sokarak sürgüyü çekmiş olabilir. Aşağıdakini çekebilir tamam ama yukarıdakine erişemez. Aradaki mesafe çok fazla. Sen de bir dene göreceksin. Aşil denedi başaramadı. Ne olacak şimdi diye sordu. Lüpen cevap vermedi uzun süre düşündü. Birden emretti. ''Paltomla şapkamı getir.'' Aklına bir şey gelmişti. Hemen harekete geçti. Dışarıda bir taksiye atladı. ''Matinho sokağına çek çabuk.'' Kristal tıpanın çalındığı evin önünde arabadan atladı. Özel kapısını açıp birinci kata çıktı. Salona koştu, ışıkları yaktı. Yatak odasına açılan kapının önünde diz çöktü. Yanılmamıştı. Ufak tahtalardan biri aynı şekilde yerinden oynatılabiliyordu. Tıpkı Şatobigan sokağındaki evinde olduğu gibi bu boşluk da ancak bir adamın kolunun sığacağı büyüklükteydi. ''Lanet olsun!'' diye bağırdı. Kızgınlıktan küplere binmişti. ''Lanet olsun! Bu işin içinden çıkamıyorum!'' İnanılmaz bir talihsizlik peşini bırakmıyor. Bir türlü şansıyaver gitmiyordu. Eline geçen hiçbir ipucu olumlu bir sonuca ulaşamıyordu. Gilbe kristal tıpayı ona emanet etmiş, sonra da hapisten bir mektup yollamıştı. İkisi de aynı anda çalınmıştı. Sandığı gibi bu iki olayın birbiriyle ilgisi bir rastlantı değildi. Hayır, bu kez karşısında çok kurnaz, belli bir amacı olan ve en güvendiği barınağında çok güçlü ve beklenmedik bir darbeyle kendisini şaşırtan bir rakip vardı. Ondan nasıl korunacağını bilmiyordu. Şimdiye kadar hiç böyle bir engelle karşılaşmamıştı. Gitgide büyüyen bir korku tüm benliğini sarıyor, geleceğe endişeyle bakıyordu. Gözlerinin önünde bir tarih canlandı. İntikamın alınacağı, mahkemenin saptadığı o korkunç tarih. 1 Nisan sabahı iki arkadaşı giyotin altında peci bir şekilde can verecekti. Aleksi Dabgek'in özel hayatı Evinin polisçe aranmasından bir gün sonra Dabgek, Öğle yemeğinin ardından geri döndü. Kendisini kapıcı kadın Clemons karşıladı. Çok güvenilir bir aşçı kadın bulmuştu. Birkaç dakika sonra kadın kendini tanıttı. Referansları mükemmeldi. Bu kişilerden istenildiği zaman bilgi almak mümkündü. Çok genç olmasa da çok çalışkan olduğunu ve bir yardımcı olmaksızın tek başına tüm ev işlerini çevirebileceğini söyledi. Dabkek bu konuda ısrar etmişti. Kadın son olarak parlamento üyelerinden Kont Suleyva'nın yanında çalışmıştı. Dapgek, kadın hakkında bilgi almak için meslektaşını aradı. Kont'un kahyası hakkında övgü dolu sözler söyleyince aşçı işe alındı. Eşyasını eve taşır taşımaz hemen işe koyuldu. Bütün gün ortalığı temizledi ve yemek hazırladı. Dapgek, akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Saat on bire doğru kapıcı kadın yatmaya gidince yeni aşçı usulca bahçe kapısını açtı. Bir adam yaklaştı. ''Sen misin?'' diye sordu kadın. ''Evet benim lüpen.'' Kadın onu üçüncü kattaki bahçeye bakan odasına aldı ve hemen şikayet etmeye başladı. ''Şu oyunlardan vazgeçmeyecek misin? Bir sürü iş yükleyeceğine beni rahat bıraksana.'' ''Ne yapayım canım Victua?'' ''Ne zaman namuslu birine ihtiyacım olsa aklıma hep sen geliyorsun. Aslında gurur duymalısın. Beni ancak böyle zamanlarda hatırlıyorsun.'' diye içini çekti yaşlı kadın. ''Yine başımı belaya soktun. Bir de sırıtıyorsun.'' ''Sen riske girmiyorsun ki.'' ''Girmez olur muyum? Bütün referanslarım sahte.'' ''Referanslar her zaman sahtedir.'' ''Ya Bay Dabgek fark ederse, ya hakkımda bilgi toplarsa.'' ''Topladı bile.'' ''Ne? Sen ne diyorsun?'' ''Kont Sulevva'nın kahyasıyla konuştu. Sen onun yanında çalışmıştın güya. Gördün mü hapı yuttum? Ama kahya senin hakkında çok iyi şeyler söyledi. O beni tanımaz ki. Ama ben onu tanıyorum. Kont yanındaki işini ona ben ayarladım. Anladın mı şimdi?'' Victua sakinleşmiş gibiydi. ''Tanrı nasıl bilirse öyle olsun. Sonunda hep senin dediğin oluyor. Bu işte benim nasıl bir rolüm olacak?'' ''Önce yatmak için burada bana bir yer bul. Vaktiyle beni sütünle beslemiştin. Şimdi odanı benimle paylaşabilirsin. Ben koltukta uyurum.'' ''Başka.'' ''Başka mı? Bana yiyecek bir şeyler ayarla.'' ''Başka.'' ''Başka. Benimle çalışacaksın. Vereceğim emirlere göre her tarafı arayıp tarayacaksın.'' ''Peki neyi arayacağım?'' ''Sana bahsettiğim o kıymetli şeyi. Neymiş o?'' ''Kristal tıpa.'' ''Kristal bir tıpa mı?'' ''Tanrım, amma işah, ya bulamazsak?'' Lüpen, kadının kolunu tutarak ciddi bir sesle yanıt verdi. ''Bulamazsak, Jilbe, senin de gayet iyi tanıdığın ve sevdiğin Jilbeciğin kellesini kaybeder. Tabii, Vaşega'da. Vaşega, umrumda bile değil ama Jilbe...'' ''Akşam gazetelerini okudun mu? Durum gittikçe kötüleşiyor. Vaşega Jilbe'yi suçluyor. Uşağı onun öldürdüğünü iddia ediyor.'' Şanssızlığa bak ki Vaşega'ya saplanan bıçak da Jilbe'ye aitmiş. Bu sabah kanıtlandı. Jilbe ne kadar zeki de olsa yeterince soğukkanlı değil. Saçma sapan laflar ediyor. Attığı yalanlar sonunda kendini mahvediyor. İşte durum böyle. Bana yardım edecek misin? Milletvekili gece yarısı evine döndü. O saatten sonra Lupen günlerini Dabgek'e ayırdı. Adam evi terk eder etmez Lupin araştırmalarına başlıyordu. Sırayla her odayı arıyor, en ufak bir köşeyi bile gözden kaçırmıyor, kısacası her türlü çareye başvuruyordu. Victua da arıyordu, hiçbir şey atlamıyorlardı. Masa bacakları, koltuk altları, döşeme tahtaları, ahşap eşyaların oymaları, ayna ve resim çerçeveleri, heykel kaideleri, kadife perdeler, kornişler, ahizeler, elektrikli aletler, hepsi didik didik arandı. Bir taraftan da Dabgeg'in hareketlerini izliyorlardı. Davranışını, bakışlarını, okuduğu kitapları, yazdığı mektupları. Bu pek zor olmamıştı. Çünkü adam sıradan bir insan gibi yaşıyordu. Hiçbir kapı kilitli değildi. Hiç ziyaretçi gelmiyordu. Hayatı kurulu bir saat gibi düzenliydi. Öğleden sonraları meclise uğruyor, akşamları kulübe gidiyordu. Bu işin içinde bir iş var, dedi Lüpen. Hiçbir şey yok, diye sızlandı Victua. Boşu boşuna zaman kaybediyorsun. Sonunda yakayı ele vereceğiz. Polislerin evin etrafında dolanmaları zavallı kadının sinirlerini bozuyordu. Onların başka bir sebeple burada bulunduklarını kabullenemiyor, her an kendisini tutuklayacaklarını düşünüyordu. Ne zaman pazara alışverişe çıksa onlardan biri tarafından tutuklanmadığına hayret ediyordu. Bir gün telaşla eve döndü. Kolundaki alışveriş sepeti bile titriyordu. Lüpen, ''Ne oldu canım Victua? Suratın yemyeşil kesilmiş.'' diye sordu. ''Yemyeşil değil mi?'' Haklısın. Bir sandalyeye oturdu. Kendini toparladıktan sonra kekeledi. Bir, bir adam, Manav'dayken bir adam yaklaşıp benimle konuştu. Bak hele, seni kaçırmak mı istedi yoksa? Hayır, bana bir mektup verdi. Daha ne istiyorsun? Aşk mektubudur. Hayır, bunu patronuna ver dedi. Patronuma mı dedim? Evet, odanı paylaştığın patronuna dedi. Ne? Bu kez Lüpen yerinden sıçradı. Ver bakayım, diye söylendi ve zarfı yırttı. Zarfın üzerinde adres yoktu ama içinden ikinci bir zarf çıktı. Onun üstünde şöyle yazılıydı. Bay Arsen Lüpene Viktuan'ın eliyle. Vay namussuz, diye diş gıcırdattı. Herifin küstahlığına bak. İkinci zarfı yırtıp açtı. İçinden büyük harflerle yazılmış bir pusula çıktı. Bütün yaptıklarınız anlamsız ve tehlikeli. Bu işten vazgeçin. Victua inleyerek düşüp bayıldı. Lüpen hakarete uğramışçasına kulaklarına kadar kızardığını hissetti. Rakibi ona tavsiye verirken gizliden gizliye de alay ediyordu. Tek kelime konuşmadı. Victua yine çalışmaya koyuldu. Lüpen bütün gün odasında kalıp uzun uzun düşündü. Akşam olunca da uyku tutmadı. Durmadan yineliyordu. Niye düşünüyorum ki? Düşünerek çözebileceğim bir problem yok karşımda. Kesin olan şu ki bu olayla sadece Dabgek, polis ve ben uğraşmıyoruz. Ortada bir dördüncü kişi var ki ben, beni iyi tanıyor, ne düşündüğümü iyi biliyor ve kendi hesabına çalışıyor. Ama kim bu dördüncü kişi? Yoksa yanılıyor muyum? Adam sende, uyuyalım daha iyi. Ama uyuyamadı, gecenin yarısı böyle geçti. Sabahın saat dördüne doğru evde bir gürültü işitir gibi oldu. Hemen yataktan kalktı. Merdiven başından baktığında Dapgek'in birinci kattan aşağı indiğini ve bahçeye yöneldiğini gördü. Milletvekili bir dakika sonra kapıyı açıp geri döndü. Beraberinde başını paltosunun kürk yakasıyla örtmüş bir adam vardı. Dapgek onu çalışma odasına aldı. Lüpen bu olasılığı hesaplamış ve ona göre tedbir almıştı. Çalışma odasıyla kendi odasının pencereleri bahçeye bakıyordu. Balkonuna sarılı bir ip, merdiveni yavaşça aşağı sarkıttı. Çalışma odasının hizasına gelinceye kadar merdivenden indi. Panjurlar kapalıydı ama pencere kıvrılarak indiği için en üstünde bir çıkıntı oluşmuştu. Buradan bakan Lüpen hiçbir şey duyamasa da odanın içini görebiliyordu. O anda adam zannettiği kişinin bir kadın olduğunu anladı. Siyah saçlarına tek tük ak düşmezse de gençti. Sade ama zevkli giyinmişti, uzun boyluydu, yorgun ve hüzünlü yüzüne bakıldığında derin bir acı çektiği belli oluyordu. Ben bu kadını nerede gördüm yahu diye kendi kendine sordu lüpen. Bu yüzü, bu bakışları bir yerden tanıyorum. Kadın masaya dayanmış, kayıtsız bir tavırla dapgeki dinliyordu. Adam da ayağa kalkmış, heyecanlı heyecanlı konuşuyordu. Sırtı lüpene dönüktü. Ama Lupen biraz öne doğru eğilince milletvekilinin yüzünü camdaki yansımada gördü. Karşısındaki kadına yönelmiş vahşi ve garip bakışları görünce şaşırdı. Kadın da bu bakıştan rahatsız olmuştu. Gözlerini kaçırarak yerine oturdu. Dabgek onun üzerine eğildi. Uzun kolları ve vahşi bir yaratığı andıran kocaman pençeleriyle kadını kucakladı. Aynı anda Lüpen kadının üzgün yüzünden gözyaşlarının süzüldüğünü gördü. Belki de bu gözyaşları Dabgek'in aklını başından aldı. Sert bir hareketle kadını kendine çekti. Kadın nefret dolu bir hareketle onu itti. Kısa bir mücadeleden sonra karşı karşıya durdular. İki düşman gibi birbirlerine bağırıyorlardı. Rüpen adamın zalim ve buruşuk suratını görüyordu. Derken sustular. Dabgek yerine oturdu. Bakışları sert, düşmanca ve alaylıydı. Tekrar konuşmaya başladı. Bir yandan da şartlarını söylercesine parmaklarıyla masaya vuruyordu. Kadın kımıldamadı. Mağrurca koltuğunda oturmuş. Boş bakışlarını adama çevirmişti. Lüpen gözlerini ondan ayıramadı. Bu enerjik ama hüzünlü yüze hayran olmuştu. Onun nerede gördüğünü hatırlamaya çalıştıysa da bir sonuca varamadı. Birden kadının başını çevirdiğini ve belli etmeden kolunu kımıldattığını gördü. Bu kol yavaş yavaş masaya uzandı. Orada tıpası altın yaldızlı bir sürahi durmaktaydı. Kadının eli sürahiye yaklaştı. Dikkatle kavrayarak tıpayı alıverdi. Sonra hızla başını çevirip baktı ve tıpayı yerine bıraktı. Herhalde umduğu şeyi bulamamıştı. ''Vay canına!'' diye söylendi Lüpen. ''O da kristal tıpanın peşinde. Bu iş gittikçe karışıyor.'' Kadına tekrar baktığında yüzündeki korkunç, affetmez ve vahşi ifadeyi görünce çok şaşırdı. O el yine masanın etrafında dolandı. Belli etmeden kitapları yana iteledi ve dağınık evrakların arasında parlayan bir hançere uzanıp öfkeyle kavradı. Dapkek hala konuşuyordu. Kadının eli hiç titremeden adamın sırtına doğru kalktı. Kızgın bakışları hançeri saplayacağı enseye dikildi. ''Aptalca bir şey yapıyorsun hanımefendi.'' diye aklından geçirdi Lüpen. Aynı anda ''Victuay'ı nasıl alıp da kaçsam?'' diye düşündü. Kadın kolu havada olduğu halde tereddüt etti ama bu uzun sürmedi. Dişlerini sıktı. Duyduğu nefretle güzel yüzünü buruşturdu. Aynı anda Dapgek öne eğilerek sandalyesinden sıçradı ve olduğu yerde dönüp kadının zayıf bileğini yakaladı. Nedense ona hiç kızmadı, bağırmadı.'' Bu hareketi normal karşılayarak hiç şaşkınlık göstermedi. Benzeri tehlikelere alışkın bir adam edasıyla omuz silkti ve hiç konuşmadan odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Kadın hançeri elinden bıraktı. Ağlıyordu. Başına elleri arasına aldı. Bütün vücudu hıçkırıktan sarsılıyordu. Adam yanına yaklaştı. Bir şeyler söyledi. Aynı anda yine parmaklarıyla masaya vurmaya devam etti. Kadın başını iki yana salladı. Adam üzerine eğilince ayaklarını yere vurarak Lüpen'in de işitebileceği şekilde haykırdı. ''Asla, asla.'' Adam hiç cevap vermeden onun kürk mantosunu getirip omuzlarına koydu. Kadın da yüzüne şalını örttü. Adam onu dışarı çıkardı. İki dakika sonra bahçe kapısı kapandı. ''Şu acayip kadının peşinden gidip onunla Dabgek hakkında konuşabilseydim çok iyi olurdu.'' diye düşündü Lüpen. Her ne olursa olsun bir noktayı açıklamalıydı. Dışarıda o kadar düzenli ve örnek bir hayat süren milletvekili Dabgek, polis gözetiminde olmadığı gece saatlerinde evine ziyaretçi kabul ediyordu. Diktuğ'a ve çevresindeki iki adama birkaç günlüğüne evi gözetlemeleri için haber vermesini söyledi. Sonraki gece uyanık kaldı. Bir önceki gece olduğu gibi saat dörde doğru bir gürültü işitti. Milletvekili bir ziyaretçiyi içeri aldı. Lüpen hemen ip merdivenden aşağı indi. Pencere hizasına geldiğinde bir adamın Dapgek'in ayaklarına kapandığını gördü. Durmadan ağlıyordu. Dapgek sırıtarak onu birkaç kez itelediyse de adam ona sımsıkı sarıldı. Çılgına dönmüş gibiydi. Birden deliler gibi Dapgek'in gırtlağına sarılarak onu koltuğuna oturttu. Dapgek önce boş yere karşı koydu. Damarları şişmişti. Derken olağanüstü bir gayretle kollarını kurtarıp adamı yere serdi. Bir eliyle yakasından yakalarken öbür suratına iki tokat patlattı. Adam yavaş yavaş ayağa kalktı. Ölü gibi sararmıştı. Ayakta sallanıyordu. Bir an bekledi. Soğukkanlılığını kazanmak ister gibiydi. Korkutucu bir sakinlikle cebinden tabancasını çıkarıp Dapgek'e doğrulttu. Dapgek hiç kımıldamadı. Hatta gülümsedi. Karşısındaki bir oyuncak tabancaymış gibi istifini bozmadı. Adam düşmanına doğrulttuğu tabancasını 15-20 saniyeye öylece tuttu. Sonra aynı yavaşlıkla böyle bir çıkıştıktan sonra daha da inanılmaz görünen bir sakinlikle silahını cebine sokarken öbür cebinden cüzdanını çıkardı. Dapgek öne doğru yürüdü. Cüzdan açıldı. Bir deste banknot göründü. Dapgek hemen çekip aldı ve saymaya başladı. Binlik banknotlardı hepsi Otuz taneydi Adam baktı İsyan etmedi karşı koymadı Söyleyeceklerinin bir faydası olmayacağını Anlamıştı herhalde Dapkek kolay kolay boyun eğecek Tiplerden değildi O zaman yalvarıp yakarmakla Boş yere tehdit etmekle Ve kendini küçük düşürmekle Neden zaman kaybetsin de Dabgek ölse bile ondan kurtulamazdı Şapkasını aldı ve çıkıp gitti Ertesi sabah saat 11'de alışverişten dönen Victu'a, lüpene bir mektup getirdi. Adamlarından biri göndermişti. Okudu. Dün gece Dabgek'e gelen adam, milletvekili Langegu'dur. Sol partinin başkanı. Serveti yok, çocuğu yok. Vay vay vay diye söylendi Lüpen Dabgek şantajcının teki desene. Neyle şantaj yaptığını bilmiyorum ama çok etkili bir şey olmalı. Olaylar lüpeni haklı çıkardı. Üç gün sonra bir başka ziyaretçi geldi. Dapkeke oldukça yüklü miktarda para verdi. Bir gün sonra bir başkası kıymetli bir inci gerdanlık getirdi. İlk gelen bir zamanlar bakanlık yapmış, eski senatörlerden Deschamon'du. İkincisi Marki Dalbüffe adında bir milletvekiliydi. Bonapartçıydı. Napolyon'un sekreterliğini yapmıştı. Konuşmalar Tıpkı milletvekili Langegon'unki gibi sert tartışmalar ve Dabkekin'in zaferiyle sonuçlanan dramatik sahnelerle geçmişti. Bu bilgileri aldıktan sonra Lupen, ''Bu böyle sürüp gidecek herhalde.'' diye düşündü. ''Dört ziyaretçiye tanık oldum. On, yirmi hatta otuz kişi daha gelse yine bir şey anlayamayacağım. Ama onların isimlerini öğrenebilsem, gidip kendilerini ziyaret mi etsem, neye yarar ki, bana neden içlerini döksünler?'' Öte yandan burada boşu boşuna vakit kaybediyorum ve hiçbir şey elde edemiyorum. Victua tek başına çalışsa olmaz mı? Ne yapacağını bilmiyordu. Jilbey ile Vaşega'nın mahkemesi konusunda hep kötü haberler alıyordu. Soruşturma hala aleyhlerineydi. Günler geçiyordu ve o her saat başı korku içinde katlandığı tüm zahmetlerin kendini olumlu bir sonuca ulaştırıp ulaştırmayacağını düşünüp duruyordu. Tüm bulgular belki de aleyhlerine işleyecekti. Dabgek'in niyetini öğrenebilse, Jilbey'le Vajjega'nın hayatını kurtarabilirdi belki. O gün gelişen bir olaydan sonra kesin kararını verdi. Victua, Dabgek'in yemekten sonra yaptığı bir telefon görüşmesini dinlemişti. Yaşlı kadının anlattığına göre milletvekili saat sekiz buçukta bir hanımla buluşup onu tiyatroya götürecekti. Dabgek, Altı hafta önceki gibi aşağıdan bir loca ayırtacağım demiş ve gülerek eklemişti. Umarım yemek sırasında evimi soymazlar. Lüpen için mesele basitti. Dapgek o akşamı tıpkı altı hafta önce Ongan'daki villasının soyulduğu günkü gibi geçirecekti. Kiminle buluşacağını bilmek çok önemliydi. Keza adamın akşamın saat sekizinden bire kadar evde olmayacağını, Jilbey ile Vaşega'nın nasıl öğrendiğini de bilmiyordu Lüpen. O gün öğleden sonra Victuan'ın yardımıyla dışarı çıktı. Çünkü Dubkek akşam yemeği için eve her zamankinden daha erken dönecekti. Lüpen Şatabigan sokağındaki evine gitti. Üç arkadaşını arayıp çağırdı. Frakını giydi. Saçlarını sarıya boyayıp, çenesine bir sakal oturttuktan sonra en sevdiği karakterlerden biri olan Rus prensine dönüşmüştü. Adamları arabayla geldi. Aynı anda uşak Aşil kendisine bir telgraf getirdi. Michel Boum'un Châteaubriand Sokağı adresine gönderilmişti. Şöyle yazıyordu. Bu akşam tiyatroya gelmeyin. Karışırsanız her şey mahvolacak. Lütfen, şöminenin üzerinde duran bir vazoyu kaptığı gibi yere çaldı. Yeter, yeter diye dişlerini gıcırdattı. Herif benimle dalga geçiyor. Tıpkı benim başkalarıyla geçtiğim gibi. Aynı şekilde. Şu farkla ki... Neydi o fark? Tam olarak bilemiyordu. Aslında allak bullak olmuştu. Bu kez işe devam edecekse bunu her zamanki gibi keyif alarak ya da matrak geçerek değil, inadı tuttuğu için edecekti. Adamlarına döndü. Gidelim dedi. Lamahdin meydanına gelince durdular. Ama Lüpen'in emri üzerine şoför arabayı boşta çalıştırıyordu. Dapkekin evi saran polisleri atlatarak bir taksiye atlayıp kaçacağından emindi. Onu gözden kaybetmek istemiyordu. Ama Dapkekin kurnazlığını hesaba katmamıştı. Saat sekizde bahçe kapısı ardına kadar açıldı. Etraf aydınlandı. Bir motosiklet kaldırımdan geçerek zıplaya zıplaya meydan boyunca yol aldıktan sonra Lüpe'nin arabasının önünden dönerek son süratle ormana doğru uzaklaştı. Peşinden gitmenin bir anlamı yoktu artık. ''Yolun açık olsun bayım.'' diye dalga geçmeye çalıştıysa da için için kuduruyordu lüpen. Adamlarından biri bir sırılsa hemen hıncını ondan alacaktı. Bir süre sonra ''Dönelim.'' dedi. Onlara akşam yemeği ısmarladı. Bir sigara yaktı. Sonra yine arabayla yola çıktılar. Gapgek'le yanındaki kadına rastlayabilmek umuduyla opera ve vaudeville gösterilerine başlamış tüm tiyatroları dolaştılar. Lüpen her seferinde bir bilet alıp locaları gözden geçiriyor, sonra çıkıp gidiyordu. Rönesans ve Jimna gibi kalburüstü tiyatrolara da baktı. Sonunda saat 10'a doğru vaudeville Tiyatrosu'nda iki paravanla ayrılmış bir loca gördü. Eline birkaç kuruş sıkıştırdığı yer gösterici kadından bu locada şişman bir erkekle yüzü peçeli bir kadın bulunduğunu öğrendi. Yandaki loca boş olduğu için orayı tutuverdi. Adamlarının yanına varıp onlara gerekli talimatı verdikten sonra locasına döndü. Perde arasında ışıklar yandığı için Dapgek'i gördü. Kadın daha arkadaydı. Usulca konuşuyorlardı. Perde açılıncaya kadar konuşmayı sürdürdülerse de Lüpen tek kelimesini bile anlayamadı. On dakika sonra kapıları vuruldu. Gelen tiyatro çalışanlarından biriydi. Milletvekili Bay Dapgeksiniz değil mi? Dapgek şaşırdı. ''Evet, adımı nereden biliyorsunuz?'' ''Sizi telefona çağıran kişiden bana 22 numaralı locaya giderek size haber vermemi rica etti.'' ''Kimmiş bu adam?'' ''Marki büfe.'' ''Ne? Anlamadım. Ona ne söyleyeyim?'' ''Geliyorum, geliyorum.'' Hemen ayağa kalkıp oğlanın peşinden yürüdü. O gider gitmez lüpen locasından çıktı. Bir maymuncukla yandaki locanın kapısını açıp içerideki hanımın yanına oturdu. Kadın bağırmamak için kendini zor tuttu. Susun, diye emretti Lüpen. Sizinle konuşmam gerek, çok önemli. Kadın dişlerinin arasından fısıldadı. Ah, ağır sen Lüpen. Lüpen afallamıştı. Bir an bu şaşkınlık içinde hiçbir şey söylemeden bekledi. Kadın onu tanımıştı. Hem de kılık değiştirdiği halde tanımıştı. En alışılagelmemiş ve en olağanüstü durumlara alışkın olmasına karşın bu kez soğukkanlılığını kaybediverdi. İtiraz bile etmeden kekeledi. Biliyorsunuz demek, yani kim olduğumu. Kadının zaman kazanmasına meydan vermeden onun peçesini verdi Nasıl olur diye mırıldandı. Şaşkınlığı daha da artmıştı. Bu, birkaç gün önce Dapgek'in odasında gördüğü kadındı. Dapgek'i hançerlemeye kalkan, nefret kusarak onu öldürmeye kalkışan kadın. Şimdi şaşırma sırası ondaydı. ''Beni tanıyor musunuz yoksa?'' ''Evet, geçen gece onun evindeydiniz. Nasıl Galeana geldiğinizi izledim.'' Kadın kalkıp gitmeye çalıştı. Lüpen engel oldu ve sertçe söylendi. ''Kim olduğunuzu bilmek isterim. Onun için Dapkek'i telefona çağırttım.'' Kadın korkmuştu. ''Yani telefondaki Marki Dalbufet değil miydi?'' ''Hayır, adamlarımdan biriydi. O zaman Dapkek neredeyse geri döner.'' ''Evet, ama henüz vaktimiz var. Dinleyin beni.'' ''Yine görüşmeliyiz. O sizin düşmanınız. Ben sizi ondan kurtaracağım. Neden size güveneyim? Amacınız ne?'' ''Bana güvenmelisiniz. Kesin olan şu ki ikimiz de aynı şeyle ilgileniyoruz. Sizinle nasıl buluşabilirim? Ne zaman nerede?'' ''Pekala.'' Tedirgindi. Ne yapacağını bilmiyor gibiydi. Konuşmak istiyordu ama korkuyordu. Huzursuzdu. ''Yalvarırım cevap verin. Bir kelime olsun yeter. Hemen. Beni burada bulurlarsa her şey biter. Yalvarırım size. Kadın açık konuştu. İsmim önemli değil. Bu meseleyle ilgisi yok. Tamam buluşalım. Bana her şeyi anlatırsınız. Yarın öğleden sonra saat üçte. Aynı anda bir tekmeyle lojanın kapısı açıldı. Dabgek döndü. Lanet olsun diye homurdandı Lüpen. Tam istediğini elde edecekken yakalandığı için kızgınlıktan köpürüyordu. Dabgek bir kahkaha attı. Demek öyle. Anlamıştım zaten. Bu telefon numarası eskide artık bayım. ''Henüz yarı yoldayken geri döndüm.'' Lüpen'i öne itip kadının yanına oturdu. ''Şimdi bayım, söyleyin bakalım siz kimsiniz? Emniyete mensup uşaklardan biri olmalısınız. Profesyonel bir havanız var.'' Hiç istifini bozmayan Lüpen'i tepeden tırnağa süzdü. Gördüğü bu suratı tanımaya çalışıyordu. Lüpen aynı şekilde gözlerini adamdan ayırmadan düşünüyordu. Bu noktaya kadar gelmişken... Oyundan vazgeçmek istemiyordu. Dapgek'in can düşmanı olan bu kadını tanımak için bir fırsattı bu. Kadın köşesine çekilmiş, hiç kıpırdamadan iki adama bakıyordu. ''Dışarı çıkalım bayım'' dedi Lüpen. ''Orada daha rahat konuşuruz.'' ''Olmaz azizim, burada konuşalım perde arasında. O zaman kimseyi rahatsız etmeyiz. Ama... ''Boş yere diretme arkadaş, buradan ayrılmayacaksın.'' Böyle diyerek Lüpen'in yakasına sarıldı perde kapanmadan da bırakmak niyetinde değildi. Düşünmeden yapılmış bir hareketti bu. Lüpen böyle bir şeye nasıl izin verirdi ki? Hele yardım etmeyi, kurtarmayı teklif ettiği güzel bir kadının önünde. Kadın gerçekten güzeldi ve hoşuna gidiyordu. Centilmenlik damarı tutuverdi. Yine de ses çıkarmadı. Omuzlarına bastıran güçlü elleri sineye çekti. Hatta pes etmişçesine neredeyse korkmuş gibi yere diz çöktü. Aferin! diye alay etti milletvekili. ''Bakıyorum yelkenler suya indi.'' Aktörler sahnede tartışıyor, gürültü yapıyorlardı. Dapgek elini biraz gevşetecek oldu. Lüpen bu fırsatı hemen değerlendirip elini adamın koluna balta gibi indirdi. Dapgek acıyla serzemledi. Lüpen kendini kurtarıp adamın boğazına sarıldı. Ama o da aynı zamanda savunmaya geçmişti. Kendini bir adım geriye attı. Elleriyle birbirlerine tutundular.'' Bu dört el insanüstü bir gayretle birbirine sarılmıştı. İki rakip de tüm gücünü burada yoğunlaştırmıştı. Dabgek'in elleri bir devinkinden farksızdı. Kendini mengeneye sıkışmış gibi hisseden Lüpen bir insanla değil de korkunç bir hayvanla ya da dev bir orangutanla savaşıyordu sanki. Birbirlerini kapıya doğru itelediler. İki güreşçi gibi birbirlerine tutunup zayıf taraflarını kolluyorlardı. Kemikler çatırdadı. Biri zaaf gösterdiği anda diğeri hemen onun boğazına sarılıp işini bitirecekti. Boğuşma sessiz sürüyordu. Çünkü sahnedeki aktörler şimdi alçak sesle konuşmaktaydı. Kadın duvara dayanmış, dehşet içinde, iki adama bakıyordu. Hangisine yardım etse mücadeleyi kesinlikle o kazanacaktı. Ama hangisine yardım etmeliydi? Onun nazarında lüpen neydi? Dost mu, düşman mı? Zar zor lojanın ön tarafına geçti. Yarı beline kadar sarkarak bir işaret vermeye çalıştı. Sonra dönüp kapıya yanaştı ve açmayı denedi. Lupe ondan yardım istercesine sandalyeyi yana çekin diye seslendi. Dapgek'le arasına giren devrilmiş ağır sandalyeyi kastediyordu. İkisi de bu sandalye üzerinden boğuşup duruyordu. Kadın eğilip sandalyeyi yana çekti. Lupe'nin beklediği de buydu. Engel ortadan kalkar kalkmaz ayakkabısının burnuyla Dapgek'in Kava, kaval kemiğine bir tekme yapıştırdı. Bunun etkisi az önce koluna vurduğu darbenin aynısıydı. Adam felç olmuşçasına acıdan kıvrandı. Dikkati dağılıverdi. Lüpen bundan faydalanarak Dupgek'in uzanan ellerini yere eğdi. Sonra iki elinin on parmağını adamın boğazına ve ensesine geçirdi. Dupgek mücadele ediyordu. Boğazını sıkan ellerden kendini kurtarmayı denedi ama nefes nefese kalarak bu işten vazgeçti. Kuvvetten düşmüştü. Lüpen onu yere serdikten sonra maymun herif diye homurdandı. Niye yardım çağırmıyorsun? Rezalet çıkmasından korkuyorsun tabii. Dapgek'in yere düşüşü, gürültü çıkardığı için yandaki locadan duvara vuruldu. Bırak vursunlar diye söylendi Lüpen. Esas dram sahnede oynanıyor. Şu gorili mat edinceye kadar oynayacağım oyun özel bir oyun olacak. Uzun sürmedi. Milletvekili neredeyse boğulacaktı. Lüpen adamın çenesine bir yumruk çakarak sersemletti. Şimdi herkes ayağa kalkmadan önce kadını alıp buradan sıvışmalıydı. Arkasını döndüğünde kadının orada olmadığını fark etti. Çok uzağa gitmiş olamazdı. Lüpen koridora çıktı. Yer göstericilere ve nöbetçilere aldırış etmeden koşarak dışarı çıktı. Gerçekten de kadının giriş katında şosi açılan kapıdan çıkıp gittiğini gördü. Yanına vardığında kadın bir otomobile binip kapıyı kapayıverdi. Lüpen kapı kolunu yakalayıp açmaya çalıştı. Bu arada arabadan fırlayan bir adam suratına bir yumruk salladı. Tam oturtmasa da Dapgek'e yapıştırdığı yumruk gibiydi bu. Lüpen sersemlediyse de adama bakabilecek kadar vakit bulabildi. Gördükleri karşısında çok şaşırdı. Hem onu hem de şoförü tanımıştı. Bunlar Gonya'yla Le Bollü'ydü. Jilbe ile arkadaşları, Ongan'daki soygunda kürek çekenler yani Lüpen'in adamları. Lüpen, Chateaubignon sokağındaki evine gelir gelmez kana bulanmış suratını temizledi. Bir koltuğa gömülüp bir saat boyunca dinlendi. İlk kez ihanete uğramanın acısını çekiyordu. İlk kez adamları patronlarına karşı geliyorlardı. Oyalanmak için akşam postasıyla gelen mektuplara baktı. Gazetelerden birini açıp okudu. Son haberlerden biri şöyleydi. Villa Magite gez cinayeti. Sonunda uşak Lina'nın katil zanlısı, Vaşigan'ın kimliği saptanabildi. Kendisinin iki kez cinayet suçundan gıyaben başka isimlerle ölüme mahkum edilmiş, acımasız bir katil olduğu meydana çıktı. Aynı şekilde suç ortağı olan Jilbe'nin kimliğinin de yakında saptanacağına kesin gözle bakılıyor. Sorgu hakimi, her ne olursa olsun... Bu davayı en kısa zamanda mahkemeye sevk etmek niyetinde. Bundan böyle adliyenin yavaş çalışmasından yakınmamak gerekiyor. Öbür gazeteler ve broşürler arasından bir mektup çıktı. Lüpen bunu görünce yerinden sıçradı. Bay Boom'un Michel adına gelmişti. Jilbe'den diye kekeledi Lüpen. Birkaç sözcükten ibaretti. Patron yardım et. Korkuyorum. Korkuyorum. Lüpen... O geceyi kabuslarla uykusuz geçirdi. Uğursuz ve korkutucu hayallerle pençeleşip durdu. Düşmanların Reisi Ertesi sabah Lüben, Jilbe'nin mektubunu bir kez daha okuduğunda ''Zavallı oğlan'' diye mırıldandı. Kim bilir ne kadar acı çekiyordur. Daha ilk karşılaşmalarında yaşam sevinciyle kaynayan bu kaygısız, kocaman delikanlıdan hoşlanmıştı. Jilbe o kadar sadık bir çocuktu ki Lüpen ona ''Öl'' dese ölürdü. Lüpen onun açık sözlülüğünü, espri anlayışını, basitliğini, hep gülen yüzünü sevmişti. Çoğu kez ona ''Jilbe sen dürüst bir adamsın, senin yerinde olsan bu mesleği bırakır insan gibi yaşardım'' derdi. Cilbe gülerek ona ''Önce siz patron'' diye yanıt verirdi. ''Yani istemiyor musun?'' ''Hayır patron, çalışarak ekmeğini kazanan namuslu biri olmayı isterdim ama daha gençken hevesimi kırdılar.'' Kim yaptı bunu be? Şirbet susardı. Kendisine ne zaman geçmişi hakkında soru sorulsa hep susardı. Yalnız Lüpe'nin bildiği kadarıyla küçükken yetim kalmış, sık sık isim değiştirerek, acayip meslekler edinerek iyi kötü geçinmeye çalışmıştı. Gizemli bir yaşamı olmuştu. Bunu kimse çözememişti. Herhalde adliye de bunu meydana çıkaramayacaktı. Belki de sırf bu sırra ulaşmak için mahkeme uzayacaktı. Ama sonunda onu Vaşegan'ın suç ortağı olarak Jilbe adı altında ya da başka bir isimle jüri önüne çıkarıp ölüme mahkum edeceklerdi. ''Zavallı olan diye yineledi Lüpen. ''Mahkum edilirse benim yüzümden olacak. Kaçmasından korktukları için acele edeceklerdir. Önce jüri kararını verecek sonra ceza infaz edilecek.'' Cinayetle hiçbir ilgisi olmayan, hiç adam öldürmemiş, yirmi yaşındaki bir delikanlı yaşamını yitirecek. Lüpen onun suçsuzluğunu nasıl kanıtlayabilirdi ki? Mahkemenin ilgisini başka tarafa yönelse? Ama nasıl? Yoksa Kristal Tıpan'ın peşine düşmekten vaz mı geçse? Bir karar veremedi. Gonya ve Le yaşadığı Ongan'a gidip onları bulmayı düşündü. İkisi de Magiteges Villas'ında işlenen cinayetten sonra... Ortalıkta görünmemişti. Bunu yapmazsa sadece dapkekle meşgul olacaktı. Kendine yönelttiği soruları bile cevaplamaya çekiniyordu. Gonyayla Lóbalu ona niye ihanet etmişti? Kırsaçlı kadınla nasıl bir ilişkileri vardı? Lüpen bu işin içinden çıkamıyordu. Sakin ol, dedi kendi kendine. Heyecana kapılırsan yanlış düşünürsün. Onun için sus. Peşin yargıda bulunma. Kesin sonuca ulaştıracak kanıtlar olmadan tek bir ipucuna dayanarak hükme varmak en büyük aptallıktır. Aksi halde işin içinden çıkamazsın. İçgüdülerine güven. Onlara göre hareket et. Ne kadar kafanı çalıştırsan, ne kadar mantık yürütsen de tüm olay kristal tıpa etrafında dönüp duruyor işte. Hadi o zaman, düş Tupgeg'in peşine. Bul kristal tıpayı. Lüpen harekete geçmek için daha fazla beklemedi. Tüm bunları düşünürken Woodville tiyatrosundaki olaydan üç gün sonra paltosuna sarılmış, burnunu şalla örtmüş, yaşlı bir emekli kılığında Victor Hugo caddesindeki sıralardan birine oturmuştu. Victua'ya her sabah bu saatte bu sıranın önünden geçmesi için emir vermişti. Evet, diye geçirdi içinden. Her şey kristal tıpaya bağlı. Onu bir elime geçirsem. Victua elinde alışveriş sepetiyle çıka geldi. Her zamankinden daha heyecanlıydı, yüzü sararmıştı. ''Ne oldu?'' diye sordu Lüpen süt annesine yaklaşırken. Büyük bir manava girdiler, kadın ona dönerek titrek bir sesle ''İşte'' dedi, ''İşte aradığın şey.'' ''Yok yahu, mümkün mü bu?'' diye kekeledi Lüpen, o kadar şaşırmıştı ki. Ama işte tıpa buradaydı, elle tutulur, gözle görülür bir şeydi bu.'' şekline, ağırlığına ve altın yaldız kaplı kısımlara bakar bakmaz daha önce gördüğü kristal tıpayı hemen tanıdı. Hatta tutamağındaki ufak çiziyi bile hatırladı. Ama bu tıpa daha önce gördüğü tıpaysa bunda ilginç bir şey yoktu ki. Sadece kristal bir tıpaydı, hepsi o kadar. Diğer tıpalardan pek farkı yoktu. Üzerine kazılmış bir yazı ya da bir rakam yoktu. Bir cam parçasıydı işte. Şimdi ne olacaktı? Birden Lüpen yaptığı hatayı anladı. Kıymetini bilmedikten sonra kristal tıpayı ele geçirmek neye yarardı ki? Aslında maddi değeri yoktu. Ancak ne anlama geldiği önemliydi. Onu cebine atmadan önce ne anlama geldiğini bilmesi gerekirdi. Bunu alıp Dabgekin evine girse aptallık etmiş olmaz mıydı? Bu soruyu yanıtlamak imkansızdı ama bir türlü aklından çıkmıyordu işte. Aptallık etme diye söylenerek Tıpayı cebine attı. Bu lanet olası meselede aptallığa yer yoktu. Victuay'ı gözden kaybetmedi. Kadın bir satıcıyla birlikte masadan masaya dolaşıp durdu. Sonra kasada uzun süre bekledi. Lüpen'in yanından geçti. Yansın lisesinin arkasında buluşalım. Kadın söylenen yerde sessizce Lüpen'le buluştu. ''Ya takip edildiysem?'' diye sordu. ''Hayır.'' diye onu sakinleştirdi Lüpen. ''Ben etrafa iyice baktım.'' Dinle beni, tıpayı nerede buldun? Komodinin gözünde. Biz oraya bakmıştık yahu. Evet, dün sabah ben de bakmıştım. Herhalde onu oraya bu gece koydu. Muhtemelen onu yine yanına alacak. Belki. Ama yerinde bulamazsa... Victua dehşete kapıldı. Cevap versene, diye üsteledi Lüpen. Onu yerinde bulamazsa seni hırsızlıkla itham edecek. Ya... O zaman yerine koy bunu. Hem de çabuk çabuk. ''Aman tanrım, umarım fark etmemiştir. Ver onu bana. Al bakalım.'' Lüpen paltosunun cebini yokladı. Ee diye sordu Victua elini uzatarak. ''Vay anasını, cebimde yok.'' ''Ne?'' ''Gerçekten yok, çalmışlar.'' Bir kahkaha attı. Ama bu kez acı bir kahkaha değildi bu. Victua sinirlendi. ''Sen hala gülüyorsun. Hem de bu durumda.'' ''Gülmeyeyim de ne yapayım yani? Sence komik değil mi bu?'' Artık dram oynamıyoruz. Bu iş masala dönüştü. Kendime birkaç hafta zaman ayırsam bunu kaleme alırdım. Sihirli tıpa ya da Arsene Lüpen'in salaklığı başlığıyla. Peki kim çaldı bunu? Dalga mı geçiyorsun? Kendiliğinden uçtu gitti. Cebimde yok verdi. Lüpen yaşlı kadını yavaşça öne itti ve yumuşak bir sesle. Hadi sen eve git Victor," dedi. Merak etme. Herhâlde biri senin bana kristal tıpayı verdiğini gördü. Dükkanın kalabalık olmasından yararlanarak cebimden çalı verdi. Çok sıkı gözetleniyormuşuz meğer. Tahminlerimin de ötesinde. Birinci sınıf bir rakiple uğraşıyoruz. Neyse Victua, sen merak etme. Son söz hep namuslu insanındır. Bana söyleyeceğin başka bir şey var mı? Var. Dün akşam Bay Dabge. Evde yokken biri geldi. Bir ışık gördüm. Bahçedeki ağaçlara yansıyordu. Kapıcı kadındır belki. O daha uyumamıştı. ''O zaman emniyetin adamlarıdır. Hala araştırıyorlar demek.'' ''Güle güle Victua. Daha sonra beni de içeri alırsın.'' ''Ne? Yani sen? Ne kaybederim ki? Senin odan üçüncü katta.'' ''Dapkek. Bir şeyin farkına varmaz. Ya ötekiler? Ötekiler mi? Bana bir şey yapmak isteselerdi, yaparlardı. Ben onların yoluna çıkıyorum sadece. Hepsi bu. Benden korkmuyorlar. Görüşürüz Victua tam saat beşte.'' Lüpen'i bir sürpriz daha bekliyordu. O akşam süt annesi ona merak edip komodinin gözüne baktığında kristal tıpayı orada gördüğünü anlattı. Bu sıra dışı olay lüpeni fazla heyecanlandırmadı. Kendi kendine söylendi. Demek ki onu geri getirdiler. Hangi yoldan gelmişse onu getiren kişi düşündüğüm gibi kristal tıpanın kaybolması gerektiği fikrindeydi. Dabgek yatak odasının bile izlendiğini bildiği halde tıpayı sanki hiç önemli bir şey değilmiş gibi yine komodinin çekmecesine yerleştirdi. Gel de işin içinden çık bakalım. Lüpen işin içinden çıkamasa da karanlık bir tünelin ağzını bulmuşçasına aklına bazı fikirler geliyordu. Pek yakında ötekilerle karşılaşmak kaçınılmaz olacak diye mırıldandı. İşte o zaman benim borum ötecek. Aradan beş gün geçti. Lüpen bir, bir arpa boyu bile yol alamamıştı. Altıncı günün sabahı Dapgek'e bir ziyaretçi geldi. Bu milletvekili Labah'tı. O da diz çökerek yalvardı, yakardı ama sonunda yirmi bin frank bırakıp gitti. Yine iki gün geçti. Ve bir gece saat ikiye doğru Lüpen ikinci katın sahanlığında pusuya yatmışken aşağıda bir kapının gıcırdayarak açıldığını duydu. Bahçeyle koridor arasında kapıydı bu. Yara kıranlıkta iki kişinin birinci kata çıkıp Dubkek'in kapısı önünde durduklarını zar zor görebildi. Orada işleri neydi? Takkek her akşam oda kapısını sürgülediğine göre içeri giremezlerdi. Ne bekliyorlardı öyleyse? Herhalde kapıyı kurcalıyorlardı. Çünkü kulağına kilidi zorlayan sesler geliyordu. Fısıltılı konuşmalar duyuldu. Oluyor mu? Oldu. Ama bu işi yarına bırakalım. Çünkü... Lüpen cümlenin sonunu işitemedi. İki adam merdivenden inip sıvıştılar. Önce ara kapı, sonra da bahçe kapısı usulca kapandı. Acayip, diye düşündü Lüpen. Dabgek'in pis işler çevirdiği ve gözetlenmekten haklı olarak kuşkulandığı bu eve her önüne gelen istediği gibi girip çıkıyor. Hadi ben Bikdua sayesinde buradayım. Kapıcı kadın da emniyet mensuplarını alıyor. İyi ama bu iki adamı kim içeri aldı? Galiba tek başlarına çalışıyorlar. Amma da soğukluğunu kanlılarmış. Evi de ne kadar iyi tanıyorlar. Öğleden sonra Dabgek yokken birinci kattaki oda kapısını inceledi. Daha ilk bakışta kapının en alt kısmına düşen kaplamalardan birinin ustaca kesildiğini, sonra da görünmeyen çivilerle tutturulduğunu görüverdi. Matinho ve Chateau-Biegian sokağındaki evlerinin kapısını da aynı adamlar kesmiş olmalıydı. Bunu birkaç gün önce hazırlamışlardı. Bir fırsatını bulduklarında ya da gerektiğinde kullanacaklardı. O gün çok çabuk geçti gibi geldi Lüpen'e. Nihayet her şeyi öğrenecekti. Rakibinin kim olduğunu... Bu ufak delikten nasıl geçeceğini görecekti. İçeri el sokmakla kapının yukarıdaki sürgüsüne uzanılamıyordu çünkü. Canını sıkan bir şey oldu. Akşam yemeğindeyken yorgunluktan yakınan Dabgek akşam saat 10'da eve dönüverdi ve hiç yapmadığı bir şey yaptı. Bahçeye açılan kapıyı içeriden sürgüledi. Şimdi ötekiler Dabgek'in odasına nasıl girecekti? Dabgek ışığı söndürdükten sonra Lüper bir saat daha sabırla bekledi. Daha sonra çalışma odasına inip pencereyi araladı ve üçüncü kata dönüp ip merdivenini kontrol etti. Artık evde dolaşmadan çalışma odasına inebilirdi. Sonra ikinci kattaki yerine geri döndü. Bekleyişi boşa çıkmadı. Önceki akşamdan bir saat evvel biri koridora açılan kapıyı açmayı denedi. Başaramayınca sessizlik içinde birkaç dakika geçti. Lüpen adamların vazgeçtiklerini sandığı anda irkildi. Hiç gürültü çıkarmadan biri daha gelmişti. Merdivene serilen halı, yeni gelenin ayak seslerini vermişti. Adamın eliyle dayandığı trabzan sallanmasa, Lüpen onu duymayacaktı. Biri merdiveni tırmanıyordu. Adam yaklaştıkça Lüpen daha da gerildi. Artık hiçbir şey duymuyordu. Trabzan'ın sallanışından adamın ne kadar yaklaştığını ve kaç basamağı geride bıraktığını hesapladı. Ama bu kişinin varlığını hiç hissetmiyordu. İnsan göremediği ve sesini duyamadığı birini bazen hareketlerine bakarak saptamaya çalışır ya. Hani karanlıktan nasıl daha da koyu bir gölge görür ya da derin bir sessizlikle bir şeyler işitir gibi olursunuz. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Sonunda trabzan titremez oldu. Mantığına aykırı gelmesine rağmen hislerine yenilen lüpen kimsenin bulunmadığına inandı. Hemen merdivenden inerek kapıya yanaştı. Kapalıydı. Ama sol alt kısmındaki delik duruyordu. Kulak kabarttı. Aynı anda Dabkek yatağında yan döndü. Nefes alışları sakin ve biraz hırıltılıydı. Lüpen bir hışırtı işitti. İçeride biri vardı. Dabkekin yatağının başucuna asılmış giysilerini karıştırıyordu. Galiba bu kez meseleye biraz ışık tutabileceğiz diye düşündü. Ama vay canına, bu herif bu odaya nasıl girdi ki? Sürgüyü nasıl açtı? Neden aptallık edip de kapıyı arkasından kapadı? Lupen normalde kendi gibi birinin anında görebileceği gerçeği belki de bu olayın onda uyandırdığı korku nedeniyle göremiyordu. Merdivenden inmeye devam etti. En alt basamağa gelince durup kulak kabarttı. Dabgek'in odasıyla koridor arasında bulunuyordu. Dabgek'in düşmanı suç ortağına ulaşabilmek için ister istemez Lupenin önünden geçecekti. Karanlığa nasıl da korkuyla bakıyordu. Şimdi Dapgek'in düşmanını, ki aynı zamanda kendi rakibiydi, görecek, adamın planını boşa çıkaracaktı. Niyeti, Dapgek uyurken tıpayı çalmak. Koridorda ya da bahçe kapısında kendisini bekleyen suç ortağına ulaşmak olan adamı kapının önünde yakalayacaktı. Adam geri geliyordu. Lüpen yine trabzanın sallandığını duydu. Yine sinirleri gerilmiş halde gözünü dört açarak yaklaşan gizemli kişiyi tanımaya çalıştı ve birden birkaç metre ötede onu gördü fark edilmemek için daha karanlık bir köşeye çekinmişti gördüğü şey onu çok şaşırttı trabzana tutuna tutuna inen kişi çok ama çok dikkatliydi lüfen tanrım bu da kim acaba diye söylendi kalbi deli gibi çarpıyordu o anda olan oldu yaptığı yanlış bir hareket meçhul şahsın dikkatini çekmişti adam duru verdi ''Kaçıp gidecek'' diye Lüpen'in ödü kopmuştu. Hasmanın üzerine atıldı ama boşluğa saldırmış oldu. Gördüğü karartıyı yakalayamayıp Trabzon'a çarpınca da çok şaşırdı. Bir iki öne doğru fırlayıp koridoru yarıladı. Ancak Lüpen onu tam bahçe kapısına açıp kaçacakken yakaladı. Rakibi korku dolu bir çığlık attı. Kapının öbür tarafından seslenenler oldu. ''Vay anasını! Bu da nesi?'' diye mırıldandı Lüpen çelik gibi kollarıyla titreyip inleyen bir yaratığı sardığı zaman. Şaşkınlıkla hareketsiz bekledi. Elindeki bu avı ne yapacağını bilemiyordu. Kapının öbür tarafındakiler bağırıp çağırıyor, ortalığı ayağa kaldırıyordu. Lüpen, Dupkek'in uyanmasından korktuğu için cebinden çıkardığı bir mendille haykıran rakibinin ağzını tıkadı ve hemen üçüncü kata çıktı. ''Al bakalım'' dedi uykudan uyanan Victuaya. ''Sana düşmanlarımızın ele avuca sığmayan reisini getirdim. Evde süt şişesi var mı?'' Altı yedi yaşlarındaki bir oğlanı koltuğa oturttu. Üzerinde gri bir kazak, başında örgü bir şapka vardı. Solgun yanaklarında korku dolu gözlerinden akan yaşlar süzülüyordu. ''Bunu da nereden buldun?'' diye sordu Victor'a. Çok şaşırmıştı. Aşağıda merdiven başında. Dupgek'in odasından çıkıyordu. Lüpen bir şey bulma ümidiyle çocuğun üzerine aradı. Victua çocuğa acımıştı. ''Zavallı ufaklık şuna baksana. Ağlamamaya çalışıyor. Tanrım elleri de buz gibi. Korkma çocuğum. Sana bir şey yapmayacağız. Bu bey kötü bir adam değil.'' ''Hayır.'' dedi Lüpen. ''Hiç de kötü değilim ben. İçeride uyuyan adam yok mu? İşte o çok kötü biri. Ama aşağıdaki gürültüyü kesmezlerse uyanacak.'' ''Duyuyor musun Victua?'' ''Kim yapıyor bu şamatayı? Bizim genç kahramanın adamları. Ne olacak şimdi?'' Tuzağa düşmemek için ortadan kayboluyorum. Sen de geliyor musun Herkül? Çocuğu battaniyeye sardı. Şimdi sadece başı görünüyordu. Onu mümkün olduğunca sarıp sarmaladıktan sonra Victuan'ın sırtına bağladı. Gördün mü Herkül? Sadece bir oyun oynuyoruz. Beyler sabahın saat üçünde eğlenip duruyorlar. Hadi atlayıp gidelim buradan. Başın dönmez umarım. Pencere kenarına tırmandı. Ayağını ip merdivenin en alt basamağına dayadı. Bir dakika sonra bahçedeydi. Koridora açılan kapıya vurulan darbeler daha da arttı. Dubkek'in bu gürültüye rağmen hala uyanmamasına şaştı. ''Bu işe bir son vermezsem her şey mahvolacak.'' diye düşündü. Evin karanlık bir köşesinde durup bahçe kapısıyla arasındaki mesafeyi hesapladı. Kapı açıktı. Sağ tarafta merdiveni gördü. Adamlar inip çıkıyordu. Solda kapıcının kulübesi vardı. Kadın yerinden ayrılmış, merdiven başına gelmiş, adamlara yalvarıyordu. ''Sessiz olun, ne olur, sessiz olun, yoksa çıkıp gelir.'' ''Bay canına!'' diye söylendi Lüpen. Koca karı da bunlarla birlik olmuş, burnunu sokmadığı yer yok. Yanına varıp kolundan yakaladı. ''Onlara söyle, çocuk bende. Gelsinler, Şatobigyan'daki evimden alsınlar.'' Az ötede bir taksi duruyordu. Herhalde çeteye aitti. Kendisi de çete mensubuymuş gibi hiç belli etmeden arabaya atladı ve evine geldi. ''Fazla sarsılmadın ya?'' diye sordu çocuğa. ''Yatağıma yat da dinlen biraz istersen.'' Uşağı aşil uyuyordu. Çocuğu yatağa kendi eliyle yatırıp onu sevgiyle okşadı. Çocuk gözlerini ondan ayırmıyordu. Yüzü taşlaşmış gibiydi. Korktuğunu belli etmek istemiyor, içinden bağırmak gelse de kendini tutuyordu. ''Ağla yavrum.'' dedi lüpen. ''Açılırsın.'' Oğlan ağlamadı. Düpenin sesi o kadar yumuşak ve arkadaşçaydı ki gevşeyi verdi. Onun sakinleşen gözlerine ve artık çarpılmayan ağzına baktıkça bu yüz Düpene tanıdık biri gibi geldi. Bu benzerlik uzun süredir şüphelendiği pek çok şeyi birbirine bağlayan parça olmuştu. Yanılmıyorsa bundan sonra her şey değişecekti. Bundan böyle kontrolü ele almasına az kalmıştı. Derken kapı çalındı. Kısa aralıklarla iki kez zile basılmıştı. Bak işte annen geldi. Seni alacak. Bir yere ayrılma. Gidip kapıyı açtı. Delirmiş gibi bir kadın içeri girdi. Oğlum diye haykırdı. Oğlum nerede? Yatak odamda. Kadın fazla soru sormadan yolu biliyormuşçasına kendini yatak odasına attı. Lüpen, kır saçlı kadın diye mırıldandı. Dapgek'in arkadaşı ve aynı zamanda can düşmanı. Tahmin etmiştim. Pencereye yanaşıp perdeleri açtı. Karşı kaldırımda iki adam dolanıp duruyordu. Gonya'yla Lopallü. Saklanmıyorlar bile, diye homurdandı. Bu iyi işte. Demek ki patronlarını dinlemek zorunda olduklarını düşünüyorlar artık. Gelelim kırsaçlı güzel hanıma. Bu iş biraz zor olacak. Şimdi sıra ikimizde hanımefendi. Ana oğlu sarmaş dolayış buldu. Kadın yaşlı gözlerle sordu. Bir yerin acımıyor ya. Emin misin? Kim bilir ne kadar korkmuşsundur. Cak, canım benim. ''Çok cesur bir oğlanmış.'' dedi Lüpen. Kadın cevap vermedi. Çocuğun giysisini yokladı. Hiç kuşkusuz görevini başarıyla yerine getirip getirmediğini kontrol ediyordu. Tıpkı Lüpen'in yaptığı gibi. Ona fısıldayarak bir şey sordu. ''Hayır anne gerçekten yoktu.'' dedi çocuk. Kadın onu şefkatle öptükten sonra bağrına bastı. Çocuk o kadar korkmuş ve yorulmuştu ki hemen uykuya daldı. Lüpen kadını rahatsız etmedi ama çaktırmadan hep ona bakıyordu. Gözlerinin altında mor halkalarla derin çizgiler oluşmuştu. Yine de aklında kaldığı gibi güzelliğinden bir şey kaybetmemişti. Çektiği acıların yüzüne yansıması onu daha da güzelleştiriyordu sanki. Öyle hüzünlüydü ki Lüpen ona karşı içgüdüsel bir sempati duydu. Planınızı bilmiyorum ama yardıma ihtiyacınız olduğu kesin. Bu işi tek başına başaramazsınız. Ben yalnız değilim. ''Dışarıdaki iki adamı mı kastediyorsunuz? Onları tanırım. Siz onları adamdan saymayın. Sizden bana güvenmenizi rica edeceğim. Geçen akşam tiyatro lojasında olanları hatırlatsanıza. O zaman bir şey söylemek istemiştiniz. Artık çekinmeyin.'' Kadın ona dikkatle baktı. Etkilenmiş gibiydi. ''Tam olarak ne biliyorsunuz? Benim hakkında ne biliyorsunuz? Bilmediğim pek çok şey var. İsminizi bilmiyorum ama biliyorum ki.'' Kadın bir kol işaretiyle onun sözünü kesti. Kendisini konuşturmak isteyen bu adamı dinlemeyecekti. ''Ne bilip bilmediğinizin hiç önemi yok. Planınız nedir? Bana yardım etmek istiyorsunuz ama neden? Bu işe bulaştığınız için hep yoluma çıkıyorsunuz. Demek ki siz de bir şeyin peşindesiniz. Neyin peşindesiniz?'' <gülüyor> ''Neyin mi? Ah tanrım, herhalde davranışım.'' ''Hikayeyi bırakın. Bizim dürüstlüğe ihtiyacımız var. Hedefe ulaşmak için açık kartla oynamalıyız. İlk adımı ben atıyorum.'' Bay Dabkek elinde paha biçilmez bir şey bulunduruyor. Bu şeyin kendisi değil, ne ifade ettiği önemli. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz. İki kez elinizde tuttunuz, iki kez onu sizden çaldım. Bunu yeniden ele geçirmekle iktidar ve nüfus sahibi olarak kendi çıkarlarınız doğrultusunda kullanacaksınız. Bunu da nereden çıkardınız? Tabii planlarınızın gerçekleşmesi için özel meselelerinizde örneğin. Soygunculuk ve dolandırıcılık mı demek istiyorsunuz? itiraz etmedi. Lüpen onu gözlerine bakarak düşüncelerini okumaya çalıştı. Kadın ondan ne istiyordu? Neden korkuyordu? Eğer kadın ona güvenmiyorsa, iki kez kristal tıpa çalıp Dapkek'e geri veren birine on nasıl güvensin? Dapkek'in can düşmanı bile olsa, nereye kadar bu adamın isteklerine boyun eğecekti? Lüpen'in kadına teslim olması tüm kozları Dapkek'e vermesi demek olmayacak mıydı? Ama yine de bugüne kadar daha Hüzünlü bir ifade, daha dürüst bir yüz görmemişti. Daha fazla tereddüt etmeden, ''Benim gayem sadece arkadaşlarım Jilbe ve Vaşega'yı kurtarmak.'' dedi Lüpen. ''Sahi mi? Doğru mu söylüyorsunuz?'' Kadın korkulu bakışlarını ona çevirirken titriyordu. ''Beni tanısaydınız. Sizi tanıyorum. Kim olduğunuzu biliyorum. Siz farkında değilsiniz ama aylardır hayatınızdayım. Yine de bazı nedenlerden ötürü tedirginim.'' ''Beni tanımıyorsunuz. Tanısaydınız adamlarımı, daha doğrusu en azından Jil Bey'i kendilerini bekleyen korkunç cezadan kurtarmadan, çünkü Vaşegas serserinin tekidir, rahat etmeyeceğimi anlardınız.'' Kadın kendinden geçmişçesine, Lüpen'in üzerine atılarak onu omuzlarından yakaladı. ''Ne? Ne dediniz? Korkunç ceza mı? Yani sizce?'' Lüpen, kadının nedenli sarsıldığını görünce ''Evet.'' dedim. Zamanında yetişemezsem Jilbe davayı kaybedecek. Susun susun diye bağırarak tüm gücüyle lüpene asıldı. Susun. Böyle şeyler söylemeyin. Yani size göre. Sadece bana göre değil, Jilbe de aynı fikirdeydi. Nasıl? Jilbe de mi? Nereden biliyorsunuz? O söyledi. O mu söyledi? Evet, tüm umudunu bana adamış Jilbe söyledi. Bu dünyada kendini kurtaracak tek kişinin ben olduğumu biliyor. Birkaç gün önce bana hapishaneden gönderdiği bir mektup da bunun kanıtı. İşte, buyurun bakın. Kağıt parçasını kapı veren kadın kekeleyerek okudu. Patron, bana yardım et, korkuyorum. Mektubu yere düşürdü. Elleri boşluğa uzandı. Lüpeni defalarca ürküten uğursuz hayaleti o da görmüştü sanki. Bir dehşet çıllığı atarak ayağa kalkmaya çalıştı. Ama başaramadı. Düşüp Bayıldı. 27. Çocuk mışıl mışıl uyuyordu. Annesi, Lüpen'in onu oturttuğu koltukta kımıldamadan dinleniyordu. Nefesi şimdi daha düzenliydi. Yüzüne kan gelmişti. Ayılmak üzereydi. Lüpen, kadının parmağında bir nikah yüzüğü gördü. Göğsündeki madalyonu da fark edince eğilip baktı. Ders çevirince içine ufak bir fotoğraf yerleştirilmiş olduğunu gördü. Kırk yaşlarında bir adamla okul kıyafetleri içinde bir oğlanın resmiydi bu. Onun kıvırcık saçlı yüzünü yakından inceledi. Tam düşündüğüm gibiymiş. Vah zavallı kadın. Tuttuğu el yavaş yavaş ısındı. Gözler açılıp kapanan kadın mırıldandı. Jack. Merak etmeyin uyuyor her şey yolunda. Şimdi tamamen kendine gelmişti ama hala susuyordu. Lüpen içini dökmesi için ona sorular sormaya başladı. Madalyonu gösterdi. ''Bu öğrenci Jilbe değil mi?'' ''Evet.'' ''Yani sizin oğlunuz.'' Titredi ve mırıldandı. ''Evet, Jilbe benim büyük oğlum.'' ''Kadın, adaletin yakasına yapıştığı, cinayet suçlamasıyla Santa hapishanesinde yatan Jilbe'nin annesiydi demek.'' ''Öbürü kim?'' ''Kocam.'' ''Kocanız mı?'' ''Evet, üç yıl önce öldü.'' Yerinde doğruldu. Yavaş yavaş kendine geliyordu. Olan biten tüm felaketten sonra... İçindeki korkuyla beraber yaşama dönüyordu. İsmi neydi? Biraz tereddüt etti. Sonra, Maggie diye yanıtladı. Victogen Meki mi? Kendisi milletvekili değil miydi? Evet. Uzun bir sessizlik oldu. Lüben ne bu yüzü unutmuştu, ne de zamanında geçen olayları. Üç yıl önce bu milletvekili, arkasında hiçbir mesaj bırakmadan, meclis koridorunda kendini vurmuştu. Bu intiharın nedeni bir türlü anlaşılamamıştı. Düşüncelerinden sıyrılan Lüpen, ''Neden öldüğünü biliyorsunuz değil mi?'' diye sordu. ''Biliyorum.'' Jilbey Bey yüzünden mi?'' ''Hayır, jilbey Bey yıllardan beri ortalıkta yoktu. Kocam onu lanetleyerek evden kovmuştu. Sonradan buna çok üzüldü ama ölümünün nedeni başkaydı.'' ''Neydi?'' Lüpenin daha fazla soru sormasına gerek kalmadı. Bayan Maggie suskunluğunu bozdu ve yavaş yavaş bütün acısıyla geçmişini anlatmaya başladı. Yirmi beş yıl önce adım Klagisse Daxel'di. Annem babam sağdı. Bir gün Nisa'da bugünkü faciaya neden olan üç gençle karşılaştım. Alexi Dapgek, Biktogen Megi ve Louis Pigasville. Üçü de önceden tanışıyorlardı. Aynı okulda okumuşlar, aynı dönemde askerlik yapmışlardı. Pigasville o zamanlar Nisa'da bir opera sanatçısına aşık olmuştu. Megi ile Dapgek ise bana tutulmuşlardı. Fazla uzatmayayım, gerçeği saklamayacağım. Ben daha ilk günden Victolgen Miggy'e aşık oldum. Bunu hemen açıklamamakla belki hata ettim ama gerçek aşk yavaş filizlenir derler ya işte. Ben de seçimimi kendimden emin olduktan sonra tamamen özgür olarak verdim. Ne yazık ki bu arada için için bana aşık olan Dakkek boş yere umuda kapıldı. Gerçeği öğrenince müthiş sinirlendi. Kılagis de birkaç saniye sustuktan sonra titrek sesle devam etti. ''Hiç unutmayacağım. Üçümüz salonda oturmuştuk. Ah, ağzından çıkarınları hala işitir gibiyim. Öyle nefret ve tehdit dolu sözcüklerdi ki bunlar.'' Victor Giyen çok şaşırdı. Arkadaşını hiç böyle görmemişti. Suratı tıpkı vahşi bir hayvanınki gibi dehşet vericiydi. Evet, tam bir vahşi hayvanınki gibi. Dişlerini gıcırdattı tepindi. Gözleri, o zamanlar gözlüksüzdü, kan çanağına dönmüştü. Bizi tehdit etmeye başladı. İntikamımı alacağım, gerekirse on yıl, yirmi yıl bekleyeceğim. Neler yapabileceğimi bilmiyorsunuz. Ah bir bilseniz intikam ne tatlı bir duygu. Ben kötülük yapmak için doğmuşum. Gün gelecek, ikiniz de ayaklarıma kapanacaksınız. Evet, ayaklarıma. Neyse ki aynı anda babam içeri girdi ve uşağın da yardımıyla o pis herifi kapı dışarı ettik. Altı hafta sonra da Victogen'le evlendim. Dabgek engellemeye çalışmadı mı? Hayır ama Dabgek'in itirazlarına rağmen düğüne gelen Louis Pigasville eve döndüğünde sevdiği opera sanatçısını ölü buldu. Boğulmuştu. Ne? Yani bunu o mu yaptı? Son günlerde Dabkek'in onu sık sık ziyaret ettiğini herkes görmüştü. Ama bu konuda kimse daha fazla bir şey bilmiyordu. Pigasville yokken eve kimin nasıl girip çıktığı kanıtlanamadı. Ortada hiçbir ipucu yoktu. Peki Pigasville ne yaptı? Ona ve bize göre gerçek şuydu. Tapkek genç kadını kaçırmak istemiş, boğuşma sırasında kendini kaybederek boğazına sarılmış. İstemeyerek öldürmüştü. Ama ortada bir ipucu yoktu. İşte bu yüzden hakkında soruşturma bile açılmadı. Peki sonra ne oldu? Yıllarca kendisinden haber alamadık. Sadece kumarda fazla para kaybettiğini ve Amerika'ya gittiğini duyduk. Ben onun kızgınlığını ve savurduğu tehditlerini unuttum. Hatta artık beni sevmediğini, intikam planlarından da vazgeçtiğini düşünüyordum. Öte yandan o kadar mutluydum ki kocamın siyasi başarılarından ve oğlum Antoine'ın sağlığından başka bir şey düşünmez oldum. Antoine mı? Evet, bu jilbenin asıladı. En azından zavallı olan kimliğini saklayabildi. Ne zaman Jilbe oldu? Tam söyleyemeyeceğim. Jilbe, ben de ona artık Jilbe diyorum. Çocukken ki bana göre bugün de bir çocuk o. Çok cana yakın ve sevimli bir oğlandı. Ama tembeldi ve disiplin diye bir şeyden haberi yoktu. 15 yaşına gelince onu bizimle bağı belli olmasın diye Paris yakınlarındaki bir liseye yazdırdık. 2 yıl sonra okuldan kovuldu. Neden? Davranışlarından ötürü. Geceleri okuldan kaçıp haftalarca ortadan kayboluyor, sonra da bizlerin yanında olduğunu söylüyormuş. Peki ne yapıyormuş aslında? Eğleniyormuş. At yarışlarına gidiyor, kahvelerde, danslarda vakit öldürüyormuş. Parası vardı demek. Evet. Bu parayı ona kim veriyordu? Anne babasının haberi olmadan onu okuldan alan, onu kötü yollara zevk eden, ahlakını bozan, yalan söylemeyi ve çalmayı öğreten adam. Yani Dapgek mi? Dapgek. Klaigis de ateş gibi yanan yüzünü göstermemek için ellerinin ardına sakladı. Yorgun bir sesle devam etti. Dapgek intikamını almıştı. Kocam zavallı çocuğumu evden kovduktan sonra Dapgek'ten bize alaycı bir mektup geldi. Jilbe'yi yoldan çıkarmak için neler yaptığını anlatan çirkin bir mektup. Şöyle yazıyordu. Önce mahkeme, sonra hapis, sonunda da umarım idam. Ne? Yani bugünkü durumun müsehbebi dapgek mi? Hayır, hayır. Bu sadece bir rastlantı. Söyledikleri başlangıçta sadece bir temenniydi. Ama bu beni öyle korkutmuştu ki. O zamanlar hastaydım. İkinci çocuğum Jack yeni dünyaya gelmişti. Gün geçmiyordu ki. Jilben'in yaptığı bir yolsuzluk kulağımıza gelmesin. Sahte evrak düzenleme, dolandırıcılık ve bunun gibi şeyler. Dostlarımıza onun yurt dışına çıktığını, sonra da öldüğünü söylemek zorunda kaldık. Derken hayat çekilmez oldu. Çünkü kocamın siyasi hayatına gölge düşmüştü. Nasıl yani? Kısaca özetleyeyim. Kocamın adı 27'ler listesindeydi. Ya! Bir anda Lüpe'nin gözlerindeki perde ortadan kalkıverdi. Şimdiye kadar karanlıkta kalan şeyler aydınlanmıştı. Klagis ise öfke dolu sesiyle devam etti. Evet, adı listedeydi. Büyük bir talihsizlik sonucu kocam Dapkek'in eline düşmüştü. Victogen Maggie'ye Panama kanalı projesini kontrol etme görevi verilmişti. O da projeyi onayladı. Hatta bu iş için açık söylüyorum 15 bin frank aldı. Bu parayı kendine değil, parti arkadaşlarından birinin hesabını almıştı. Bir arkadaşına iyilik yaptığını sanıyordu ama bilmeden pis bir işe alet oldu. Şirketin sahibinin intihar etmesinden ve Veznedar'ın ortadan kaybolmasından sonra bu kanal projesinde bir sürü yolsuzluk ve kirli işler döndüğü meydana çıktı. İşte o gün kocam arkadaşlarından çoğunun satıldığını, kendi adının da diğer milletvekilleri, müdürler ve nüfus sahibi parlamenterlerle birlikte gizemli bir listede yer aldığını öğrendi. Ah, ne korkunç günlerdi onlar. Ya bu liste açıklanırsa, ya onun da ismi geçerse. Nasıl bir işkenceydi bu. O zamanki mahkemeyi, ismi açıklanacakların içine düştükleri dehşeti hatırlarsınız. Bu liste kimdeydi? Kimse bilmiyordu. Sadece böyle bir listenin var olduğu biliniyordu o kadar. İki kişi bu karanlık oyunda yaşamlarını yitirdi. Adlarını kimin açıkladığı ve bu uğursuz listenin kimin elinde olduğunu öğrenilmeli. Dapkek'in elindeydi değil mi? Yok canım, daha o zamanlar Dapkek ortada yoktu. Hatırlayacaksınız, gerçek bir anda ortaya çıkıverdi. Kanal şirketinin müdürünün yeğeni, eski Adalet Bakanı o tarafından. Kendisi hastaydı, tüberküloza yakalanmıştı. Ölüm döşeğindeyken polis müdürlüğüne bir mektup yazdı. Elinde bir liste bulunduğunu ve bunu ölümünden sonra odasındaki demir kasada bulabileceklerini bildiriyordu. Ev polis tarafından sarıldı. Polis müdürü hastanın başucunda nöbete geçti. Jegmino öldü. Kasa açıldı ama içi boştu. Bu kez Dubkek'in işinin içinde. ''Evet, evet, Dabkek diye sızlandı Bayan Maggie. Heyecanı gittikçe artmaktaydı. Alexi Dabkek, kılık değiştirip altı ay boyunca Jegmino'nun yanında sekreter olarak çalışmıştı. Listenin onda olduğunu nasıl öğrenmişti? Bu o kadar önemli değil. Neyse, Jekmino'nun öldüğü gece kasayı açanın eşkali Dapgek'e uyuyordu. Ama tutuklanmadı. Ne işe ki? Listeyi emin bir yere sakladığı sanılıyordu. Tutuklansa yine bir skandal ortaya çıkacak ve dava yeniden açılacaktı. Herkes bıkmıştı bu işten. Onun için mesele örtbas edildi. Nasıl yani? Pazarlığa oturuldu. Lüpen güldü. Dapgek'le pazarlığa oturmak komik bir şey. Evet, çok komik, diye yineledi bayan Maggie yakınarak. Hop, pazarlık flan bilmez, hemen harekete geçer, hem de hiç acımadan. Doğrudan doğruya hedefe varır. Listeyi çaldıktan sekiz gün sonra mecliste kocamla buluştu. Ve ondan yirmi dört saat zarfında otuz bin frank istedi. Aksi halde rezalet çıkaracaktı. Kocam onun ne kadar acımasız, iğrenç ve zalim bir adam olduğunu biliyordu. Daha fazla direnemedi ve intihar etti saçma bir iş yapmış. Dapkek'in elinde 27 isim içeren bir liste vardı. Bu isimlerden birini açıklasa kendi suçsuzluğunu da kanıtlaması gerekecek. Bu durumda elindeki evrakın orijinalini ya da bir kopyasını vermek zorunda kalacaktı. Bu kez bir skandal ortaya çıkacak ve sonunda da ister istemez pazarlığa oturacaktı. Hem evet hem hayır. Nereden biliyorsunuz? Dapkek'ten. Namuslu serif evime geldi pis pis gülerek bana kocamla buluştuğunu ve ona ne söylediğini anlattı. Elinde o veznedarın imzasını taşıyan ödenen paraların listesi değil, başka evrak da vardı. Hatırlarsınız, şirketin müdürü intihar etmeden önce kendi kanıyla yazmıştı o listeyi. Ama iş bununla kalmıyor. Dapgeek'in elinde bu işe karışanların bilmediği bazı deliller var. Şirket müdürünün avukatı ile yaptığı yazışmalar falan Tabii en önemlisi bir kağıt parçasına yazılı olan liste. Bu öyle bir ipucu ki şimdiye kadar hiçbir şekilde çoğaltılmadı. Sahte olmadığı kesin. Yine de bunun dışında bazı kanıtlar var. Nitekim bu yüzden iki kişi öldü. Bu konuda Dapgek çok deneyimli. Önce seçtiği kurbanını korkutuyor. Nasıl bir skandalla karşılaşacağını söyleyerek onun aklını başından alıyor. O zaman karşısındaki ya istenen parayı ödüyor... Ya da kocam gibi intihar ediyor. Anladınız mı şimdi? Evet. Sustular. Lüpen, Dapgek'in hayatını gözünde canlandırmaya çalıştı. Liste onun elindeydi. Nüfuzunu nasıl kullandığını, saklandığı köşesinden nasıl çıktığını, kurbanından sızdırdığı paraları nasıl vur patlasın, çal oynasın yediğini, korkutup tehdit ettiği milletvekilleri sayesinde nasıl bakan seçildiğini görür gibiydi. Bu canavarı cezalandırmak olanaksızdı. Dokunulmazlığı vardı. Hükümete bile kafa tutuyordu. Kendilerine savaş açmasındansa kamunun ters tepki vermesinden çekinerek onun sözünü dinliyorlardı. Hatta yasalara aykırı olarak genel sekreterliğe getirilmiş Pgasfil bile ona duyduğu nefreti saklamıyordu. Ve sonra onunla bir daha buluştunuz diye sordu Lupin. Buluştum. Buluşmam gerekiyordu. Kocam ölmüştü. Ama namusu lekelenmemişti. Kimse gerçeği anlamadı. En azından ardında bıraktığı ismini temize çıkarmak için Dapgek'le ilk görüşmeyi kabul ettim. Onu ikincisi takip etti. Pek çok kez buluştuk. Evet, tiyatroda, Ongan'daki evinde ya da bazı geceler Paris'te. Bu adamla görüşmekten utanıyordum. Ve kimsenin bunu bilmesini istemiyordum. Ancak... Kocamın intikamını alabilmek için bunu bir görev sayıyordum. Lüpene doğru eğilerek, buz gibi bir sesle ''Evet'' dedi. Böyle davranmamın nedeni intikam almak. Hayatımı bu işe adadım. Kocamın, kaybettiğim oğlumun ve bana yaptığı kötülüklerin intikamını almak istiyorum. Rüyalarımda bundan başka bir şey görmüyorum. Yok başka gayem. Bu adamın mahvını, mutsuzluğunu ve ağladığını görmek istiyorum. Acaba ağlamasını bilir mi ki? Ümitsizliğe kapılıp hıçkıra hıçkıra ağlasın istiyorum. Ölmesini istiyorsunuz diye sözünü kesti Lüpen. Gapgek'in çalışma odasındaki sahne gelmişti aklına. Hayır ölmesini değil bunu çok düşündüm hatta onu hançerleyecektim ama neye yarar buna karşı kesinlikle önlem almıştır. O zaman listenin bir önemi kalmaz sonra bir adamı öldürmekle intikam alınmaz ki. ''Benim nefretim ölümden de öte. Onun mahvolmasını ve aşağılanmasını istiyorum. Bunun içinde tek bir olasılık var. Pençelerinden kurtulmak. Dabgek'i güçlü kılan listeyi çalabilsem hayatı söner, yıkılır. Öyle bir felaket olur ki. Hatta bunu denedim.'' ''Peki ama Dabgek sizin bu niyetinizi bilmiyor mu?'' ''Bilmez olur mu. Buluşmalarımız biraz acayip geçiyor. Ben onu iyice izliyor.'' Ve söylediği her kelimeden sakladığı bir sırrını ortaya çıkarmaya çalışıyorum. O da, o da hayran olduğu avını gözlüyor, dedi Lupen. Klagis senin düşüncelerini okumuşçasına. Sevmekten bir türlü vazgeçemediği kadını izliyor. Tüm gücüyle ve öfkesiyle ona sahip olmayı hayal ediyor. Kadın başını eğerek sadece, evet, dedi. Acımasız iki insanı karşı karşıya getiren bu düello gerçekten de tuhaftı. Dabkegin ihtirası o kadar çığrından çıkmış olmalı ki hayatını mahvettiği kadını evine alıyor ve ölümü hiçe sayıyordu. Demek ki kendini bu kadar güvende hissediyordu. Peki araştırmalarınızın sonunda bir şey buldunuz mu? Uzun zaman bu şuna arayıp durdum. Polisin ve sizin başlattığınız araştırmaları ben yıllardır yapıyorum ama hiçbir işe yaramadı. Artık vazgeçmek üzereydim ki. Dapgek'i Ongan'daki villasında ziyaret ettiğim bir gün, yazı masasının altında kağıt sepetine buruşturulup atılmış, yarım kalan bir mektup ilişti gözüme. Onun eliyle İngilizce yazılmıştı ve gramer hatalarıyla doluydu. Okuyabildiğim kadarıyla şöyleydi. Kristal tıpanın içini öyle oyun ki kimsenin şüphelenmeyeceği bir boşluk oluşsun. O sırada bahçede bulunan Dapgek bir koşu içeri girip kağıt sepetini karıştırmış olmasaydı, Belki bu pusulaya önem vermezdim. Bana kuşkuyla baktı. Burada bir mektup olacaktı dedi. Ben anlamazdan geldim. O da ısrar etmedi ama ne kadar heyecanlandığı gözümden kaçmamıştı. Bu kez araştırmalarımı bu yönde yoğunlaştırdım. Böylece bir ay sonra salondaki şöminede İngilizce yazılmış bir faturanın yarısını buldum. Starbridge'dan camcı John Howard, Dupgek'e örnek olarak bir kristal şişecik göndermişti. Kristal sözcüğü dikkatimi çekti. Bunun üzerine Starbitch'a gittim. Ustaya biraz para yedirdim ve kendisine cam bir tıpanın içini hiç farkına varılmayacak şekilde oyması için bir sipariş verildiğini öğrendim. Lupin kafasını salladı. Bu bilgi şüpheye yer bırakmıyor. Yine de altın yaldızlı kısmın altında bir şey yokmuş gibi görünüyor. Ayrıca bu yer bir şey saklamak için çok dar. Dar ama yeterli. Nereden biliyorsunuz? Pıkasville'den. Demek onunla görüşüyorsunuz. İngiltere'den dönünce Pıkasville'i görmeye gittim. Bana karşı dostluğu hiç değişmemişti. Herkes olduğu gibi ona karşı da çok dikkatliydim. Önce Jilben'in yurt dışına çıktığını, sonra da öldüğünü söyledim. Daha sonra ona gerçeği anlattım. Yani kocamın neden intihar ettiğini ve intikam planlarımı. Tıpadan bahsedince sevinçten havalara fırladı. O zaman Dabgek'e duyduğu nefretinin kaybolmadığını anladım. Baş başa uzun boylu konuştuk. Ondan listenin incecik bir kağıda yazılı olduğunu ve en ufak bir deliğe sığabileceğini öğrendim. İkimizde tereddüt etmedik. Gizli yeri biliyorduk. Karar verdik. Herkes kendi hesabına çalışacaktı ama gizliden gizliye de haberleşecektik. Ona Climonsu yani... Lamahdin meydanındaki bana çok sadık olan kapıcıyı tanıştırdım. Ama o Pıgas bile sadık kalmadı çünkü ona ihanet ettiğine dair elimde kanıt var. Olabilir ama başlangıçta sadıktı. Polis o evde çok araştırma yaptı. O sıralarda yani bir ay önce çıka geldi. Bir anne oğlunu ne kabahat işlerse işlesin sevmekten asla vazgeçmez. Ayrıca Jilbe o kadar sevimliydi ki siz de bilirsiniz. Ağladı. Küçük kardeşini kucakladı. Ben de onu bağışlayıverdim. Gözlerini yere indirirken kısık sesle, keşke bağışlamasaydım, dedi. Ah, o an bir geri gelse, bu kez ona hiç yüz vermezdim, zavallı oğlum. Onu ben mahvettim. Biraz düşündükten sonra ekledi. Onu tasavvur ettiğim gibi bir sefil, bir hovarda, ahlaksız ya da serseri olarak görseydim, Cesareti ele alarak bağışlamazdım. Ne var ki dış görünüşü biraz farklıysa da ahlakı düzelmişti. Ve siz, Lüpen, ona doğru yola sevk ettiniz. Sürdürdüğü hayattan nefret etsem de davranışları değişmişti. Dürüstlüğü her halinden belliydi. Neşeliydi, kaygısızdı, mutluydu. Ve size o kadar sadıktı ki. Söylemeye cesaret edemediği sözcükleri arıyordu Lüpen'in önünde... Jilben'in seçtiği yaşam biçimini yermek istemese de yine bunu onaylamıyordu. Peki sonra? Sonra onu daha sık görmeye başladım. Beni gizli gizli ziyaret ediyordu. Birlikte kırlara çıkıyorduk. Günün birinde ona planımızı anlattım. Buna hayran kaldı. O da dapketten kristal tıpayı çalmaya, böylelikle hem babasının intikamını almaya, hem de kendisine yapılan kötülüklerin acısını çıkarmaya karar verdi. İlk aklıma gelen şey, ki bu fikirden hiç caymadı, sizinle temasa geçmekti. Doğru, bu gerekliydi. Evet, biliyorum, ben de aynı fikirdeydim ama ne yazık ki. Zavallı cilbem dostlarından birinin etkisinde kaldı. Kendisinin bu konuda ne kadar zayıf olduğunu bilirsiniz. Vaşyagan'ın değil mi? Evet, Vaşyagan'ın. içi nefret ve kıskançlık dolu, huzursuz ve hırslı bir adam. Karanlık işler çeviren bir sahtekar. Oğlumun üzerinde çok büyük etkisi olan bir herif. Jilbe ona inanmakla ve hep onun fikrini almakla aptallık etti. Belalarda hep bu yüzden geldi. Başega bu işi bizim ele almamızın daha iyi olacağını söyleyerek oğlumu da beni de kandırdı. Planı o yaptı. İşi o yönetti ve Ongan'daki soygunu düzenledi. Böylece sizin başkanlığınızda gez villasına girildi. Villa adamları orayı arayamamıştı çünkü Dapgeg'in sadı kuşağı Lina hep oradaydı. Aslında yaptığımız büyük bir aptallıktı. Biraz zaman bile kaybedecek olsak ya sizin emrinizde çalışacaklardı ya da riske girmek pahasına da olsa sizi bu işe katmayacaklardı. Ama ne yaparsınız? Başega'nın dediği oldu işte. Ben Dapgeg'i tiyatroda buluşmaya razı oldum. O arada soygun gerçekleşti. Gece yarısına doğru eve döndüğümde Lina'nın öldüğünü ve tutuklandığını öğrendim. Geleceği görür gibiydim. Dabgag'in o korkunç kehaneti doğru çıkmıştı. Önce jüri heyeti, sonra mahkumiyet ve suç benimdi. Bir ana, oğlunu bir daha kurtaramayacağı bir uçuruma yuvarlamıştı. Clagg ise yumruklarını sıkıyor, sanki ateşler içinde kıvranıyordu. Oğlunun canını kurtarmak isteyen bir annenin üzüntüsü neyle kıyaslanabilir ki? Lüpen içten bir acıma hissiyle, ''Onu kurtaracağız.'' dedi. ''Hiç merak etmeyin ama daha önce tüm ayrıntıları bilmem gerek. Hikayenizi bitirin lütfen. O akşam Ongan'da olup bitenleri nereden öğrendiniz?'' Kadın toparlandı. Korku dolu bir yüzle cevap verdi. ''Sizin iki adamınızdan. Daha doğrusu Vaşega'nın kürek çektirmek için tuttuğu adamlarından. Şu dışarıda bekleyen Gonya'yla Le Baludan mı?'' Evet, siz peşinize takılan polisleri atlattıktan sonra şehre dönmek üzere onların arabasına binerken bir iki laf ettiniz. Onlar da paniğe kapılmış durumda bana gelerek korkunç haberi ulaştırdılar. Jilbe'yi hapse atmışlar. Ah, o meşhum gece yok mu? Ne yapsaydım? Sizi mi arasaydım? İyi olurdu tabii. Sizden yardım isterdim ama sizi nerede bulacaktım? Derken Gonya'yla Lübbalü... Bana arkadaşları Vaşega'nın planını anlattılar. Her şey ayarlanmıştı. Beni aradan çıkaracaktı. Diye dalga geçti Lupen. Evet, sizin jilbeye Bey'e güvendiğinizi bildiği için Vaşega onu hep gözledi. Böylece sizin barınaklarınızı öğrendi. Birkaç güne ihtiyacı vardı. Kristal Tıpayı, 27'lerin listesini ve Dabkegin tüm servetini ele geçirdikten sonra sizi polise ihbar edecekti. Çetenizde artık ona ait olacağı için. Kendisine hiçbir zarar gelmeyecekti. ''Aptal!'' diye mırıldandı Lüpen. ''Daha dünkü acemi. Demek ki kapı altlarındaki delikleri...'' ''Evet, o açtırdı. Hem size hem de Dabgek'e karşı savaşa hazırlanmıştı. Bu iş için elinde o deliklerden geçebilecek bir akrobat cüce vardı. Mektuplarınızı ona çaldırdı. Böylelikle tüm sırlarınızı öğrendi. Benim aklım fikrim büyük oğlumu kurtarmaktı.'' Bunun için küçük oğlum Jack'ı kullanacaktım. Kendisi çok cılız, çok zeki ve çok cesurdur. Siz de gördünüz ya, geceleri çalışıyorduk. Yanımdaki adamların yardımıyla Jillben'in kaldığı evde. Sizin evinizin yedek anahtarını bulduk. Siz hep o evde yatıp kalkıyordunuz. Gonya'yla Lübbalü beni cesaretlendirince sizden yardım istemekten vazgeçtim. Onun yerine kristal tıpayı çalmayı düşündüm. Onu Ongan'da bulduysanız şimdi odanızda olmalıydı. Yanılmamıştım. Birkaç dakika sonra odanıza dalan küçük oğlum onu bana getiriverdi. Büyük ümitlere kapılarak titreye titreye oradan uzaklaştım. Artık o tılsımın sahibi bendim. Eğer onu P'gaz bile haber vermeden saklayacak olursam, Dapgek'in hakkından gelebilirdim. O zaman onu istediğim gibi oynatacaktım. Bir esir gibi... Jilbe'ye yardım etmek için her isteğimi yerine getirecekti. Belki onun kaçmasını sağlayacaktı ya da en azından ölüm cezasına çarptırılmayacaktı. Bu tıpa oğlumun güvenliği demekti. Sonra Klagis heyecanla yerinden doğruldu. Lüpen'e doğru eğilerek boğuk bir sesle inledi. Kristal tıpanın içinde hiçbir şey yoktu. Hiç ama hiçbir şey. Ne bir kağıt vardı ne de bir oyuk. Ongan'daki soygun boş yere yapılmıştı. Lina boş yere öldürülmüştü. Oğlum boş yere tutuklanmıştı. Tüm çabalarım boşa çıkmıştı. Neden ama, neden? Neden mi? Siz, Dubkek'in içini oydurduğu tıpayı değil, Starbridge'daki camcı John Hover'da örnek olarak gönderdiği tıpayı çalmıştınız. Lüpen, karşısında üzüntüye boğulmuş bir kadın olmasa, kötü talihin... Kendisini oynadığı oyundan ötürü iğrenç bir küfür savuracaktı. Bu fena işte, diye dişlerinin arasından tısladı. Böylece Dapgek'i de huylandırdık. Hayır, ben aynı gün Ongan'a gitmiştim. Dapgek olayı sıradan bir soygun olarak algıladı. Bugün bile koleksiyonuna göz koyduklarını sanıyor. Bu işe sizin karışmanız onu yanlış yola sevk etti. Ama kristal tıpa ortadan kayboldu ya. Bu onun için o kadar önemli değil. Çünkü ne de olsa bir numune. Nereden biliyorsunuz? Boyun kısmında bir çizik olacak. Bunu İngiltere'de soruşturdum ben. Öyle olsun. Ama tıpanın çalındığı dolabın anahtarı uşakta değil miydi? O zaman nasıl oldu da Dabgek'in Paris'teki evinin komodininde bulundu? Elbette Dabgek ona dikkat ediyordu. Onun nazarında çok kıymetliydi. İşte bu nedenle ben... Çalındığının farkına varmasın diye tıpayı tekrar komodinin çekmecesine koydum. Yine aynı nedenle Jaka paltonuzun cebinden bir kristal tıpayı çaldırtıp kapıcı vasıtasıyla yerine koydurdum. O zaman dapkekin hiçbir şeyden haberi yok demek. Listeyi aradığımızı biliyor ama Pugasville'e benim sakladığı yeri bildiğimizden haberi yok. Lüpen ayağa kalktı. Düşünceli düşünceli odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Birden Clagy ise yanında durdu. Yine de tüm olup bitenlerden sonra bir harpa boyu yol bile almış değilsiniz. Doğru, ben işi şansa bıraktım. O iki adamı kullandım ama doğru dürüst bir planım yoktu. Ya da en azından Dapkek'ten 27'lerin listesini zorla alacak bir planınız yoktu. Almayı çok isterdim ama nasıl? Çevirdiğiniz numaralar beni rahatsız ediyordu. Dapkek'in yeni aşçısının... Süt anneniz Victua olduğunu hemen anlamıştık. Onun sizi evde barındırdığını biliyorduk. Planınız beni korkutuyordu. Bana bu işten vazgeçmemi yazan sizdiniz, değil mi? Evet. Woodville tiyatrosuna gitmememi de rica eden sizdiniz. Evet. Kapıcı Dapgek'le yaptığım telefon görüşmesini Victua'nın gizlice dinlediğine tanık olmuş. Evi gözleyen Le da de sizin çıktığınızı görmüş. Bunun üzerine sizin... Geceleri Dabgek'in peşine takılacağınızı tahmin ettim. Peki, bir gün öğleden sonra buraya gelen işçi kılıklı kadın kimdi? Bendim. Cesaretim kırılmıştı. Sizi görmek istiyordum. Jilben'in mektubunu da siz aldınız. Evet, zarfın üzerinde onun el yazısını tanıdım. Ama Jack yanınızda değildi. Hayır, o dışarıda Löbalü ile birlikte otomobildeydi. Lübalü onu salonun penceresinden içeri soktu. O da kapının altından bu odaya girdi. Mektupta ne yazılıydı? Ne yazık ki sitem dolu bir mektuptu. Sizi suçluyordu. Onu terk etmişsiniz ve yalnız kendinizi düşünmüşsünüz. Kısacası bu da kuşkularımı artırdı. Sonra da kaçtım. Lüpen omuz silkti. Kızmıştı. Ne kadar vakit kaybettik. Keşke daha önce anlaşıp konuşabilseydik. İkimiz de saklambaç oyunu oynadık. Birbirimize tuzak kurduk. Böylece çok kıymetli günler gelip geçti. Gördünüz mü? Gelecekten artık siz de korkuyorsunuz. Hayır, korkmuyorum. Sadece birlikte hareket edebilseydik, ne yararlı şeyler yapabilirdik diye düşünüyordum. Beraber çalışabilseydik bunca hataya düşmezdik. Bu akşam Dapgek'in giysilerini aramaya çalışmanız da tıpkı ötekiler gibi boşa çıktı. Şimdi aptalca boğuşmamız ve çıkardığımız onca gürültü nedeniyle Dapgek uyarılmış oldu. Bundan sonra çok daha dikkatli olacak. Klagis Maggie kafayı salladı. Hayır hayır hissanmam gürültüden ötürü uyanmamıştır. Çünkü evine kasten bir gün geç girdik ki kapıcık kadın şarabına kuvvetli bir uyku ilacı koyabilsin ve kısık sesle ekledi. Ayrıca dubgeki daha dikkatli kılacak bir şey olmadı. Zaten tüm yaşamı tehlikelere karşı önlem almakla geçiyor. Hiçbir şeyi şansa bırakmıyor. Üstelik tüm kozlar da elinde öyle değil mi? Lüpen ona yaklaşıp sordu. ''Ne demek istiyorsunuz? Yani sizce yapacak hiçbir şey yok mu? Hedefimize ulaşma olasılığı yok mu?'' ''Var.'' diye mırıldandı. ''Tek bir olasılık var.'' Ellerini yüzüne kapadı, rengi atmıştı. Bütün vücudu humaya yakalanmış gibi titredi. Lüpen bunun nedenini anladı. Kadının içine düştüğü acı onu derinden sarsmıştı. ''Lütfen açık konuşun. Bunu Jil Bey için yapıyoruz.'' Şansı yaver gider de mahkeme onun mazisini aydınlatamazsa, yani Vaşegan'ın suç ortağının gerçek adını ortaya çıkaramazsa bunu bilen tek bir kişi var. Dabkek. O jilbe sahte adını kullanan oğlunuz Antuan'ı tanıyor. Evet. Ve size onu kurtaracağını vaat etti, öyle değil mi? Onu serbest bıraktıracağını, kaçırtacağını, daha ne bileyim bir sürü şey vaat etti. Bunu sizin onu yazıhanesinde ziyaret ettiğiniz ve hançerlemek istediğiniz gece söyledi değil mi? Evet, öyle oldu. Tek bir şartı vardı değil mi? Sadece bu sefil herifin aklına gelecek iğrenç bir teklifte bulundu. Yanılmıyorum değil mi? Klagis ise cevap vermedi. Her geçen gün biraz daha toprak kazanan bir düşmanla uzun zamandır savaşmaktan yorulmuş bir hali vardı. Bu adamla baş etmek imkansızdı. Lüpen onu savaşta kazanılan bir ganimet gibi görüyordu. Megge adındaki bu sevimli kadın, yani Jilbe'nin acı çeken annesi, Gapkek tarafından öldürülen Bay Megge'nin sevgi dolu eşi. Oğlunu Giyotin'den kurtarmak için herifin her isteğini yerine getirmek zorunda kalacaktı. O pis adamın metresi olacaktı, esiri olacaktı. Lüpen bunu düşündükçe içi tiksinti ve nefretle doldu. Kadının yanına oturup büyük bir şefkatle onun başını kaldırdı. Gözlerini gözlerine dikerek ''Beni iyi dinleyin'' dedi. ''Yemin ediyorum oğlunuzu kurtaracağım. Size söz veriyorum. Oğlunuz ölmeyecek. Duyuyor musunuz? Yaşadığım sürece hiçbir güç oğlunuzun kellesine dokunamayacak. Size inanıyorum. Sözünüze güveniyorum. Güvenin bana. Bu yenilgi bilmeyen bir adamın sözü. Bu işi başaracağım ben. Yalnız yalvarırım size.'' Bir konuda bana söz verin. Neymiş o? Dabkeki bir daha görmeyeceksiniz. Söz veriyorum. Aranızdaki anlaşmayı tamamen unutun. İçinizdeki korkuyu silip atın ve kendi başınıza bir şey yapmaya kalkışmayın. Kalkışmam. Ona öyle bir umut ve güvenle baktı ki bu bakış lüpeni sevince boğdu. Bu kadının yaralarını sarabilmek, ihtiyaç duyduğu huzuru ve mutluluğu sağlamak için yanıp tutuşuyordu. Tamam o zaman, dedi. Keyfi yerine gelmişti, ayağa kalktım. Her şey yolunda gidecek. Önümüzdeki üç ay, aslında çok bile, yeter ki özgür hareket edebileyim. İşte bunun için artık bu işe karışmayın. Neden? Evet, bir süre ortalıkta görünmeyin, kırsal alana geçin. Jakka, acımıyor musunuz? Çocukcağızın sinirleri harap olacak. Yani gerçekten dinlenmesi lazım, öyle değil mi? Sen ne dersin bu işe Herkül? Klagisse, ertesi günü onca heyecanlı günden sonra hastalanmamak için oğluyla beraber biraz dinlenmek üzere bir arkadaşının Saint-Germain ormanı kenarındaki bir evine yerleşti. Bitkin bir haldeydi. Uykuları kabuslarda bölünüyor, en ufak bir heyecan sinirlerini mahvediyordu. Birkaç gün baygınlık geçirdi. Öyle bir an geldi ki artık bir şey düşünemez oldu. Gazete okuması bile yasaklandı. Bir gün öğleden sonra Lupin taktik değiştirdi. Gonyayla Leballieu'yu Dapkeki kaçırmaları emrini verdi. Bunu başarırlarsa onları affedecekti. Bütün gazetelerde Arsène Lupin'in iki adamın jüri karşısına çıkarılacağı yazıyordu. Saat dörde doğru Lupin'in Château sokağındaki evinde bir zil sesi duyuldu. Bu telefondu. Lupin Ahize'yi eline aldı. Alo. Bir kadın sesi cevap verdi. Nefes nefeseydi. Bay Mišel bu mu? ''Evet, benim hanımefendi. Kiminle görüşüyorum?'' ''Çabuk bayım, çabuk, çabuk çok çabuk gelin. Bayan Meggie kendini zehirledi.'' Lüpen daha fazla soru sormadı. Evden fırladı, bir taksiye atladı. Kragis senin arkadaşı onu kapının eşiğinde karşıladı. Öldü mü? ''Hayır, doz yeterli değilmiş. Doktor az önce ayrıldı. Mutlaka iyileşecekmiş. Bunu niye yaptı?'' ''Oğlu Jacques ortadan kayboldu. Kaçırdılar mı?'' Evet, orman kenarında oynuyormuş. Bir araba durmuş. İçinden yaşlı iki kadın çıkmış. Derken bir çığlık işitilmiş. Kıla dışarı fırlamak istediyse de bitkin bir halde ''O herif, her şey mahvoldu.'' diyerek yere yıkıldı. Deli gibiydi. Birden ufak bir şişeyi ağzına götürdü ve bitik işte içti. Sonra? Sonra kocamla birlikte onu odasına taşıdık. Çok fazla ağrısı vardı. ''Benim adımla adresimi nereden öğrendiniz?'' Kendisi söyledi. Doktor onu ayıltmaya çalışırken... ''Bunun üzerine size telefon ettim.'' ''Başka kimsenin haberi var mı?'' ''Yok. Klagisi'nin başının belada olduğunu biliyorum. Onun için sustuk. Onu görebilir miyim?'' ''Şimdi uyuyor. Ayrıca doktor her türlü heyecanı yasakladı. Doktorun herhangi bir endişesi var mıydı?'' ''Ateşinin yükselmesinden, ikinci bir nöbetten, yeniden intihara teşebbüs etmesinden korkuyor. O zaman biz bunu nasıl engelleyeceğiz?'' ''Birkaç haftalık kesin istirahat gerekiyormuş.'' Ama Jack bulunmadan buna imkan yok ki. Sonra... Lüpen sözünü kesti. Ya oğlunu bulursak? O zaman korkulacak bir şey kalmaz tabii. Emin misiniz? Doğru tabii. Peki o zaman bayan Megi uyanır uyanmaz kendisine bu gece yarısından önce oğlunu getireceğimi söyleyin. Bu gece yarısından önce. Sözüm söz. Lüpen hemen evden çıktı. Arabasına atladı ve şoförüne emretti. Paris'e... Lamahd'in meydanına, Dabgek'in evine. Ölüm cezası Lüpe'nin arabasında kağıt, mürekkep, dolma kalem ve kitaplardan oluşan bir yazı masası ve tam teşekküllü bir makyaj kutusunun yanı sıra çeşitli giysiler, bir sahnede gereken her türlü ıvır zıvır, şemsiyeler, bastonlar, çoraplar, ipek mendiller ve yaylı gözlükler içeren ikinci bir sandık bulunmaktaydı. Bunlarla istediği anda baştan aşağı kılık değiştirebilirdi. O gün akşamüstü saat altıya doğru siyah redingotlu, silindir şapkalı, sakallı, şişmanca bir beyefendi milletvekili Dabgek'in kapısını çaldı. Kapıcı onu içeri aldı, sonra zile bastı. Biktu açıka geldi. Bay Dabgek, Doktor Megnu'yu kabul ederler mi? Efendim şu anda odasında ve bu saatte de kendisine kartımı verin. Kartın kenarına şöyle yazdı. Bayan Maggie tarafından geliyorum. Alın şunu, beni kabul edeceğine eminim. Ama, diye diklendi Victua. Bırakın şu amaları hanımefendi ve dediğimi yapın. Kadının dili tutuldu. Sen misin? diye mırıldandı. Hayır, on dördüncü Louis'im. Sonra onu bir köşeye iterek, dinle, diye fısıldadı. Ben onunla yalnız kalır kalmaz, sen odana çık. Pılını pırtını toparla ve buradan toz ol. Ne? ''Sana ne diyorsam onu yap. Caddeye çık. Az ötede arabam duruyor. Hadi git şimdi. Benim burada olduğumu söyle. Çalışma odasında bekliyorum. Ama orası karanlık. Işığı yak.'' Victua ışığı yaktı ve Lüpen'i yalnız bıraktı. Lüpen bir koltuğa otururken düşündü. ''Kristal tıpa burada olmalı. Eğer Dapgek onu yanına almamışsa. Ama onu saklayacak emin bir yer varsa niye yanına alsın ki? O zaman burası mükemmel bir yer.'' Bugüne kadar da hiç kimse bulamadı. Odadaki eşyaları dikkatle inceledi. Dubkek'in Pugasville'e yazdığı pusula geldi aklına. Elinin altındaydı. Pugasville'ciğim, ona dokundun bile. Biraz düşünseydin bulurdun. O günden bugüne odada hiçbir şeyin yeri değiştirilmemiş gibiydi. Masanın üzerindeki kitaplar, kataloglar, bir mürekkep hokkası, bir pul kutusu, tütün, pipolar, defalarca bakıp incelediği şeyler. Vay namussuz diye düşündü Lupen. Her şeyi öyle ayarlamış ki bu iş gittikçe bir faciaya dönüşüyor galiba. Aslında Lüpen burada ne istediğini ve ne yapacağını gayet iyi biliyordu. Öte yandan bu adamın karşısında durmanın ne kadar tehlikeli olduğunun da farkındaydı. Bu savaş alanından pek pekala galip çıkabilir ve olaylar Lüpen'in tahmin ettiğinin tam aksi yönde gelişebilirdi. Bu olasılık onu kızdırdı. Ayak sesleri işitince herinden kalktı. Dapgek içeri girdi. Girer girmez hiçbir şey söylemedi. Ayağa kalkan Lüpene oturması için eliyle işaret ettikten sonra kendisi de masanın başına geçti ve elindeki karta bakarak "Doktor Wegner öyle mi?" diye sordu. "Evet sayın milletvekilim. San Jegman'dan Doktor Wegner. Sizi bayan Megi göndermiş. Hastalarınızdan biri olmalı." Çok yakın zamanda hastam oldu. Trajik bir olay nedeniyle evine çağrıldım. Daha önce kendisini tanımıyordum. Hastalandı mı? Bayan Megge kendini zehirledi. Ne? Dabgek çok heyecanlanmıştı. Şaşkınlığını saklayamadan devam etti. Ne diyorsunuz siz? Kendini zehirledi? Öldü mü yoksa? Hayır. Zehir yeterli değildi. Aksi bir durum olmazsa kurtuldu sayılır. Dabgek sustu. Hiç kımıldamadan duruyor. Lüpene bakıyordu. ''Bana mı bakıyor yoksa hiç mi görmüyor?'' diye düşündü Lüpen. Düşmanının gözlerini göremeyişi onu ürkütüyordu. Bayan Megge'nin anlattığı gibi kan çanağına dönmüş bu gözler hastaydı ve Dapgek onları siyah gözlükle gizliyordu. Yüzündeki ifadeyi anlayamadan onun düşüncelerini nasıl okuyabilirdi ki? Görünmez kılıçlı bir rakiple düello yapıyor gibiydi. Bir süre sonra Dapgek konuşmasını sürdürdü. ''Bayan Megge kurtuldu demek.'' Ve şimdi sizi bana gönderiyor. Bunu aklım yatmadı çünkü kendilerini pek az tanırım. Şimdi kaşındı işte diye düşündü Lüpen. Şu işin bir tadını çıkaralım hele. Ve mahcup bir adamın şaşkınlığıyla "Ama sayın milletvekilim." dedi. "Bir hekimin görevi bazen çok güçleşir. Belki inanmayacaksınız ama ben buraya gelirken aklım hep Bayan Meg gideydi. Çünkü ikinci bir intihar girişiminde bulundu." Zehir şişesi elinin altındaymış meğer. Ben onu elinden çekip aldım. Biraz didiştik. Yakalandığı humma sırasında şöyle söyledi. Bunu o yaptı. Dubgek, milletvekili. Bana çocuğumu geri versin. Bunu söyleyin ona. Yoksa öleceğim. Hem de bu gece. Ölmek istiyorum ben. Evet, sayın milletvekilim. Size haber vermem gerektiğini düşündüm. Bayan Maggie öyle umutsuz ki... ''Tabii kendisinin ne demek istediğini pek anlamadım. Başkalarına da bir şey sormadan doğrudan doğruya size geldim.'' ''Dapgek uzun uzun düşündükten sonra...'' ''Her neyse doktor bey, çocuğun nerede olduğunu ya da nasıl kaçırıldığını bana sormak için buraya geldiniz değil mi?'' diye sordu. ''Evet.'' ''Yani çocuğun nerede olduğunu bilsem onu alıp annesine götüreceksiniz.'' ''Evet.'' Yeniden sustu. Lüpen düşündü. ''Bu masalı yutacak mı acaba?'' Bu ölüm tehdidi yeterince etkili olacak mı? Hayır, asla olmaz. Ama dur bakalım, galiba tereddüt ediyor. İzninizle, diyen dapkek masanın üzerindeki telefona uzandı. Hemen telefon etmem gerek. Buyurun. dapkek telefonu aldı. Alo, bana 8-22-19'u bağlar mısınız hanımefendi? Numarayı tekrarladıktan sonra sabırsızlıkla bekledi. Lüpen gülümsedi. Emniyet müdürlüğü değil mi? Genel sekreterin odası. Çok doğru doktor bey. Numarayı biliyor muydunuz? Evet bir doktor olarak ara sıra adli tabiple konuşurum da. Ve kendi kendine sordu lüpen. Tüm bunların anlamı ne? Genel sekreter Pugasville değil mi? Eee? ahizeyi ahiseyi kulağına dayadı. 8.22.19 mu? Genel sekreter Bay Pugasville ile görüşmek istiyorum. Orada yok mu? Hayır hayır. Bu saatte hep bürosundadır. Kendisine Bay Dapgek'in görüşmek istediğini söyleyin. Bay Dabgek, milletvekili. Bu çok önemli. Rahatsız ediyor muyum? diye sordu Lüpen. Yok canım. Ayrıca söyleyeceklerim sizinle de ilgili. Sonra konuşmasını sürdürdü. Alo, Bay Pugasville mi? Hah, sen misin Pugasville'cim? O da nesi? Şaşırmış gibisin. Evet evet, epeydir görüşmedik. Bu doğru. Aslında birbirimizi unutmuş değiliz. Artistlerinle birkaç kez gelmişsin. Öyle değil mi? Alo? Nasıl? Acelen mi var? Ha, özür dilerim. Ama benim de acelen var. Konuya gelelim. Bana ufak bir yardımda bulunacaksın. Dur be adam. Pişman olmayacaksın. Prestijin artacak. Alo, beni duydun mu? Tamam o zaman. Yanına altı kişi al. Emniyetten de kimi bulursan al. Atla bir arabaya ve hemen buraya gel. Sana tam dişine göre bir av sunacağım azizim. Çok yüksek rütbeli bir asilzade. Sen ona Napolyon de, ben de Lüpen diyeyim. Lüpen yerinden sıçradı. Her şeyi beklemişti ama bunu değil. Yine de şaşırmaktan çok içinden gülesi geldi. Bravo gerçekten. Dapgek teşekkür etmek istercesine başına eğdi ve mırıldandı. Daha bitmedi. Biraz daha sabredin olmaz mı? Ve devam etti. Alo Pigasville. Nasıl? Ben burada palavra sıkmıyorum. Lüpen'i burada karşımda bulacaksın. Ötekiler gibi başıma bela olan Lüpen'i. Ha bir eksik olmuş, ha bir fazla. Boş versen. O şimdi burada, canımı sıkıp duruyor. Senin dostluğuna güveniyorum. Al şu herifi başımdan. Yarım düzine polisle bizim evi gözetleyen iki adamı da getirdin mi yeter? Ha? Oraya varmışken üçüncü kata çık ve benim aşçı kadını da yakala. Hani şu ünlü Victuay'ı bilirsin canım. Lüpen efendisinin süt annesi. Ha dur, bir haber daha var. İşte seni sevdiğimin kanıtı. Bazak sokağının köşesindeki Şatabigyan sokağına bir müfreze polis gönder. Orada ulusal kahramanımız Lüpen, Michel Boum'un adıyla oturuyor. Çaktın mı dostum? Hadi iş başına, yaylan bakalım.'' Dabgek başını kaldırdığında Lüpen yumruklarını sıkmış, ayakta duruyordu. Dabgek'in Victua ve Chateaubigan sokağındaki ev hakkındaki açıklamalarına ister istemez hayran kalmıştı. Kendini öyle alçalmış hissediyordu ki artık doktor rolüne devam etmeyi aklından bile geçirmedi. Kızgınlığını yenmek ve rakibine bir boğa gibi saldırmamak için kendini zor tuttu. Dabgek tavuk gibi gıdakladı. Bu onun gülüşüydü. Elleri pantolonun cebinde olduğu halde dans edercesine lüpene yaklaştı ve nutuk atmaya başladı. Çok iyi olmadı mı dostum? Her şey ayarlandı. Yol açıldı, durum apaçık. En azından her şey belli. Lupen, Dapkek'e karşı. Hepsi de o kadar. Ayrıca o kadar zaman kazandık ki. Doktor Wegnü iki saatte ancak anlatabilirdi bu hikayeyi. Lupen Efendi ise bu işin altından yarım saatte kalkar. Tabii yakayı ele vermeseydi. Ne çabuk halloldu mesele. 30 dakikası var daha fazla değil. 30 dakikada tavşan gibi kaçması gerekiyor. <gülüyor> Gel de gülme. Şunu kabul et, Palonius. Tapkekle aşık atamazsın sen. Sahi şu perde arkasında saklanan Palonius değil misin sen? Lüpen kımıldamadı. Sakinleşebilmesi için tek çare karşısındakini boğmaktı. Ama bu kadar saçmaydı ki hiç sesini çıkarmadan kendisiyle dalga geçilmesine göz yumdu. Rakibinin her sözünden sonra kırbaç yemiş gibi oluyordu. İkinci kez aynı odada aynı şekilde şu uğursuz herifin eline düşmüştü ve her türlü aşağılayıcı hareketi sineye çekmek zorundaydı. Ağzını açsa rakibine karşı en iğrenç küfürleri savuracaktı. Ama küfretmek neye yarardı? Soğukkanlı olup yeni duruma uyum sağlamak daha akıllıca olmayacak mıydı? Milletvekili devam etti. ''Hadi Lüpen Efendi.'' Bakıyorum fena bozuldun. Evdeki hesap çarşıya uymadı, değil mi? Karşına hep bir enayi çıkacak değil ya. Siyah gözlük taşıyorum diye beni kör sandın demek. Tiyatroda beni rahatsız eden herifin Palonius olduğunu, Palonius'un da Lüpen'den başkası olmadığını hemen anlamadığım için kendi kendime kızıyorum doğrusu. Polisle Bayan Meg'ya arasına girmeye çalışan üçüncü bir açık gözün farkındaydım. Kapıcının anlattıklarından ve hakkında araştırma yaptırdığım yeni aşçının eve giriş çıkışlarından bu işin içinde bir bit olduğunu anladım. Nitekim son birkaç gecede olanlar beni iyice aydınlattı. Uykuda olmama rağmen evdeki gürültüyü işittim. Durumu kavradım. Bayan Maggie'yi önce Chateaubigan sonra da Saint-Germain sokağına kadar takip ettim. Eh, gerçekleri bir bir gözden geçirdim. Ongan'daki soygunu, jirbenin tutuklanışını, acılı anayla süt annesini aşçı olarak yerleştiren ve bu sayede evime istediği gibi girip çıkan çete reisi arasındaki anlaşmayı düşündüm. Her şey ortadaydı. Yirmi yedilerin korkusunu almıştı Üstad Lüpen. O zaman onun ziyaretini bekleyecektim. Ve o saat geldi çattı. ''Merhaba Üstadım Lüpen.'' Dapge konuşmasına ara verdi. Dik kafalı rakibinin hayranlığını kazanmış olmanın hoşnutluğunu içine sindirmekle meşguldü. Lüpen'in suskunluğuna bakarak cebinden saatini çıkardı. "Eh, kala kala 23 dakika kaldı. Zaman nasıl da geçiyor. Böyle giderse her şeyi açıklamaya vakit kalmayacak." Lüpen'e biraz daha yaklaştı. Yine de içim sızlıyor. Lüpen'den daha fazlasını beklemiştim. Az buçuk ciddi bir rakibin karşısında koskoca bir dev yıkılıverdi. Vah zavallı! Kendine gelmen için biraz su vereyim mi? Lüpen küfretmemek ve adamın üzerine atılmamak için kendini zor tuttu. Ama soğukkanlılığını toplayarak kafasındaki planı uygulamaya karar vermiş bir insanın özgüveni içinde Dupgeki yavaşça yana itip telefona uzandı. Bana 565-34'ü bağlar mısınız hanımefendi? Ve sonra her sözcüğün üzerine basa basa yavaşça konuştu. Alo! ''Şatobik yandı. Sen misin Aşil?'' ''Evet, benim patronum. Şimdi beni iyi dinle Aşil. Evi hemen terk et. Alo?'' ''Evet, hemen. Çünkü birkaç dakikaya kadar polisler orada olacak. Dur be, heyecanlanma. Daha zamanın var. Sana ne diyorsam onu yap. Bavulun hazır mı?'' ''Güzel. Sana daha önceden tembih ettiğim gibi içindeki gözlerden birini boş bıraktın değil mi?'' ''Güzel. Şimdi benim odama git. Şöminenin karşısına geç.'' Sol elinle mermer levhanın ön yüzünde rozet şeklindeki düğmeye bas. Aynı anda sağ elinle de şöminenin üst kısmına vur. Çekmece gibi bir şey çıkacak ortaya. Onun içinde iki tane ufak kutu göreceksin. Dikkat et. Bir tanesinde evrak var, öbüründe de parayla mücevherat. Hepsini bavulundaki o boş göze yerleştir. Bavulu al ve yaya olarak Victor Hugo Caddesiyle Caddesi ile Monte Caddesi'nin birleştiği kavşağa git. Victor seni orada bizim arabayla bekliyor. Sonra ben de size katılırım. Nasıl? Giyisilerim mi? Biblolar mı? Boş ver onları. Sen en kısa zamanda kaç oradan. Daha sonra görüşürüz. Lüpen gayet sakin bir şekilde telefonu yerine koydu. Sonra da kolundan tutarak yanındaki bir kanepeye oturttu. Şimdi beni iyi dinle. Vay be! Ne zamandan beri senle benle olduk. Evet, izin veriyorum.'' Gapgek'in kolunu usulca gevşetirken ''Senden korktuğum falan yok.'' dedim. ''Yumruk yumruğa dövüşecek değiliz. Birbirimizin kemiklerini kırmanın da bir anlamı yok.'' ''Bıçaklamak mı? Ne faydası olacak ki? Bu işi konuşarak halledelim. Kelimeler daha etkili oluyor. Şimdi ben soracağım. Sen hiç düşünmeden cevap vereceksin.'' ''Tamam mı? Çocuk nerede?'' ''Bende.'' ''Geri ver.'' ''Olmaz. Bayan Megge kendini öldürecek.'' ''Öldürmez.'' Ben diyorum ki öldürür. Bence öldürmez. Bir kere denedi ya. İşte onun için bir daha denemez. Yani? Olmaz. Bir süre sonra Lüpen devam etti. Bunu bekliyordum. Buraya geldiğim anda Doktor Veygnu masalını yutmayacağını ve başka bir yola başvurman gerekeceğini biliyordum. Lüpen vari bir yola. Üstüne bastın. Kimliğimi açıklayacaktım ama bu işi sen yaptın. Aferin. Ancak bu niyetimi değiştirmez. Neymiş o? Lüpen not defterinden bir çift yaprak kopararak TAPGK'e uzattı. İşte Ongandaki Maggie villasından çaldıklarımızın ayrıntılı bir listesi. Gördüğün gibi 113 kalem eşya. Bunlardan 68'inin karşısına kırmızı kalemle çarpı işareti konmuş. Hepsi Amerika'ya sevk edilen mallar. Geri kalan 45 kalem eşya bende. En güzelleri de bunlar. Çocuğu hemen serbest bırakırsan bunları sana veririm.'' Dapgek şaşkınlığını gizleyemedi. ''Vay be! Bu konuda çok kararlısın. Hem de nasıl. Çünkü bayan Maggie çocuğunu bir süre daha görmezse ölecek. Bu da seni korkutuyor. Değil mi Don Juan?'' ''Ne? Lüpen onun önüne dikildi. Sen ne demek istiyorsun?'' ''Hiç. Aklıma geldi de. Ne de olsa akıla gitse Maggie hala genç ve güzel.'' Lüpen omuz silkti, serseri diye homurdandı. Herkesi kendin gibi yüreksiz ve acımasız mı sanıyorsun? Benim gibi bir haydudun Don Quixote rolüne soyunmasını bir türlü içine sindiremiyorsun değil mi? Bunun ardında pis bir niyetim olabileceğini düşünüyorsun. Kafanı yorma, anlayabileceğin bir şey değil zaten. Onun yerine bana cevap ver. Teklifimi kabul ediyor musun? Bu kadar ciddisin demek diye sordu Dapgek. Lüpe'nin hareketlerinden etkilenmemişe benziyordu. Çok ciddiyim. 45 eşyanın depolandığı yerin adresini vereceğim. Hepsi sana teslim edilecek eğer bu akşam saat 9'da çocuğu getirirsen. Dapgek'in cevabı belliydi. Çocuğu kaçırmasının nedeni Klagisemeggi'yi etkilemek. Hatta mücadeleden vazgeçmesi için onu uyarmaktı. Ama kadının intihar girişimi Dapgek'e e yanlış yolda olduğunu gösteriyordu. O zaman Lupe'nin bu cazip teklifini niye geri çevirecekti ki? Kabul, dedi. İşte adres. Charles Lafitte Sokağı, 95 numara, Nüli. Zile basman yeterli. Ya yerime Pugasville'i gönderirsem oraya? Pugasville'i gönderirsen, bulunduğum yerden onun gelişini görürüm. O zaman kaçmaya fırsatım olur. Ancak kaçmadan önce bir balya samanla depoyu ateşe veririm. Senin o antika masaların, saatlerin, ikonaların yanar köl olur. Ama depon dayanır. Yansın zaten polisin gözetiminde. Onu gözden çıkarmaya hazırım. Bana tuzak kurmayacağını ne malum. Önce eşyaları al, çocuğu sonra ver. Ben sana güveniyorum. Pekala, her şeyi düşünmüşsün. Benden günah gitti. Sen al çocuğu, güzel kıla gitse hayatta kalsın. Hepimiz mutlu olalım. Şimdi sana tavsiyem en kısa sürede burayı terk et. Daha değil. Anlamadım. Henüz gitmem diyorum. Sen delisin. Bu Gasvil yolda yahu. O bekler. Benim işim daha bitmedi. Ne? Daha ne istiyorsun benden? Klagisse çocuğuna kavuşacak. Yetmez mi bu? Hayır. Neden? Onun ikinci bir oğlu var. Cilbe mi? Evet. Ee? Cilbe'yi kurtaracaksın. Ne diyorsun sen be? Cilbe'yi mi kurtarayım? Bunu yapabilirsin. Senin için çocuk oyuncağı. O zamana kadar sakin görünen Dabek. Birden öfkeyle yumruğunu masaya vurdu. ''Hayır, bu olmaz, asla. Beni hesaba katma. Hayır, bu çok aptalca olur.'' Vahşi bir hayvan, hantal bir ayı gibi iki yana yalpa vurarak, ağırlığını bir ayağından öbürüne vererek oda içinde bir aşağı, bir yukarı dolaşmaya başladı. Suratı çarpılmıştı. Bağırarak ''O buraya gelsin.'' dedi. ''Kendisi gelsin ve çocuğu için yalvarsın. Ama silahsız gelsin, öldürmek maksadıyla değil.'' Yalvarsın, alçalsın, ayaklarıma kapansın. Aklını başına alıp teklifimi kabul etsin. O zaman görürüz. Jilbe mi? Jilbenin cezası mı? Giyotin değil mi? Zaten bütün gücümü bundan alıyorum. Yirmi yıldan beri günü, bu saati bekliyordum. Bu beklenmedik şans. Tesadüfen şimdi kapımı çaldı. İntikamımı alacağım için seviniyorum. Hem de ne intikam? Görecek o. ''Yirmi yıldır hasretini çektiğim bu anı şimdi tepecek miyim sanıyor? Cilbeyi öylesine mi kurtaracağım? Aşk için mi? Ben dapgek. Yo yo, beni tanımıyorsunuz galiba.'' İğrenç bir şekilde gülüyordu. Hayvanca bir gülüştü bu. Uzun süredir kolladığı avına elini uzatmak üzere olduğunu düşünüyordu. Ve Lüpen birkaç gün önce Clagisse'nin önünde yemin ettiğini hatırlattı. Şimdi ise kendini zayıf hissediyordu. Yenilgiye uğramıştı. Düşman daha güçlü çıkmıştı. ''Kendini toplayıp dinle.'' dedi. Dabgek sabırsızlıkla kendini kurtarmayı denediyse de Lüpen insanüstü bir kuvvetle omuzlarına bastırarak yere mıhladı. Dabgek bu kuvveti Woodville Tiyatrosu'nun locasında da tatmıştı. Lüpen tısladı. ''Bir şey daha söyleyeceğim. Boşuna uğraşma.'' ''Son sözüm. Dinle beni Dabgek. Bayan Megge'yi unut.'' Aşk ve ihtiras uğruna bugüne kadar yaptığın aptallıklardan vazgeç. Sadece ve sadece kendi çıkarlarını düşün. Çıkarlarım ha diye alay etti Dabkek. Benim gururum çıkarlarımla kesişiyor zaten. Bugüne kadar öyleydi ama bundan sonra değil. Ben bu işe karıştıktan sonra değil, yanılıyorsun. Jilbe benim suç ortağımdır. Jilbe benim arkadaşımdır. Jilbenin giyotinden kurtulması gerek. Bir şeyler yap. ''Nüfuzunu kullan. Bak sana yemin ediyorum. O zaman seni rahat bırakırız.'' ''Anladın mı? Yemin ediyorum. Tüm istediğim Jilve'nin kurtulması. Hepsi o kadar. O zaman ne bayan Maggie'ye ne de bana karşı savaşacaksın. Artık tuzak kurmayacağız sana. Kendi keyfine göre istediğin gibi yaşayabileceksin.'' ''Jilve'yi kurtar Dabgek. Yoksa...'' ''Yoksa...'' ''Savaş başlar. Acımasız bir savaş. Bu da senin yenilginle son bulur. Nasıl yani?'' Yirmi yedilerin listesini senin elinden alırım. Yok yahu, inanıyor musun sen buna? Yemin ederim ki alırım. Pıgas bütün çetesinin. Kılagi senin ve de hiç kimsenin yapamadığını sen mi yapacaksın? Sen ha, ben yapacağım. Peki nasıl? Hepsinin çuvalladığı işin altından sen nasıl kalkacaksın? Güvendiğin bir şey mi var? Evet, neymiş o? Çünkü bana Arsen Lüpen derler. Dapgek'i serbest bıraktı ama elinde olmadan da onu yalvaran bakışlarla birkaç dakika süzdü. Sonunda Dapgek doğruldu. Aynı soğukkanlılıkla ve inatla Lüpe'nin omzuna birkaç kere vurdu. Bana da Dapgek derler. Tüm yaşamım acımasız bir savaşla geçti. Her türlü felaket ve yıkıma uğradım. Zafere ulaşıncaya kadar çok uğraştım. Paha biçilmez ve unutulmaz bir zaferdi bu. Tüm polis teşkilatını... Hükümeti, bütün Fransa'yı, hatta bütün dünyayı karşıma aldım ben. Şimdi Arsene Lüpen Efendi çıkmış karşıma ne yazar? Bir şey daha söyleyeyim. Düşmanım ne kadar çoksa ve ne kadar kurnazsa ben de o kadar dikkatliyim. Onun için şimdi seni tutuklatmak, ki benim için işten bile değil, tutuklatmak yerine serbest bırakıyorum. Üç dakika içinde buradan git, cehennemin dibine kadar yolun var. Yani teklifimi kabul etmiyor musun? Etmiyorum. Yani Cilbe için hiçbir şey yapmayacaksın. Tutuklanmasından bu yana ne yaptıysam yine onu yapacağım. Yani Adalet Bakanlığına baskı yaparak bu mahkemenin bir an önce bitirilmesini isteyeceğim. Nasıl diye haykırdı Rüpen. Demek senin yüzünden. Evet, benim yüzümden, Dağgekin yüzünden bu iş çabuk olacak. Koz bende. Yani oğlanın kellesi. Ve o kozu da oynuyorum. Cilveye ufak bir hediye vereceğim. Ölüm cezası. Günler geçecek. Oğlanın af talebi sayemde reddedilecek. O zaman göreceksin Lüpen Efendi. Kendi isteğiyle tıpış tıpış ayağıma gelecek. Anasının adı Bayan Alexi Dapgek olacak. Bu mutlu sonuç kabul etmesen de etsen de talihin bir cilvesi işte. Kesinlikle gerçekleşecek. Senin için yapabileceğim tek şey nikaha davet etmek olur. Daha sonra da seni yemeğe davet ederim. Hoşuna gider mi? Hayır mı? Hala kötü niyet mi besliyorsun? O zaman bol şanslar. Tuzağını kur, ağını ger, silahlarını temizle. Kusursuz haydutlar el kitabını ezberle. İhtiyacın olacak. Hadi sana iyi akşamlar. İskoç misafir severliğimi göstererek seni kapı dışarı ediyorum. Hadi bakalım. Lüpen Uzun süre ses çıkarmadı. Dapgek'e yönelttiği bakışlarıyla sanki onun boyunu posunu ölçüyor, kilosunu hesap ediyor, fiziksel gücünü tahmin ediyor ve ne tarafına saldıracağını saptıyordu. Dapgek ise yumruklarını sıkıyor ve böyle bir saldırıya nasıl karşı koyabileceğini düşünüyordu. Yarım dakika böyle geçti. Lüpen elini koltuğunun altına attı. Dapgek de aynısını yaparak tabancasının kabzasını kavradı. Birkaç saniye daha geçti. Lüpen soğukkanlılıkla cebinden bir şeker kutusu çıkararak açtı ve Dapgek'e uzattı. ''Bir pastil ister misin?'' ''Pastil mi?'' dedi Beriki şaşırmıştı. ''Evet.'' ''Neden?'' ''Hastalığa karşı çünkü yakalanacaksın yakında.'' Dapgek'in bir anlık şaşkınlığından yararlanarak şapkasını aldığı gibi odadan çıktı. Kuridorda yürürken ''Elbette başını taşa vuran ben oldum.'' diye söylendi. ''Ama bu son yaptığım numarayı yuttu. Yumruk atacağımı sandı.'' Pastil aldı. Amma affalladı maymun herif. Bahçe kapısını kaparken bir otomobil durdu. İçinden adamlarıyla birlikte Pugasville çıktı. ''Merhaba genel sekreter'' diye kendi kendine söylendi Lüpen. Bir gün kaderin bizi karşı karşıya getireceğini düşünüyordum. ''Kusura bakmayın ama benim gözümde pek saygınlığınız yok ve ileride gerçekten zor zamanlar geçireceksiniz. Acelem olmasaydı gidişinizi bekler.'' Sonra da Dapgek'i takip eder, bana teslim edeceği çocuğu kime emanet ettiğini öğrenirdim. Ama acelem var. Ayrıca Dapgek'in telefonla talimat verip vermeyeceğini kim garanti edebilir ki? Öyleyse boşu boşuna yorulmayıp, Biktuha ve Aşil'le buluşayım. İki saat sonra Nüly'deki depoda Lüpen, gerekli önlemleri aldıktan sonra, yan sokaklardan birinden Dapgek'in çıka geldiğini gördü. Lüpen ağır kapıyı kendi eliyle açtı. ''Mallar burada, sayın milletvekili.'' dedi. ''Kendiniz bakın, yan tarafta bir nakliyatçı var. Kendisinden eşyaları taşıyacak adamla kamyon isteyin. Çocuk nerede?'' Tapkek önce eşyalara baktı. Sonra Lüpen'i Nüli caddesine götürdü. Orada peçeli iki kadın çocukla beraber beklemekteydi. Lüpen çocuğu arabasına aldı. Victua'ya teslim etti. Her şey boş laf edilmeden çabucak oluvermişti. Sanki roller tiyatrodaki giriş çıkışlar gibi önceden ezberlenmişti. Tam saat onda Lüpen söz verdiği gibi şakı annesine teslim etti. Tüm olanlar çocuğu çok korkuttuğu ve heyecanlandırdığı için doktor çağrıldı. Kendini toparlayıp Lüpen'in gerekli gördüğü bir seyahate çıkıncaya kadar iki hafta geçti. Ve Lupe'nin gözetiminde seyahate çıkılacağı gece ancak kendine gelebildi. Lupe'nin anneyle çocuğunu Bıgat küçük bir sahil kasabasına götürüp Victua'ya emanet etti. Onları yerleştirdikten sonra hele şükür dedi. Artık Tupgek'le arama kimse giremez. Bayan Megi ile oğluna bir şey yapamaz artık o canavar. Mücadele başka bir yönde ilerlediği için Maggie de tehlikede sayılmaz. Vay anasını! Yeterince aptallık ettik. Önce Dabgek'e boyun eğdim. Ongan'dan çaldığım eşyaları ona verdim. Elbette onları günün birinde geri alacağım bu kesin. Yine de ancak bir arpa boyu yol alabildim. Sekiz gün sonra Jilbey'le Vaşega Jüre önüne çıkacak. Bu macerada Lüpen'in bir türlü içine sindiremediği şey Şatobigyan sokağındaki evinin Dabgek tarafından polise ihbar edilmiş olmasıydı. Polis evi baştan aşağı aradı. Lupe'nle Michel Bumunun aynı kişi olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Lüpen, bir yandan hedefine ulaşmaya çalışırken başladığı eylemlerini kararlılıkla sürdürdü. Ayrıntılı bir soruşturma başlatan polisi atlattıktan sonra tamamen yeni bir çete kurdu. Tüm bunlara Dabkek sebep olduğu için ona kızgınlığı gittikçe artıyordu. Şimdi artık tek bir isteği vardı. Onu dize getirmek, iyilikle ya da zorla onun sırrını öğrenmek. Suskun dilleri çözmek için gereken işkence sehbası, kızgın mengene, çivili yatak gibi şeyler rüyalarına giriyordu. Düşmanı bunların hepsine layıktı. Hedefe varabilmek için bunları mı kullanmalıydı? Ah iyi birkaç polis ve cellatla ne de güzel olurdu diye aklından geçiriyordu. Her gün Gonya'yla Lübbalü, La Meydanı meydanıyla şehir kulübü arasında mekik dokuyan Dapgek'in yolunu gözlüyordu. Onu uygun bir saatte ve tenha bir sokakta arabaya atacaklardı. Lupen de Paris'e çok uzak olmayan, kocaman, bahçe içinde eski bir ev ayarladı. Her türlü emniyet tedbirlerini aldığı bu binaya maymun kafesi diyordu. Dapgek bir şeyden kuşkulanmış olmalıydı. Çünkü her seferinde yolunu değiştiriyor ya metroya ya da tramvaya biniyordu. Kısacası kafes boş kaldı. Lüpen başka bir plan düşündü. Sadık adamlarından Peder Bıginde Biyo'yu Marsilya'dan getirtti. Adamın bir zamanlar manavı vardı ama artık çalışmıyordu. Dabgek'in seçim bölgesinde oturuyordu ve politikayla da ilgileniyordu. Peder Bıginde Biyo Dabgek'e kendisini ziyaret edeceğini yazdı. O da bu önemli seçmeni davet etti. Bir hafta sonra birlikte bir akşam yemeği yemeği kararlaştırdılar. Seçmen sahil kenarında yemekleri çok lezzetli olan küçük bir lokanta önerdi. Depke kabul etti. Aslında bunu lüpen istemişti. Lokanta sahibi arkadaşıydı. Gelecek perşembe oynanacak oyun olumsuz sonuçlanmayacaktı. Bu arada aynı hafta pazartesi günü Jilbey ile Vaşega'nın mahkemesi başladı. Hatırlanacaktır. Duruşmalar hep kısa sürmüştü. Yargıç, Jilben'in dinlenmesinde anlaşılmaz şekilde hep tek yanlı davrandı. Mahkemenin nasıl çalıştığı görüldü ve çok eleştirildi. Lüpen, Dabgek'in korkunç nüfuzunu görmüş oldu. Sanıkların davranış biçimi çok farklıydı. Mazlum sandalyesinde oturan Başega hep susuyordu. Suratı asıktı. Kaba saba bir adamdı. Vaktiyle işlediği suçları kısa cümlelerle, karşısındakiyle alay edercesini anlattı. Buna karşın nedense ki bunun nedenini Lüpen biliyordu. Uşak Lina'nın ölümünde hiç parmağı olmadığını her fırsatta yineleyip durdu ve sürekli Cilbey'i suçladı. Jilbe ile aynı kaderi paylaştığını bildiği için Lüpen'i kendilerini kurtarması için zorlamak istedi. Cilbey ise saf yüzü, dalgın ve üzüntülü bakışlarıyla çok sempati topladı. Ancak yargıcın numaralarından yakasını sıyıramadığı gibi Başega'nın yalanlarına da yeterince karşı çıkmadı. Ağladı. Ya çok konuştu ya da konuşması gereken yerlerde hiçbir şey diyemedi. Öte yandan onu savunan avukat son anda hastalandı. Bunda da Dapgek'in parmağı olduğuna emindi Lüpen. Onun yerine gelen yeni avukat davayı yanlış açıdan ele aldı. Konuşması çok sönüktü. Savcının iddianamesi ve Vaşaga'nın avukatının savunması yanında onunki sıfır kaldı. Ve hatta jüriyi de yanlış yönlendirdi. Son celsenin gerçekleştiği perşembe günü Lüpen inanılmaz derecede sakindi. Verilecek kararın ne olduğunu gayet iyi biliyordu. Her iki suç ortağının hüküm giyeceği kesindi. Nitekim Başega'nın izlediği taktik sonucu mahkeme her ikisinin birden cezalandırılmasına karar verdi. Aslında bu suç ortakları Lüpen'i cezalandırmak gibi bir şeydi. Mahkemenin başından karar gününe kadar tüm dava sanki Lüpen'e karşı yürütülmüştü. Delil yetersizliğinden davanın düşmemesi için her şeyi Lüpen'e yüklemeye kalkışmışlardı. Asıl düşmanları oydu. Suç ortaklarını mahkum ederken bir bakıma Lüpen'i mahkum ediyorlardı. Onun, yani büyük patronun halkın gözündeki prestijini yıkmak istiyorlardı. Jilbe ile Vaşega, Giyotin'e giderse Lüpen'in büyüsü bozulacaktı. Bir efsane ortadan kalkacaktı. Lüpen, Lüpen... Arsene Lüpen, dört gün boyunca sadece bu isim konuşuldu. Savcının, yargıcın, jüri heyetinin, avukatların ve tanıkların dilinde hep bu isim vardı. Herkes ona lanet okuyor, al alay ediyor ve tüm suçları ona yüklüyordu. Jilbey'le Vashega sadece figürandı. Onları değil de haydut, çete reisi, dolandırıcı, kundakçı ve hapishane kaçkını Lüpen'i yargılıyorlardı. Eli kurbanının kanına bulanmış katil Lüpen'i. Adamlarını giyotine gönderirken saklanan lüpeni. Vay canına, ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar, diye mırıldandı. Hepsi benim suçum, benim yüzümden zavallı jilbeyi Bey'i cezalandıracaklar. Gerçek suçlu benim. Ve bu dram korkunç şekilde sürdü. Akşam saat de jüri heyeti uzun bir görüşmeden sonra mahkeme salonuna döndü. Yargıç onların kararını sordu. Sanıklar suçlu bulunmuştu. Hafifletici nedenler göz önüne alınmadı. Salona getirilen sanıklar ayakta sendeleyerek ve solgun bir yüzle ölüm kararını dinlediler. Büyük bir sessizlik içinde seyircinin sıkıntısını ve acıma duygusunu yansıtan bir ortamda Yargıç sordu. Söyleyecek bir sözün var mı, Vaşega? Yok, sayın Yargıç. Arkadaşım da benimle birlikte cezalandırıldığı için içim rahat. İkimiz de aynı yağda kavrulmuşuz. Patron ikimizi birden kurtaracak bir yol bulmalı. Sizin patron mu? Evet, Arsen Lüpen. Seyirciler güldü. Yargıç devam etti. Ya sen Jilbe? Zavalının gözlerinden sicim gibi yaşlar boşandı. Anlaşılmaz bir şeyler kekeledi. Yargıç sorusunu yineleyince kendini toparlayarak titrek bir sesle şunu söylemek isterim sayın Yargıç dedi. Bugüne kadar bir sürü suç işledim. Bu doğru. Şimdiye kadar çok kimseye haksızlık ettim. Ve bunun için çok pişmanım. Ama ben adam öldürmedim. Hayır, ben şimdiye kadar hiç adam öldürmedim. Onun içinde ölmek istemiyorum. Bu çok feci bir şey olur. Sendeledi. Düşmemesi için nöbetçiler onu tuttu. Cilbe bir çocuk gibi haykırdı. Patron, kurtar beni. Ölmek istemiyorum. Kalabalığın içinde gürültüyü bastıran bir ses yükseldi. Korkma yavrum, patron burada. Bir şamata koptu. Herkes birbirini itelemeye başladı. Mübaşirler ve polisler salonu doldurdu. Kıpkırmızı suratlı şişman bir adamı yakaladılar. Birkaç kişi bağıranın o olduğunu iddia etti. Adam bir süre çırpındı. Etrafındakileri tekmeledi. Hemen yakalanıp sorguya çekildi. Adı Philip Banel'di. Morg'da memur olarak çalışıyormuş. Bir adam yanına gelip, eline yüz frank sıkıştırarak, istenen anda pusulada yazılanları yüksek sesle bağırması için talimat vermişmiş. Böyle bir teklifi neden reddetsinmiş, Kanıt olarak elindeki kağıt parçasını ve banknotu gösterdi. Böylece Philip Banel serbest bırakıldı. Bu arada onun yakalanmasında katkıda bulunan Lüpen, üzgün bir şekilde Adalet Sarayı'nı terk etti. Arabası rıhtımda bekliyordu. Çaresizce bindi. Öyle kederliydi ki gözyaşlarını zor tuttu. Jilbenin haykırışı, korku dolu sesi, bitkin suratı, sendeleyen gövdesi bir türlü aklından çıkmıyordu. Tüm bunlar bir anda gerçekleşmişse de asla unutamayacaktı. Şile meydanındaki yeni evine gitti. O akşam Dapke'yi kaçırmaya gönderdiği Gonya ve Loballey'i bulmayı bekliyordu. Evin kapısını açar açmaz afalladı. Karşısında Clageste duruyordu. Karar okunduğu sırada Bigatenya'dan kalkıp gelmişti. Halinden ve solgun yüzünden Lüpen onun her şeyi bildiğini anladı. Hemen cesaretini toparlayıp onun konuşmasına fırsat vermeden ''Olsun, ne olmuş ki?'' diye söylendi. ''Bu o kadar önemli değil. Zaten böyle olacağı belliydi. Bunu engelleyemezdik. Şimdi bu berbat durumdan kurtulmanın bir yolunu bulmalıyız. Bu yolu da ben bu gece bulacağım. Anlıyor musunuz bu gece?'' Kadın kıpırdamadı. Üzgün sesiyle kekeledi. ''Bu gece mi?'' ''Evet, ben her şeyi ayarladım. İki saat içinde Dapgek'i yakalayacağım.'' Bu akşam ne yapıp edip onu konuşturacağım. Sahi mi? diye sordu kısık sesle, yüzünde bir ümit parıltısıyla. Konuşacak o herif, onun sırrını öğreneceğim. 27'lerin listesini ondan söke söke alacağım. Bu liste sayesinde de oğlunuzu kurtaracağım. Çok geç diye mırıldandık lag Çok mu geç? Elimde böyle bir belge olduktan sonra Şilbe'yi kaçırtamayacağımı mı sanıyorsunuz? Üç gün sonra Şilbe serbest kalacak. Tam üç gün sonra. Kapının zili çalınca sözü yarım kaldı. Çocuklar geldi. Bana güvenin. Hatırlasanıza ben verdiğim sözü tutmadım mı? Küçük oğlunuzu zamanında teslim etmedim mi? Bu kez de Jilbe'yi getireceğim size. Gonyayla ile karşıladı. Her şey hazır mı? Peder bir bu lokantada mı? Hadi çabuk gidelim. Gerek kalmadı patron diye karşılık verdi Löbarlü. Neden? Ne oldu ki? Yeni bir haber var. Yeni bir haber mi konuşsana be? Dapgek ortadan kayboldu. Ne? Dalga mı geçiyorsun sen? Dapgek ortadan mı kayboldu? Evet, Güpe gündüz evinden kaçırıldı. Lanet olsun, kim kaçırdı? Bilmiyoruz. Dört kişilermiş, silahlar konuşmuş. Polis işe el attı. Soruşturmayı pis bil yürütüyor. Lüpen kımıldamadı. Bir iskemliğe yığılıp kalan Klagis'e baktı. Kendisi de dayanacak bir yer aradı. Dapgek kaçırılmıştı. Son şans da elden gitmişti. Napolyon'un sureti Polis şefi, emniyet müdürü ve soruşturma memurları hiçbir olumlu sonuca ulaşamadan Dabgek'in evini terk eder etmez Pugasville araştırma işini kendi üstlendi. Çalışma odasını inceledi, boğuşma izlerini gözden geçirdi. Derken kapıcı üzerine birkaç kelime çiziktirilmiş bir kart getirdi. Hanımefendiyi içeri alın. ...diye emretti. ''Hanımefendi yalnız değiller.'' ''Öyle mi? O zaman yanındakini de buyur edin.'' Hemen içeri alınan klagistse Maggie... ...beraberinde getirdiği kişiyi tanıştırdı. Bu oldukça dar ve kirli... ...siyah redingot giymiş bir adamdı. Çekingen davranıyordu. Melon şapkasını, şemsiyesini... ...tek eldivenini nereye koyacağını kestiremiyordu. Kısacası sümsün tekiydi. ''Bay Nicole öğretmendir.'' Oğlum kadar ders veriyor. Kendisi bir yıldan beri danışmanlığımı yapmakta. Özellikle kristal tıpa konusunda. Sakıncası yoksa şu kaçırılma işinin ayrıntılarını sizin ağzınızdan dinleyelim çünkü bu iş benim planlarımı alt üst etti. Herhalde sizinkileri de. Pugazvil Glagiste Megi'ye çok güveniyordu. Ne de olsa onun Dabkeke karşı duyduğu kini iyi biliyordu. Kadının yardımından yararlanabilirdi. Bu yüzden bildiği her şeyi çekinmeden anlattı. Mesele çok basitti. Mahkemede Jilbe ve Vahşe Galeyhne tanıklık eden Dabgek, savcının iddianamesi okunurken saat 6'ya doğru evine dönmüştü. Kapıcı kadına bakılırsa adam yalnız gelmişti ve o saatte evde başka kimse yoktu. Ama birkaç dakika sonra bağrışmalar, gürültüler ve iki el silah sesi duymuş derken bulunduğu yerden dört maskeli adamın merdivenden aşağı indiğini ve dapgeki de kapıya kadar sürüklediklerini görmüş. Kapıyı açmışlar. Aynı anda bir otomobil yanaşmış. Hepsi arabaya atlamış ve tam gaz kaçıp gitmişler. ''Hani iki polis evi gözlüyordu?'' diye sordu Clagiss'e. Onlar oradaymış ama evden 150 metre uzakta. Kaçırılma işi o kadar çabuk olmuş ki yetişememişler. ''Peki siz bir şey bulamadınız mı?'' ''Gözünüze hiçbir şey çarpmadı mı?'' ''Hayır, hemen hemen hiçbir şey bulamadım. Şunun dışında.'' ''Neymiş o?'' ''Ufak bir fil dişi parçası. Yerde bulmuşlar. Kapıcı kadın, dapgeki yaka paça arabaya atarlarken içeride beşinci bir kişinin olduğunu görmüş. O adam arabaya binerken yere bir şey düşürmüş. Sonra yine alıp cebine atmış. Ama bu şey yere düşünce kırılmış olmalı ki geriye şu fil dişi parça kalmış. ''İyi ama bu dört kişi eve nasıl girmiş?'' Sahte anahtarlarla tabii. Kapıcı kadının alışverişe çıktığı saatte. Dapgek'in başka hizmetçisi olmadığı için saklanmaları zor olmamış. Bana kalırsa önce yemek odasında saklanıp sonra çalışma odasına geçtiler ve Dapgek'e saldırdılar. Devrilmiş mobilyalar ve etrafa dağılan eşyalar aralarında büyük bir boğuşma geçtiğini gösteriyor. Halı üzerinde Dapgek'e ait olan büyük çapta bir tabanca bulduk. Bir kurşun şöminenin üzerindeki aynayı parçalamış. Klagisse fikrini sormak üzere yanındaki danışmanına döndü ama Bay Nicol gözlerini yere dikmiş, hiç kımıldamıyordu. Hala koyacak uygun bir yer bulamadığı şapkasının kenarıyla uğraşıyordu. Pgasville gülümsedi. Klagisse'nin danışmanı onu hiç etkilememişe benziyordu. "Mesele biraz karışık değil mi bayım?" diye sordu. "Evet evet." diye yanıtladı Berik. ''Ne olduğuna dair bir fikriniz yok mu?'' ''Dubgekin çok düşman olmalı.'' ''Ne güzel cevap.'' ''Ortadan kayboluşunun nedeni de düşmanlarından çoğunun onu kaçırmak istemesi.'' ''Güzel, güzel.'' diye dalga geçti Pekasvil. ''Tamam, her şey açığa kavuştu. Var ya en azından bize bir ipucu verseniz de işe nereden başlayacağımızı bilsek.'' ''Bence şu fil dişi parçası.'' ''Hayır, Bay Nikol, hayır, bu parça bilmediğimiz bir eşyaya ait sahibi alelacele cebine attı. Onu bulabilmek için de önce bu parçanın nasıl bir eşyaya ait olduğunu bulmalıyız.'' Bay Nikol düşündü, sonra ''Sayın Genel Sekreter'' dedi. Birinci Napolyon güçten düştüğünde, "O Bay Nikol, Fransa tarihine mi döndük?'' ''Bir cümleyle efendim, bırakın da bir cümleyle sözümü bitireyim.'' Napolyon düşürüldüğünde Restorasyon adı altında yeni bir rejim kuran devrimciler devlet hazinesine el koydular. Polisçe izlenen subaylara ve şüpheli memurlara açıktan maaş bağlattılar. Hepsi imparatora sadıktı. İdol olarak gördükleri önderlerini anmak için sigara kutularına, yüzüklere, kravat iğnelerine, bıçaklara hep Napolyon'un resmi işlendi. Ee? Bu elimizdeki fil dişi parça ya bir bastona ya da demirden yapılmış bir sopanın sapına ait olmalı. Bu parçaya belli bir açıdan baktığınızda Napolyon'un profilini görebilirsiniz. Pigasville adı geçen parçaya ışıkta baktı. Doğru söylüyorsunuz. Gerçekten de bir resim bu. Ama bundan ne sonuç çıkarıyorsunuz anlamadım. Sonuç gayet basit. Dupgek'in o ünlü listede adı bulunan kurbanlarından biri Korsikalı bir aileden geliyordu. Napolyon'un hizmetindeydi. Onun sayesinde asilzade oldu ve çok para kazandı. Ama daha sonra devrim onu mahvetti. Bire on bahse girerim ki bu kişi birkaç yıl öncesine kadar Bonapartçı Parti'nin başkanı olup otomobilde saklanan beşinci adam. Adını da söyleyeyim mi? Marki Dalbuffe mi? diye mırıldandı Pigasville. Marki Dalbuffe diye doğruladı Bay Nicol Ve aynı anda ayağa kalktı. Bu kez çaresiz görünmüyordu. Şapkasını, eldivenini ve şemsiyesini nereye koyacağını bilemeyen adam gitmiş, yerine bambaşka biri gelmişti. Pigasville'e dönerek, ''Sayın Genel Sekreter, bu sırrı kendime saklayıp 27'lerin listesini bulduktan sonra size açıklamak isterdim. Ama artık acelemiz var.'' dedi. Dapgek'in ortadan kayboluşu, beklemedikleri halde hem onları hem de sizi daha zor bir duruma soktu. ''Onun için hemen harekete geçmeliyiz. Lütfen yardımınızı esirgemeyin.'' ''Size nasıl yardım edebilirim?'' diye sordu Pigasville. Bu garip adamdan çok etkilenmişti. ''Bana hemen Markidal Bufe hakkında bilgi verin. Bunu kendimde arar bulurum ama kaybedecek vakit yok.'' Pigasville tereddüt eder gibi oldu ve bayan Megge'ye döndü. Klaig ise diretti. ''Ne olur, Bay Nicol'un yardımını reddetmeyin. Kendisi çok değer verdiğim sadık bir dosttur. Ona kefil oluyorum.'' ''Ne konuda bilgi istiyorsunuz bayım?'' Marki Dalbuffe ile ilgili her konuda aile hayatı, işi, akrabaları, Paris'teki ve Taşra'daki emlakı hakkında. Aslında Dabgek'i kaçıran kişi ister Marki Dalbufe ister başka biri olsun bizim hesabımıza çalışıyor demektir. Listeyi bulmuşsa Dabgek'in silahı da elden gitmiş olacak. Kendi hesabına çalışmadığı ne malum? İmkansız çünkü onun ismi de bu listede. Ya kendi adını silmişse? Ya kendisi şantaja başlarsa bu kez daha güçlü, politikada Dabgek'ten daha nüfuzlu biriyle karşılaşacaksınız. Genel Sekreter ikna olmuş gibiydi. Bir an düşündükten sonra yarın saat dörtte Emniyet Müdürlüğü'ndeki büroma gelin dedi. Size gerekli bütün bilgileri vereceğim. Adresiniz ne eğer ihtiyacım olursa? Bay Nikol Klişi Meydanı 25 numara. Dostlarımdan birinin evinde kalıyorum. Kendisi şu anda şehir dışında. Görüşme bitmişti. Bay Nicol teşekkür edip selam verdikten sonra Bayan Maggie ile birlikte evden ayrıldı. Dışarı çıktıklarında ellerini ovuşturarak her şey çok iyi geçti dedi. Artık Emniyet Müdürlüğü'ne istediğim gibi girer çıkarım. Polis teşkilatını kontrol edebilirim. Hep çabuk ümitlenen Bayan Maggie ah zamanında yetişsek keşke dedi. Umarım listeyi imha etmezler. Kim yapacak ki bunu? Tarra aşkına Dabkek mi? Hayır. Yapsa yapsa Marki yapar. Eğer eline geçerse. Ama eline geçmedi işte. Dabkek karşı koyacaktır. En azından biz onu buluncaya kadar. Düşünsenize bir kere. Pigasville ben... Benim dediğimi yapıyor o da. Ya sizin kim olduğunuzu öğrenirse? En ufak bir araştırmayla Bay Nicol diye birinin olmadığını saptarsa? Yine de Bay Nicol'un. Arsen Lüpen'den başka biri olmadığını kanıtlayamaz. Ayrıca içiniz rahat etsin. Pigasville bir polis olarak sıfırdır. Onun bütün amacı eski dostu Dapgek'i mahvetmek. Bunun için her türlü yola başvurmaya hazır. Kendisine Dapkekin kellesini vadeden Bay Nikolün hüviyetini araştırmakla vakit kaybetmeyecektir. Üstelik beni ona siz tanıştırdınız. Fikirlerimi de çok parlak buldu Hadi artık soğukkanlılığımızı toplayıp işe koyulalım.